Fahim Bey ve Biz. Abdülhak Şinasi Hisar. 1. Bir, bir ölüm haberi. Bir gün gazetelerde hazin bir vefat başlığı altında kısa bir fıkra çıktı. Bursa eşrafından eski maslahat güzellerimizden Tütün İnhisari İdaresi mütercimi Ahmet Fahim Bey eceli mev'udiyle vefat etmiştir. Merhum her cihetli faziletli, hür fikirli, geniş bilgili, çok nezaketli Şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı. Vefatı zayiattandır. Mevla rahmet eyliğe. İşte ölünün cesedi üstüne atılan birkaç kürek toprak gibi, hatırası üzerine kapanan birkaç satır yazı. O ölüyü bilmeyenlerden, bu fıkrayı okuyanlar sanki ne duyarlar? Bir talihin Adem'e göçmesinden onunla alakası olmayan ne anlar? Bir faninin öldüğüne kimse şaşmaz ve kimse düşünmez ki, o da kendisini ölümden, bizim kendimizi sandığımız kadar uzak sanırdı. İnsanlar birbirlerinden uzun mesafelere ayrılmış yıldızlar gibi, kendi hususi boşlukları içinde dönen, hepsi yalnız, hepsi mahrem ve başkalarına kapalı birer dünyadır. Bir yıldız sönünce ondan uzaktakiler bir şey duymaz. Hayatın ve ölümün ehemmiyeti hep nisbi ve izafidir. Bizim için ölüm, yani kendi dünyamızın ölümü, kainatın en mühim hadisesidir. Fakat yakın kapı komşumuz için bizim ölümümüz pek küçük bir şeydir. Hele bizi tanımayan, bizim memleketimizde, kıtamızda oturmayan bir yabancı için nedir? Cidden hiçbir şey. Herkes ancak biraz kendi komşusuyla meşgul olur. Herkes ancak bir iki düşman için kin, ancak üç dört dost veya akraba için haset veya muhabbet, ve ancak 5-6 vücut ve ruh için bir zaaf, bir temayül veya bir aşk duyar ve beşeriyetin üst tarafı bize tamamen yabancı gibi karanlık kalır. Fakat en keskin dürbünler gibi, en meraklı gözler de, o biraz alaka duyarak meşgul oldukları alemlerden bile sade parça parça manzaralar görerek hayal meyal seçtiklerini isabetle tespit edemezler. Ve o uzak dünyalar bizim kendilerine taktığımız isimlerden haberleri bile olmayan yıldızlar gibi, Teşhislerimizi bile duymazlar. Bu ölüm haberine karşı ben, içimde bir ezinti, bir çöküntü duydum. Zira ölenle, son zamanları gevşeyen, azalan, fakat kökleri mazinin sağlamlığı içinde kalan eski bir arşinalığım vardı. Hem ona acıyor, hem içimden, kendi kainatımızın da söndüğünü yabancılar ancak böyle hissiz ve manasız birkaç cümleyle duyacaklar, diyen bir hüzüne dalıyordum. Zira daima böyle başkalarına acıttığımızı sanırken bile içimizden mutlak biraz kendimize ağlarız. Bütün bir gün onun hatırası arada sırada zonklayan bir sancı gibi zihnimde parlayıp söndü. Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmi bir ağızla her nedense tekzip ettiler. Dün vefatını bildirdiğimiz Tütün Reji İdaresi mütercimi Ahmet Fahim Bey'in eski maslahat güzellerimizden bulunmadığı tasrih olunur dediler. Halbuki ben bu tek yanlış ve şimdi herkesin unutmuş bulunduğu bir zamana ait o haberin bilakis doğru olduğunu biliyordum. Meşrutiyetten bilmem kaç sene evvel Çetin edemi nerede, o bilmem kaçıncı katipken, oradaki sefirimizin intihariyle elçilik boş kalınca, kendisi bilmem kaç gün maslahat güzarlık etmişti. Henüz pek tecrübesizken koca bir imparatorluğun bir olması da ona öyle şiddetle tesir etmişti ki, o zamanlarda duymuş olduklarını, bunca seneler sonra izletin nefsinin şişirdiği bir sesle etrafındakilere, ben vaktiyle çetine de maslahat güzerken diye hala anlatırdı. Bu sözlerini kaç kere duymuştum. O ancak bir gün, bir gece sürmüş bir hastalıktan sonra bir sabah ölü verince perişan bıraktığı haremiyle kendisine acıyan uzak akraba ve ahbapları, yani senelerce kendisini dinlemiş bulunan de kendisi gibi her şeyi olduğundan daha iyi ve üstün göstermeyi bir terbiye vazifesi sayanlar, gazete okuyucularına, kıymetini bilmedikleri bu yaşlı adamın hatırasına ehemmiyet verdirecek bir şey söylemek arzusuyla bunu bulmuş ve o birkaç satırlık ölüm haberine ettirmiş olacaklardı. Bir uzvunu kaybeden bir ailenin, bundan cemiyetin de müteessir olacağını zannetmesini mazur görmeli ve ölen hakkında iyi bir fikir vermek için, ondan daha evvel ölmüş şeylerin hatırasından bir yardım beklemesini çok görmemelidir. Ölenin ailesine mensup olanların, gazetelere verdikleri İranlara, hazir bir vefat, müessif bir ölüm, çok acı bir kayıp tarzında başlıklar koymalarını, ölenin ilmini, fıziletlerini, hizmetlerini, himmetlerini, sonuncu bir defa olsun saymalarını, mesela gençliğinde bir yazdığı şeylerle edebiyatımıza hizmet etmiştir gibi cümlelerini, ne yazarlarsa hepsini tabii bulmak ve öyle karşılamak lazımdır. Zira bu ölüm haberleri devam eden ve edecek olan zamanın ölene bir gazete sütunundan son olarak gönderdiği bir nevi selam değil midir? Ve perişan akrabalara sevgili ölülerini sonuncu yola uğurlarlarken yaprakları toprağa dökülmeden önce bir sonuncu çiçek daha uzatmak istemeleri çok görülmemelidir. Zavallılar. Kim bilir? haklı veya haksız böyle tekzipler karşısında ne kadar müteessir olurlar. Ya biçare Fahim Bey? Kendi kendime, o eğer ölmemiş olsaydı, belki bu teksiple yüreğine iner, bu vaka karşısında ölürdü, dedim. Ve onun bütün ömrünün, kendisini böyle mevkiinden daha yüksekte gözü var farz ettirecek bir hadisiyenin vaki ve şahi olmaması için, yaptığı şeylerin bir insan izzeti nefsini kıracak tefsirlere meydan vermeden, hep hüsnüniyet ve telakki olunması için mahfiyet içinde gösterilmiş fedakarlıklar silsilesi addedilebileceğini düşündüm. İlk önce onun ömrünü hep bu yolda inat ve ısrarla gösterilmiş bir feragat gibi görmeye ve bütün bu hayattan bildiklerimi uzun bir maziyi karıştıran yavaş ve müteessir bir zevkle birer birer hatırlamaya koyuldum. Sonra da her hayatım ona hariçten bakanlara nasıl esrarlı göründüğünü düşünerek en boş ömürlerim bile Zihin karşısında teşkil ettiği muammaya daldım. 2. Babamın Anlattıkları Babam kendi mektep ve gençlik arkadaşı olan Fahim Bey için gerek beni onunla tanıştırdığı gün, gerek daha sonraları bana birçok şeyler anlatmıştı. Her akşamın ruha ülpertiler veren karanlıkları çökmeye başlayınca yaşlı adamlar tiryakiliklerine ufak tefek ihtiyatlarına uymak isterler. Yanlarında kendileriyle ahbaplık edecek dostlar hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler. Hüzünlü karanlıklar yerine sevinçli bir lambanın yanmasını, akşam haberlerini gazetecilerin bağırmasını, bu saatlerin böylece uğurlanmasını isterler. Nihayet yemek saatinden evvel biraz neşe ve biraz iştiha verecek bir iki kadeh alkol almak isterler. Babam da o zamanlarda pangaltıda oturduğu evine dönmeden bazı akşamlar Saray'ın karşısındaki bir binanın birinci katında bulunan bir lokantaya bir iki kadeh rakı içmeye giderdi. Bu akşamlar kalabalık, aydınlık so sokağın karışıklığı içinden geçerken gözlerimi kaldırsam bir köşe penceresinin önünde onun düşünür gibi duran saçsız başını görürdüm. O adeti ve çiyle yani kah hayret ve kah hiddetinden gözlerini açı açı gazetesini okurdu. Böyle pestenkerani yerlerde bulunmak, bana her zaman saçma sözler dinlemek kadar azap verir. Fakat benim arada sırada birikmiş bir takım şeyleri söylemek yahut biraz para almak için babamla görüşmek istediğim olurdu. Bu akşamlar onu yerinde görürsem kapıdan girer girmez başlayan merdivenlerden çıkarak ve adetimiz veçiyle tebessüm ederek yanına giderdim. Zira birlikte oturmadığımız için her tesadüfümüz bizi güldürecek kadar hoşumuza giderdi. Beni görür görmez o da gülümseyerek ve hazla gözlerini açarak ''Vay, gel!'' diye karşılardım. Ekseriyetle sözlerimi fazla heyecanlı, mübalağalı ve gizli maksatlarla dolu bulur ve bu fikrini bana nafile belli etmemeye çalışarak kıs kıs gülüşlerini bir tutam enfil çekişiyle örtmek isterdi. İşte böyle bir akşam babamın yanına çıkınca orta yapılı, orta yaşlı, teni kehruba gibi sarımtırak dudaklarının üstünü kaplayan Muntazam kesilmiş, sert ve koyu siyah bıyıklarıyla başı bir kuş kafasına andıran ve insana pek ciddi olmak hissini veren birisinin onun ısrarlarına rağmen oturmayarak gitmeye hazırlandığını gördüm. Babam nasıl olur da daha evvel görüşmediğimize şaşarak bizi birbirimize tanıştırdı. Nasıl olur da oğlum en iyi arkadaşımı hala tanımaz, nasıl olur da en iyi dostum oğlumu hala bilmez diyordu. Ekseriyetle ilk görüştüğümüz bir adamın veya bir şehrin, ilk duyduğumuz bir sözün veya bir sesin hayatımızda sonradan alacağı mevkii takdirle bunlara layık oldukları ehemmiyeti veremeyiz. Fakat Fahim Bey'in gözlerini ilk görüşümde bile dikkate değer bulmuştum. Bana bu sabit bakışlı siyah gözlerin, madeni biraz sert, cevheri biraz yabancı ve bakışlarındaki manaların tefsiri de biraz güç gözükmüştü. Bilmem nasıl oluyordu, bu nazarlar dışlarından ziyade içlerine bakıyor gibiydi. Bilmem neden bu gözler için için uyuyor mu, yoksa gizli ve inatçı bir sabırla daimi bir tecessüs halinde midir, pek de belli olmuyordu. Ve gene bilmem niçin ilk gördüğüm bu adam, ailemin yeni tanıdığım bir ferdiymiş gibi bana büsbütün yabancı gözükmüyordu. İşte sanki muayyen bir talih üzerine saplanmış da bu değişmeyen mukadderatı, sonu gelmeyen uykusu içinde rüya görür gibi seyreden, yahut bilekes aşkıyla tezhir ve tayir etmek isteyen bu sabit bakışlı gözleri artık ömrünün ufuklarında nice seneler görecek, onları nice defalar kendime tefsir edecek ve bu tefsirlerimi de bir türlü bitiremeyecekmişim. O gider gitmez ve ben daha maksadımı açmadan evvel, babam uzun uzun daha ondan bahsetmeye başlamıştı. Ben istediğim şeyleri babamı sinirlendirmeden, Zamanı gelince söyleyebilmek için sonraya bırakmaya mecbur olarak içimden ne aksi tesadüf diye üzülüyordum. Bu günün en çok sevdiğim akşam saatiydi. Akşam şehre ve kalplere helmesini döküyor, sokaktan geçenlerin gözlerine karanlıkların sürmesini çekiyor, yüzlerini sanatın manalarıyla güzelleştiriyor, hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor, her şeyi romantik gölgelerle sararak kıymetleştiriyordu. Bir günün daha içinde kendi aradıklarını bulmadan bozulup zail olduğunu duydukları bu anda insanlar hem daha çok cesaretli hem daha az müşkül pesent olurlar. Akşamın karartısı ruhlarına sirayet ettiği zaman batan güneş son aldıkları kararları gözlerinde parlatarak başlarına ve saçlarına biraz yaldız sürerek onları bir an için güya hep güzelmişler ve hep seviliyorlarmış, aşkın hazları içinde yüzüyorlarmış. Birçok tereddütlerden sonra artık evlerine dönmeye karar vermiş olanları bile aşklarına koşuyorlarmış gibi bir cezbe içinde gösterir. Gençlerin her mevsim değişen fakat gözleri ile aynı mevsim içinde hep birden sevdikleri, görünce de sevindikleri birçok sevgilileri vardır. Gönüllerin lezzetini çoğaltan bu saatte ben belki onlara ve belki maceraları merakımı uyandıran arkadaşlarıma tesadüf imkanlarını kaçırdığıma üzülüyordum. Sokaktan belki onlar geçiyor ve içimden şüphesiz onlara ait bir takım hisler geçiyordu. Fakat alakadar olduğum bütün bu alemin cazip davetlerini terk etmeye mecbur kalıyordum. Buraya yalnız bunun için çıkmış ve kapanmışız gibi, babam sakin, rahat ve yavaş, sevdiği şeyleri söylerken adeti olduğu veçiyle, yani gözlerini aça aça bana Fahim Bey'in hikayelerini anlatıyordu. Ben içimde büsbütün başka bir dünyaya ait hesaplar ve temayüller varken güya sırf bu duyduklarıma ait bir merak ve tecessüs sükutuyla onun bana anlattıklarını dinliyordum ve babam sözleri arasında bazen biraz susarak bir yudum rakı içiyor, bir tutam enfiyet çekiyordu. Fahim Bey'in şimdi ismini unutmuş olduğum babası Bursa eşrafındanmış. O kadar iyi kalpli bir adammış ki Aşar mültezimi olmak isteyen öteki berikine kefil olmayı birini vazife telakki edermiş. Ve paranın değerli olduğu o zamanlarda her sene kefaletleri yüzünden bin lira, iki bin lira ödemek mecburiyetinde kalırmış. Bursa'nın o zamanki valisi bir gün kendisini çağırtmış. ''Yo, bak bu böyle olmaz.'' diye nasihat etmiş. Kefil olmak istediğiniz adamı evvela benden soracaksınız. ''Hakkında tahkikat yapacağım.'' Size kime kefil olun dersem ancak ona olursunuz. Fahim Bey'in babası da baş üstüne paşam demiş. Fakat sonra kime kefil olmak isterse vali paşanın tahkikatı menfi çıkar ve paşa ona hep olmaz diye cevap verilmiş. O zaman Fahim Bey'in babasının sabrı tükenmiş. Bir gün aman paşam demiş ona kefil olma buna kefil olma peki ben kime kefil olayım? İşte babasından intikal eden bu iç cümayi tesanüt hissi, Fahim Bey de o kadar kuvvetliymiş ki, kendi mektebin sonucu sınıfındayken bir iki sene evvel birincilikle çıkmış olan bir arkadaşının pek istediği halde tıbbiyeye giremediğini duyunca beyninden vurulmuşa dönmüş. Bir akşam kısacık bir mektup almış. Bunda o arkadaş, daima muhterem diye andığınız dostunuz size hayatta ne kadar muvaffak olamadığını bildirmek istiyor. Tıbbiyeye giremedi. Şimdi hayatını kazanabilmek için Fransızca dersleri vermeye çalışıyor. Tarzında bir şeyler yazıyormuş. İşte bu basit satırlar Fahim Bey'in sanki bir aslan kesilmesine kâfi gelmiş. Derhal bilmem kaç dostunu toplamış, bilmem kaç kişinin delaletini temin etmiş ve arkadaşının mektebe alınması işini o hafta içinde yoluna koymuş. Fahim Bey mektepten çıkınca Bursa'ya gitmiş. Babası ona, benim akıllı evladım. ''Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun bakalım?'' diye sorunca, sırf onun gönlünü almak için ''Ben sayenizde hariciyeye gireceğim, maaşa geçeceğim, kendime bir ev tutarak size hayır dua edeceğim, paraca hiçbir yardımınıza ihtiyacım olmayacak, bundan sonra benim için artık hiç üzülmeyin.'' diye bir cevap vermiş. Fakat o devirde birdenbire maaşa geçmek kolay mı? Fahim Bey, baba Aliye Fahri olarak gidip gelmeye başlamış fakat sırf babasını tatmin etmek için, İstanbul tarafında büyükçe bir konak kiralamış. Bu konağın birçok odaları kendisine büsbütün lüzumsuz olduğu için perdesiz ve eşyasız boş dururmuş. Bu kocaman evin boş odalarında o, her sabah saatlerce keman meşkederek yanık bir takım havalar çalarmış. Fahim Bey'in hikayesinin burasına gelince, onun sanki o boş odalar içinden ve gençliğinin eşiğinden her sabah ile hayata, saadete, kim bilir hangi muvaffakiyetlere ve hangi vuslatlara doğru saldığı ısrarlı, uzun davetleri duyar gibi olmuştum. Genç kalbimin bütün kuvvetleriyle ben de onlara hak veriyor değil miydim? Bu davetler acaba hayattan ne cevap aldılar? diye düşünüyordum. Fakat bana bu suali irada imkan bırakmadan babam hikayesinin alt tarafını anlatıyordu. Fahim Bey öğle yemeğini de evinde yedikten sonra çıkar, hariciyeye gidermiş. Oraya tayin edilmiş memurlar o kadar çokmuş ki bunların hepsi de gelmiş olsalar oturacak yer bile bulamazlarmış. Fakat bazıları yalnız öğleden evvelleri gelir, sonra bazı mekteplere giderler ve bazıları da hiç gelmezlermiş. Babam ekseri odaları boş kalan bu konakta, ekseriya dalgın dalgın keman çalan bu dostunu görmeye gittikçe onun bir bekleyişten ibaret hayatına şaşakalırmış. ''Hay Allah sana akıllar versin'' diye gülmekten katılırmış. Ama içinden yine onu takdir etmekten de Geri kalmazmış Zira alaycı arkadaşları onunla eğlenirler İlahi Fahim Bey ilahilerle güvey giresin Derlermiş Bu koca konağın boş adalarını yalnız keman sesleriyle mi Dolduracaksın Ve daha ciddi arkadaşları ona A birader derlermiş Yapayalnızsın Bir küçük ev sanki seninle yetmez Bu kocaman konaktan ne hayır beklersin Fakat o bütün bu sözlere karşı vakarlı bir ciddiyetle ''Aman olmaz birader, Bursa'dan gelen giden bulunur. Siz bilmezsiniz, memlekette bizim mevkemize pek ehemmiyet verirler. Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler. İhtiyarlık vaktinde gönlü hoş olsun. Biraz borçlanırım ama zarar yok. Bir gün olur, bütün bu borçları öderim.'' dermiş. Fahim Bey'e bu bomboş odalar, gelecek günlere olan ümidini sığdırabilmek için bu geniş sofalar... Büyük emellerini ve hülyalarını korumak için bu kocaman konak da babasının kendisine olan itimadını barındırabilmek için lüzumlu görünüyorlarmış. İşte böylece zaman, bir hayli zaman geçmiş. Baba halinin hali malum. Maşa geçmek, terfi etmek hep iltimasa bakar. Hiç kimseden hiçbir ricada bulunmak adeti olmayan Fahim Bey, bayramlarda kendilerini tebriğe gittiği büyüklerden ve ailesini tanıyanlardan hep güler yüz, hep iltifat görürmüş ama bunların hiçbiri kendisini elinden tutup en cüz'i bir maaşa bile geçirtmezmiş. Babam vesaire arkadaşları sabırsızlanırlar. ''A birader, senin bu halin ne olacak?'' derlermiş. Fahim Bey onlara hep ''Bir gün olur elbette benim de hatırımı sorarlar. Bana da iktidarıma layık bir mevki verirler. Benim de halim düzelir. Siz üzülmeyin.'' diye cevap verirmiş. Memuriyetinde biraz terakki etmesi, kendisine biraz maaş bağlanması için bir imkan, bir fırsat baş gösterse, kendine ait bu işin konuşulmasından adeta utanır, karşısındakine söyleyemeyeceği mühim bir yerden yardım beklediği hissini vererek ''Aman beni şimdilik mevzu bahis etmeyin.'' dermiş. Arkadaşlarına kendileri de karışırlarsa işinin belki bu yüzden bozulacağını bile hissettirmeye çalışarak mesela kabine değişecekmiş der, bir sır tevdiye eder gibi kısık bir ses ve mühim bir edayla hatta bir şey söylememenizi bilhassa rica ederim diye ısrar edermiş. Öyle ki arkadaşını bir hamlede tıbbiye yazdırmaya muvaffak olan bu adam kendisi için senelerce hiçbir harekete geçmemiş. Ötekiler maaşlarını artırırlar, rütbe nişan alırlar, Fahim Bey ise vicdanen müsterih, kendisinden ve atisinden emin ve mutmain, böyle bir açıklar livası oluşundan sanki memnu ve hatta müftehir, senelerle odaları boş konağına elleri boş gidip gelmiş. Evvelce Bursa valisi bulunduğu sırada babasını iyi tanımış olan bir paşa, günün birinde sadrazam olmuş. Fahim Bey'in tebriklerini kabul ederken, babasının ve kendisinin ne halde bulunduklarını sormuş ve kendisine yakında rütbe, nişan veya memuriyet ve maaş, herhalde bir lütfu olacağına dair söz vermiş. Fahim Bey gece gündüz nail olacağı bu lütfu, binbir hayalle düşünerek tam bir sene beklemiş. Bu senenin sonunda da o sadrazam az dolunmuş. O zaman Fahim Bey bir yanlışlığa kurban olduğuna kanaatle ve belki muamelesi başlamış da bir köşeye ilişmiş bir kağıt vardır. Onu bulup gene yürütmek mümkün olur hülyasıyla, paşayı tekrar ziyarete giderek terleye sıkla hakkındaki emrinin galiba bir yanlışlık neticesi yerine getirilmemiş ve kendisine ne lütbe, ne nişan, ne memuriyet, ne maaş, hülasa hiçbir şey verilmemiş olduğunu söylemiş. Paşa cevap olarak demiş ki, Evet evladım. Doğrusu size hiçbir şey yapamadım. Fakat hiç olmazsa düşündüm ya. Fahim Bey bunu arkadaşlarına anlatırken boynunu büker. Bir yaşıma daha girdim dermiş. Bu bir şey yapamadımsa da düşündüm ya'yı. Bütün arkadaşları uzun müddet dilerinden düşürmemişler. Babam Fahim Bey'e, sen de Paşa'ya bir daha gitmelisin. Paşa Hazretleri. Evet pek çoktan beri mazulsunuz. Size mevkiniz iade edilmiyor. Başka bir mevki de verilmiyor ama ''Sizi hiç olmazsa düşünmüşler ya'' demelisin diye takılınmış. Fakat Fahim Bey ne yapmışsa yapmış halini babasına duyurmamış. Hatta dahası var. Kendisine pek cüzi bir maaş bağlanınca ilk işe ihtiyar babasını son zamanlarında memnun etmek için ona dolgun bir maaşa geçtiğini yazmak olmuş. Halbuki bu esnada aldığı para hiç mesabesindeymiş. Bir müddet sonra hastalanan babası doktorlara görünmek üzere İstanbul'a gelmek isteyince Fahim Bey müthiş bir telaşa düşmüş. ''Aman babam bu halimi görmesin, zavallı adamcağızın yüreğine iner.'' diye bütün dostlarına müracaat etmiş. Hem bir iki ahbabından hem de babamın delaletiyle ve yüksek bir faizle Sarraf Taşçıyan Serkis'ten epeyce bir para istikraz etmiş. Nihayet Fahim Bey'in kısa boylu tıknaz, aksakallı ve kendisine pek benzeyen babası gelip oğlunu güzel döşeli bir büyük konakta yerleşmiş görünce ve iyi bir tesadüfle de tam o gün Rifat Mert rütbesine nail olduğunu öğrenince göğsü iftiharla kabararak ona ''Berhudar ol oğlum, gel seni alnından öpeyim.'' demiş. Ve daha ''Bir gün olur, fahametli olursun inşallah.'' diye dua etmiş. O zaman Fahim Bey'in hazından ve gururundan gözleri yaşarmış. İçinden babasının kendisine gösterdiği bu itimada ve teveccühe layık olmaya ahdetmiş. Bu görüşmelerini arkadaşlarına anlatırken işte size karşı Hakkı hareketimdeki hakkımı ispat ettim ve bütün emeklerimin mükafatına erdim. Bunu artık ne pahasına ödersem ödeyeyim, duymuş olduğum bu ruhani has bana kafidir, dermiş. Fahim Bey'in ihtiyar babası, kendisine yapılan ameliyattan kurtulamamış, ölmüş. Bereket versin ki, ondan biraz hazır para kalmış da, bu sayede en müstaciyel borçlar ödenmiş. Zira Fahim Bey, Bursa'daki emlakı satmaya bir türlü razı olmadığı için bu sıralarda yaptığı bütün borçlardan kurtulamamış. Herkes onu epey bir mirasa konmuş sandığı ve sonraları maaşı da biraz arttığı halde o, birçok faizlerle kabaran borcunu ancak senelerden sonra ödeyebilmiş. Babam daha Fahim Bey'le eğlenmek için Beyoğlu'na geçtikleri ve hatıraları ruhuna işlemiş olan gençlik gecelerini de yad ediyordu. O zamanlarda iki felsefeleri varmış. Biri memnun ve mesut, optimizm, diğeri müşteki ve bedbaht, pesimizm ki bir gece içinde birkaçer saatlik fasılayla lodos ve poyraz gibi estikleri olurmuş. Nikbin, ümitli, neşeli, beyoğluna çıkış felsefesi, geceleyin beyoğlunda eğlenmeye gidilirken bir marş bir raks havasına benzermiş. Gördükleri her şey hoşlarına gider, herkes onlara dost yüzleri gösterirlermiş. O saatlerde dünyada her iş kırında gidermiş. Şairleşen Fahim Bey'e hayat toz pembe, zahmetler bile eğlence görünürmüş. Öyle tuhaf şeyler anlatırmış ki, arkadaşları gülmekten bayılırlarmış. Bedbin ümitsiz, nişesiz, olundan dönüş felsefesi ise eğlenti dönüşü bir marş fünebri hatırlatırmış. Bakışları nereye değse orayı soldururmuş. Her şey, herkes boş, abes, çirkin... Hırçın, kaba, ahmak, manasız, münasebetsiz, tatsız görünür ve duyulurmuş. Bu dönüşlerde Fahim Bey yorgun, bezgin, nevmit olurmuş. Öyle doğru şeyler söylermiş ki bir filozof da ancak bu kadarını bulup söyleyebilirmiş. Hülasa Fahim Bey'in bu kendine mahsus hallerine doyum olmazmış. Hatta onun başına gelen şeyler de ekseriya böyle tuhaf olurmuş. Mesela 1 Aralık İstanbul'a büyük bir Fransız tiyatro kumpanyası gelmiş. Oyunlarının hiçbirini kaçırmayan Fahim Bey, oyuncular arasında bulunan meşhur bir aktrisin sanatına hayran olmuş. Bu hayranlığını bütün dostlarına anlatmakla bitiremiyormuş. Nihayet böyle sanat meftunluğuyla geçen 2-3 geceden sonra bu aktrise çılgıncasına aşık olmasın mı? Elinden her geleni yaptığı için bir yolunu bulup da en iyi Fransızca bilen genç ve istikbali parlak bir hariciye memuru diye bu kadına takdim olunduğu gün heyecanından karşısında diz çökmüş, gözleri yaşarmış. Ona madame, madame diyormuş fakat bildiği Fransızca kelimelerin hiçbiri imdadına yetişmiyor, bir türlü sesi çıkamıyor ve başka bir tek kelime dahi telaffuz edemiyormuş. Kendisini yerden zor kaldırmışlar. Bu garip mülakattan sonra Fahim Bey'in aşkı o kadar çoğalmış ki artık rahat edemiyor, mutlaka bir fedakarlık yapmak ihtiyacını duyuyor, bu ilahi kadına insan her şeyini feda etmelidir, diyor, fakat kendisi neyini feda edebileceğini bir türlü bulamıyormuş. Birkaç gün sonra tiyatro kumpanyası memleketine dönerken, böyle artistlere takdim edilebilecek hediyeleri almak bizim haddimiz değildir, diye olanca parasıyla yalnız bir buket çiçek almaya karar vermiş. Ancak fedakarlık hevesiyle Bütün parasını harcamak azmiyle Yaptırdığı buket o kadar büyük olmuş ki Fahim Bey'in aşkının şöhreti gibi Bu buketin şöhreti de Arkadaşları arasında derhal yayılmış Sirkeciye getirilmesi için Bir arabaya binilmesi lazım gelmiş Trenden içeri güç halle sığdırılabilmiş Fakat kadının kompartımanında Bunu alacak yer bulunmadığı için Derhal lokantalı vagonun Bir köşesine gönderilmiş Orient Express hareket ederken akdes pencereden hafifçe sarkarak kendini teşriğe gelenlere mendilini sallıyor, Fahim Bey'in gözlerinden de yaşlar boşanıyormuş. Arkadaşları artık o meşhur kadının ismini zikrederlerken hep, hani şu bizim Fahim Bey'in aşık olduğu derlermiş. Hülasa, o da ismini bir müddet aşkın meşhur çiftlerinde olduğu gibi, sevgilisininkiyle birleştirmeye muvaffak olmuş. Yine mesela onu vaktiyle pek çok sevdiği, küçük, sırtı siyah ve göğsü beyaz, oynak bir köpeği varmış. Bir kırlangıca benzediği için ona İrondel ismini takmışlar. Bir gün bu köpek kaybolmuş. Nice zamanlardan sonra İrondel sokakta mahsul mahsum köpeğini düşünerek giden Fahim Bey'i bulmasın mı? Fakat hayvancaz birdenbire bunu o kadar sevinmiş ki, hazından ne yapacağını şaşırıp aklını kaybetmiş. Bir türlü usta bir baytar bulup zavallı köpeğin aklına yerine getirememişler. Artık bu biçare mahluk herkesin önüne dikilir, vaktinde mülayim ve şimdi çılgın gözlerini haddinden fazla açarak ve yan yan bakarak sanki boğazında yutamadığı bir şey kalmış gibi uzun uzun bir havlama, bir ulumadır tuttururmuş. Ondan kurtulmak için bir tek çare varmış, onu ismiyle Yondel diye çağırmalıymış. Zira bu garip hayvan unuttuğu eski benliğinden korkuyormuş gibi ismini duyar duymaz derhal gülünç bir edayla çabuk çabuk koşmaya başlar, ta uzaklara kaçar, saklanır, susarmış. Kimsenin dayanamadığı bu yürekler acısı haykırışlarına rağmen Fahim Bey, kendisine muhabbetini aklını kaybetmesi bahasına ispat etmiş olan köpeğini bir türlü terk etmeye razı olmamış ve ikide bir boğazında bir kılçık kalmış gibi haykıran bu çılgın hayvanı yanından ayırmayarak, onu senelerle dinlemiş durmuş. Yeni telakkelerin bu eski kalp saffetini bizim iyice hissetmemize mani olabileceğine ihtimal veren babam, arkadaşının meziyetlerini bizim neslimizin layıkıyla takdir edemeyeceğinden korkuyormuş gibi hem onu anlatmakla bitiremiyor, hem naklettiği bu hikayelerin delalet ettikleri manaları iyi anlamış olup olmadığımı yüzümden okumak isteyerek bir vakfe esnasında bir yudum rakı içer, bir tutam enfiye çekerken Gözlerini açı aça bana dikkatle bakıyordu. Öyle bir adamdır ki ömürdür Fahim Bey diyordu. Emsali dünyada bulunmaz. Gerçi onu takdir edemeyecekler çoktur ama kezalık onun kadrini iyi bilenler de vardır. O dünyanın en iyi kalpli adamlarından biridir. Bir büyük adamdır ve selam. 3. Esbablar. Sonraları da kaç kere görmüş olduğum gibi Fahim Bey'den bahsederken babam hep bir haz ve huzur duyardı. Onu hem metheder hem için için güler ve böylece onu methettiği sıralarda bile görünüşte biraz eğlenir gibi olurdu. Fakat hakikatte bu bir istihza değildi. Gençliğinde bu arkadaşıyla pek çok gülmeye alışmış olduğu için onun hatırası kendisinde tebessümlerin ve kahkahaların hemen hemen şuursuzca nüksetmesine sebep oluyordu. Onunla eğlenmek şöyle dursun, bilakis gülünç bulduğu hikayelerini anlatırken bile hep kibar, ve yüksek taraflarını duyuramamak yahut yanlış duyurmak endişesiyle üzüldüğü anlaşılıyordu. Yine Fahim Bey'e ait, babamın böyle anlatırken pek çok güldüğü, fakat neticede onun ahlakının üstünlüğüne bağladığı garip bir terzi ve esfa hikayesi vardı. Fahim Bey daha sonraları sefarethanenin üçüncü katibi olarak gittiği Londra'da, yeni girdiği hayat için hangi esvapları yaptırmak lazım geleceğini tahkike başlamış, kendisine, üzülme, ''İyi bir terziye gidersin, abiye mua dersin, sana lazım gelecek bütün esvapları yaparlar.'' demişler. O da sefirin tavsiyesiyle Londra'nın en büyük terzilerinden olan pool'a gitmiş. Kendisine bir sefaret katibine iyi kimli olmak için ne lazımsa yapılmasını söylemiş. Uzun süren birçok provalardan sonra nihayet bir gün sefarethaneye kapılardan içeri sığmayan bir ambar gelmiş.'' İşte bu ambarın fahim Bey'in hayatında senelerce süren bir tesiri olacakmış. İçinden kocaman bir dolaba sığmayacak bir sürü esvaplar çıkmış. İnce ve kalın, açık ve koyu, her türlü ve her renk kumaştan ayrı ayrı, her mevsime göre, mevsimlik ve her mevsim arası yarı mevsimlik çeşit çeşit kompleler, düz siyah ve tüylü şoviyottan, ve gümüşü ceketler ve redingotlar, fraklar, smokinler, esvapların her nevi Beyaz ketenden olanlar, kremsada kurdan olanlar, pantalonu beyaz vestonu lacivert olanlar, pantolonu çizgili bir kumaştan, vestonu siyah olanlar, çift sıra düğmeli vestonlar, tek sıra düğmeli yuvarlak vestonlar, seyahat esvapları, koşu esvapları, golf esvapları, tenis esvapları, av esvapları, şehir esvapları, ev esvapları, Nerede ve ne zaman giyecekleri pek kestirilemeyen esvaplar, bir takım fantezi kumaşlı, süslü düğmeli çapraz yelekler, muhtelif renkte kadife yelekler, sedef düğmeli beyaz pike yelekler, çizgili kumaşlı müteahhit pantolonlar, beyaz ve siyah küçük kareli pantolonlar, yakaları kadife veya kumaştan pelerinler, kaputlar, süler, makferlanlar, Redingot gibi cepleri arkada emperyal paltolar, kloş paltolar, kadife yakalı koyu resmi paltolar, kadifesiz yakalı açık paltolar, siyah kadife yakalı gece paltoları, aynı kumaştan pelerinli paltolar, kukuletalı seyahat paltoları. Fahim Bey bütün bu esvapların odadaki tekmil iskemle koltuk ve kanepeleri kapladığını seyredip, bunların tutarını da faturada görünce Yeis de karşılık bir hayret içinde kalmış. ''Aman yarabbi bu ne çok esvap, aman yarabbi bu ne müthiş borç'' diyormuş. Sonra ''Ben bu borcumu ömrümde ödeyemem'' diye ümitsizliğe kapılmış. Bu hadiseye kahkahalarla gülen arkadaşları ona ''İlahi Fahim Bey'' demişler. ''Ödeyemeyecek olduktan sonra neye kahırlanıyorsun abirader? birader? Verebileceğin borçları düşün. Yoksa veremeyeceklerini ne merak ediyorsun?'' Fahim Bey bütün bu elbiseleri tevekkülle kabul etmiş ve böylece bir taraftan aylık taksiti bütçesinde büyük bir rahne açan bu borcu senelerce ödeye ödeye bitirememiş. Diğer taraftan da bunları senelerle giye giye eskitememiş. Öyle ki hep bir sandıktan çıkan bu esfaplar onu yıllarca yeni bir esvap yaptırıp giymek zevkinden mahrum ettiği gibi nihayet modası çoktan geçmiş şeyler giymeye de mahkum etmiş. Çünkü bütçesinde Terzi'nin borcunu ödemekten Yeni yapılacak esvap için para bulmak imkanı kalmamış. Babamı her nedense her zaman kahkahalarla güldüren bu maceraya ben o kadar gülemiyordum. Zaten sonraları ben Fahim Bey ile biraz daha tanışarak yavaş yavaş bu hadiseyi başka türlü tefsire koyulmuştum. Onun arkadaşları gülmekten katılırlarken dikkat edememiş olacaklardı. Ciddi bir terzi bu kadar büyük ölçüde bir yanlışlık yapamazdı. Fahim Bey, bütün bunları ısmarlamayı kendine bir vazife saymış olmalıydı. Terzihane belki biraz mübalağa ederek bu ısmarlama emrini 3-5 takım ilavesiyle tefsir etmiş olabilir ve onun da sesini çıkarmayarak kabul ettiği ancak bunlar olacaktı. Fakat bütün bu esfaplar yapılıp kocaman bir sandık içinde hep beraber gelince o kadar yer tutmuş ve başkaları bu hale o kadar gülmüş olacaklardı ki Fahim Bey de fazla gösteriş meraklısı görünmemek lüzumunu kabulle, içinden tabii ve haklı bulduğu bir israfı onlarla birlikte tenkit etmeye koyularak, Terzi'nin kendi sözünü yanlış anlamış olduğu hikayesini uydurmuş ve bu halin bir kurbanı diye gözükmeyi tercih etmiş olmalıydı. Yoksa Londra sefareti katibi tayin olunmasının hayalinde açtığı ufuk o kadar geniş ve ruhunda hasıl ettiği tesir de o kadar şiddetli olacaktı ki, Talihin bu cilvesine karşı o elbette ancak böyle kocaman bir esvap sandığını doldurmakla mukabele edebilirdi. Ruhu hülyalarla şişkin olan Fahim Bey, vücudu üstünde böyle büyük bir terzinin esvaplarını duymaya muhtaç olmalıydı. Bundan sonra mesleğinde muvaffak olacağını daha ziyade ummuştur. Buna hakkı da yok değildi. İyi bir terzinin bize giydirdiği esvaplar, yalnız vücudumuza geçmiş ve onun şeklini tadil etmiş sayılamaz. Onlar elbette maneviyatımıza da geçer ve tabiatımıza, ahlakımıza da tesirleri olması tabidir. Onlar görünüşe bakan insanların gözleri karşısında, şeklimizi değiştirmekle, talihimizi de değiştirir. Bizden ziyade, hisli olan kadınlar bunu pek iyi bilirler. Bir kadına ihtimal ki yeni, taze bir kan aşılansa bu, onun bedbinlikten nikbinliğe doğru bir felsefe değiştirmesini bir büyük terzinin esvapları kadar temin edemez, ona kuvvet, neşre ve hayat veremez. Kadınlar en büyük saadetlerini Allah'a olduğu kadar terzilerine de borçlu olduklarını duyarlar. Başkalarınca belki bir ihtiyaç telaki olunmayacak bu süs, kadınların en muhtaç oldukları şeydir. Kendi kendilerine emniyetlerini, hayata muhabbetlerini artırır. Onun için Fahim Bey'e gülen arkadaşlarının yerinde kadınlar olsalardı onu anlayacaklardı. O zaman Hristiyan bir paşa olan Londra sefirimizden katipler kendi aralarında hep son excellence diye bahsederlermiş. Fahim Bey'in yeni şıklığını gören sefaret baş katibi Rafael Bey'in bir gün ondan son elegance diye bahsetmesi, bir iki cinaslı ve güzel sözün insana zeki ve nükteşinaz olmak şöhretini kazandırdığı o devirde, Sefarethane muhitinde zarafetin nadir erişilir bir muvaffakiyeti diye telakki olunmuş. Bu kelime Rafael Bey'in spritüel olmak şöhretini artırmış ve bu da onun Fahim Bey hakkındaki dostluğunu çoğaltmış. İyi giyimli olmak bir memurda bulunması lazım olan dikkat ve nezaketin icaplarından görünmekle Fahim Bey'in esvapları iyi bir memur tanınmasına yaramış. O adam akıllı Türkçe bilmeyen sefir paşanın bu yüzden gözüne girmiş ve sonraları Rafael Bey'in delaletiyle sefir, onu arkadaşlarından ziyade himaye eder olmuş. Fakat bundan sonraki zamanlara ait, başka bakımdan anlatılan hikayelerden anlaşılıyor ki, iş esvaplarının bu ilk iyi tesirlerinden ibaret kalmamış ve bunları makus bir takım tesirler daha takip etmişti. Fahim Bey, giydiği bu İngiliz kumaşları yüzünden, kim bilir belki de kendisinde bir Anglo-Sakson hüviyeti duymuş ve kim bilir belki sonraları eline bir fırsat geçer geçmez bunun için memuriyetinden ayrılarak teşebbüsü şahsi hayatına atılmak istemiştir. Yine kim bilir belki bu İngiliz kumaşlarının cinsleri ve renkleri ve bu esvaplarının biçimleri onun ahlakını ve zihniyetini başkalarına olduğundan başka türlü göstererek kendini tanımayanlara hakkında yanlış fikirler vermeye sebep olmuştur. Belki bunlar Fahim Bey'i öyle bir zırh içinde gösteriyordu ki, birçokları onu memleketin mukadderatına yabancı bulmuşlar ve bu esvaplarının açık renklerini, serbest şekillerini görerek kendisine yabancı bir kan aşılandığını sanmışlar ve hele Fahim Bey mütereddit ve uysalken onu bu kalın ve kabarık kumaşları yüzünden atılgan ve şımarık bulmuşlar, o belki darlık ve yoksulluk içindeyken bu geniş esvapları yüzünden onun bolluk ve israf içinde olduğuna kanmışlardır. Kim bilir belki de içine atıldığı iş hayatında o, en önce bu bu yüzünden muvaffak olacağını sanmış ve yine kim bilir belki de asıl bunların yüzünden muvaffak olamamıştır. Başkalarının gözlerini terbiye ve dillerini idare etmek o kadar mümkün değildir ki, bu imit ve teşebbüs zamanlarında onu görmüş ve böyle tenkit etmiş olanların, birinden yüce yıllar sonra şöyle bir cümle işitmiştim. Fahin Bey sırtında açık renk perde süsü, Koltuğunda bir Tomar Frank gazetesi, Baba Ali yokuşunda bir aşağı bir yukarı iner çıkardı. Yine de bir şeyler olamadı gitti. Şüphesiz bu adama, o iniş çıkışları gördükçe, Fahim Bey'in bir takım memuriyetlere doğru yürüdüğüne, bir takım işlere doğru koştuğuna ve bu faaliyetiyle kendisine bir takım muvaffakiyetler dokuduğuna, gizli bir kıskançlık hissiyle kani olmuştu. Ve bu fiilin bir neticesini göremeyince, sebeplerini yalnız kendinin tahmin etmiş olduğu bütün bu emeklerin boşa gittiğini söylüyordu. Halbuki acaba Fahim Bey'in yaptığı tesirden, kendisine atvolunan maksat ve gayelerden haberi var mıydı? Başkaları daima ancak kendi hesaplarına uygun görüşlerine inanarak bizi kendimize göre değil, kendilerine göre muhakeme ederler ve çok kere hakkımızda erdikleri kanaatlerin bizim hakikatlerimizle hiçbir münasebeti kalmaz. Fahim Bey sanki ne olmayı istemişti de muvafak olamamıştı. Fakat şurası da var ki işlerinin hiç yolunda gitmemiş olması ayrı bir hakikatti. Nihayet bütün bu esvapların eskimeye başlaması Fahim Bey'in bu parasızlık zamanlarının nüksetmesine tesadüf ettiğinden evvelce uzun müddet eskitemediği istemeyerek giydiği bu esvapları uzun bir müddette hemen eskimiş olarak ve büsbütün istemeye istemeye taşımış. Öyle ki hep senenin muayyen bir mevsiminde ve günlerin yahut gecelerin muayyen birer saatlerinde giyim, giyilmek için yapılmış bu esvapları o, artık senenin bütün mevsimlerinde ve günlerin yahut gecelerinde bütün saatlerinde giydikçe bütün bu elbiseler o mevsimin ve o saatlerin çoktan geçmiş olduklarını daha ziyade hatırlatırmış. Sonbaharda onun arkasında daha yazlık bir esvap ve odasının içindeyken onun arkasında en sona kalmış olan bir av takımı görülmüş. Bu hal arkadaşlarının gözlerine çarparak letifelere bürünen istihsalarına sebep olurmuş. Onlar ilahi Fahim Bey derlermiş. Bu av esvaplarını böyle odanın içinde sinek avlamak için mi giymişsin? En son makfarlığını Fahim Bey giymiş. En son kloş palto onun arkasında eskimiş ve nihayet bütün bu paltoların, pardesülerin, pelerinlerin, ceketlerin, vestonların, pantalonların ve yeleklerin hepsi de Tamamen eskiyince Fahim Bey onlardan gene kurtulamamış. Zira o zamanlarda yeni esvap yaptırmak imkanları büsbütün zail olmuş. Abdülhak Hamid'in senelerden sonra kendi esvapları için hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler. Hem bit de feat, vaktiyle bütün pulda yapılmışsa da heyhat dediği gibi, Fahim Bey bütün bunları lekeciye temizletip, boyacıya renklerini değiştirterek, mahalle terzisine tamir ettirip, terslerini çevirterek, bu defa da böylece başka renklere boyanmış ve terslerine dönmüş olarak yine giyer, yine giyermiş. 4. Fahim Bey ile Saffet Hanım Bu daima güneşe uyan bir saatin kullanıldığı, onun battığı anın tam 12 sayıldığı ve akşam ezanı başladı mı saatlerin 12'ye ayar edildiği zamanlardı. O zamanlarda evlerimizde namaz vakitlerini bildiren saatlerin mevkii pek büyüktü. Ekser evlerin sofasında, içi beyaz alaturka kadranlı, siyah yel kovanlı, cevizden dolabını yer yer kurtlar yemiş ihtiyar bir kuyruklu saat sallanarak Tıpkı bir gönlün yorgunluklarından gelen hırıltılı seslerle işlerdi. Ve güya doğrudan doğruya zamanın geçmesinden çıkan bu hüzünlü ses, eski neşelerin terk etmiş bulunduğu ıssız sofaları bir muvakkithane, bir cami uğultusuyla doldururdu. Bu saatlerin bazıları guguklu olur, saat başı geldi mi latifeye benzeyen bir öten kuş sadası çıkarırlardı. Fakat bu da çok eski bir vakit içinden geldiği belli olduğundan, o geçmiş zamanın şimdikiyle barışmak ister gibi yaptığı bir bunak şakasına benzer, bir hıçkırık kadar gamlı duyulurdu. Ekser evlerin başka odalarında duvara asılmış, rakkaslı ve rakamları alaturka bir çalar saat işler ve o güya tedavi etmek istediği zamanın içinde saatleri birer birer damlatılan sayılı ilaç damlaları gibi dökerdi. Ekser evlerin başka odalarında duvara asılmış rakaslı ve rakamları alafranga bir çalar saat işler ve o geçen bütün saatleri daha asri, daha madeni bir sesle birer altın gibi sayardı. Ekser evlerin daha başka odalarında, aynalar önünde, konsollar üstünde, ireli ufaklı, daha başka bir takım saatler bulunurdu. Bunların bazısı... Cam kılıflar içinde işler, bunlardan bazısı güya çıktığımız bir merdivenin basamakları olmuş gibi 12’yi vurunca bizi yükselttiği üst kattan hakim bir sukûta eriştirmiş olurdu. Bunların bazısı daha ucuz cinsten daha basit saatlerdi ve sanki yumurtlayacak tavukların gıt gıdak diye haykıran telaşlı ve gürültülü seslerini duyurarak güya daha hamar atmışlar gibi adeta koşarak işlerlerdi. Yine bunların içinde bazısı da ayrıca kurulan bir düğmeyle ayar edilmiş oldukları saniyeye geldiler mi, sanki zamanın altın yumurtasını doğuruyorlarmış gibi birdenbire bir çığlık koparırlardı. Bunlar da münebihli saatlerdi. Ekser evlerin diğer odalarında hanımların ötede beride duran küçük cep veya süs saatleri olur, bunların bazısının cevahirle süslenmiş mineli kapakları bulunur ve Bazısı göğüslere takılan broşlar içinde yer alır, mesela mineden yeşil yapraklar arasında bir altın gül olur veya altın bir fiyango ortasında sarkan minicik bir küre olurdu. Beylerin ceplerinde yahut masaları üstünde duran, iri, çifte altın kapaklı, kimi alı turka, kimi ala franga saati bildiren ve kimi iki yüzlü olan bir tarafı ezani saati diğer tarafı Avrupa'yı saati gösteren hususi saatleri olur ve bütün bu çoğu küçücük delikleri, küçücük altın anahtarla uzun uzun kuran cep ve süs saatlerinin daha ince, daha marem sesleri de sanki üstlerinden sızar, ceplerden taşar, için için akardı. Öyle ki bu evlerde inceden inceye tekmil, bu saatlerden zayıf bir su sesi gibi hasıl olan gizli uğultu, geçen zamanın uğultusu, dikkat olunsa, Derinden derine sezilirdi. Bu, güya eski zaman evlerinin çarpan kalplerinin sesiydi. O zamanlarda sokağa çıkmış olan hanımlar, ezani saat 11'e doğru ve beyler de 12 sularında evlerine dönerlerdi. 1'e doğru da akşam yemeğine oturulurdu. Eski sabah 12 raddelerinde kalkılır ve beyler 2.30'a, 3'e doğru işlerine giderlerdi. Hanımlar ekseriyetle sokağa ancak öğleden sonra çıkarlardı. Gençliğinde bile usulluğu ve ciddiliğiyle tanınan Fahim Bey'i birçok beyler ve paşalar kendilerine damat etmek istemişler ama o zengin bir eve güveyi olarak gitmeye razı olmamış, kimsesiz ve orta halli bir kadınla evlenmeyi tercih etmiş. Kızlarını Fahim Bey'e vermek istemiş olan o eski babaların ne kadar hakları varmış. O eksel erkekler gibi geçici ve adi münasebetlere düşmez ve haremi Safvet Hanım'a asla ihanet etmezmiş. Babam, o gayet evcimen olduğu gibi, haremine karşı da o kadar düşkündür ki, diyordu. Benim gibi pek sevdiği bir arkadaşının hatırı içinde olsa, hiçbir günü evine yarım saat bile geç dönmeye razı olmaz. Seni onunla ilk görüştürdüğüm akşam bunu sen de görmüştün. O kadar ısrar ettim de bak, biraz olsun oturmuş muydu? O hep böyledir. İnandığı kaideleri hayatında tatbik etmek için her zaman her türlü fedakarlığı ihtiyar eder ve akşam oldu mu, kurulmuş bir saat gibi doktorların tavsiyesine yerine getirmek için de yürüye yürüye evine vaktinde yetişir. Hatta Halemi Saffet Hanım saatini onun dönüşüyle ayar edermiş. Saffet Hanım ufak tefek yapılı, küçük ve yumuk gözlü bir kadınmış. Daima üşüyen ayaklarını kısa boyuna rağmen giydiği ökçesiz aba terlikler içinde ısıtarak bütün İstanbul evlerine benzeyen hasırlı, keçeli, halılı, Mangallı, sobalı evinde bir teviye ellerini uğuştura uğuştura, sessiz sessiz bir odadan bir diğerine dolaşırmış. En büyük zevki avuçlarını mangalın üstüne uzatarak ısıtmak ve mangal kenarında birbiri üstüne sigara ve kahve içmekmiş. Ben onu hiç görmemişken bile bildiğimi sanırdım. Çünkü bizim eve sık sık gelip giden Şahsene Hanım'a pek benzediğini duymuştum. Saffet Hanım'ı ancak bir gün Fahim Bey ile birlikte Sultan Mahmut Türbesi'nin önünde gördüm. O zamanlarda kadınlarla görüşmek pek adet olmadığından Fahim Bey bana bizzat biraz ayrılmış duran Saffet Hanım'ı göstererek onunla doktora gittiklerini söylemekle ve o da bulunduğu noktadan bize bakmakla iktifa etmişlerdi. Saffet Hanım tıpkı kendisini görmeden tahmin etmiş olduğum gibiydi. Orta boylu olan kocasının yanında daha kısa ve daha tıknaz gözüküyordu. Bütün hüviyetinde, bakışlarında, Çoktan beri hiç bozulmadan devam ettiği belli olan bir sükûn ve sükûtun üst üste kat kat yığılmış ve kendisini biraz da ezmiş durgun havası, durgun bir hali vardı. Devlet hizmetinde ya doğumları iktisazıyla ya cesaret ve gayretleriyle nice büyük işler görmüş ve nice heyecanlı maceralar geçirmiş eski dirilerin şimdiki mezarlarını kalabalık yoldan ayıran yüksek ve yosunlu bu duvar önünde, cevazı hayat arkadaşları bilmem neden sessizlik iki hayalete benziyorlardı. Bence Fahim Bey'in yüzünün cazibesi biraz hüzünlü olmakla beraber vicdanlı, imanlı, tok, rahat ve insana bıktırmayan, sanki kemallerini bulmuş geniş bakışlı gözlerinden geliyordu. Bunlar belki hariçten ziyade kendi içlerine bakan, her şeyin bol ve kibarlığın tabii olduğu bir devirde yetişmiş ve hala o zamanlardaki şeylere inanır ve kendi kendine ''Hey gidi günler ey'' der gibi bize güya oradan, karşıki sahilden, o geçmiş zamanın mürüvvetleri içinden sanki biraz merhametle bakan bakışlardı. Ben hep Safvet Hanım'ın eğer umduğum gibi bir kadınsa kendisini Fahim Bey'de tesir etmiş olan, ''Bu kibar bakışlı gözler olmalıdır.'' diye düşünürdüm. Fakat bu şüphesiz çocukça bir düşünceydi. Ve pek muhtemeldir ki aldanıyordum. Zira bir karı koca arasındaki sırlar nasıl tahmin edilebilir ve bu kadar karışık ve karanlık bir mevzuda neye istinaden, hangi isabet ümidiyle bir teşhis konulabilir? Karı koca değil, herhangi insanlar arasında muhabbet veya nefretin sebeplerini tahmine, tahlile sanki imkan var mıdır? Nasıl ki ben de Fahim Bey'e ilk tanıştığımızdan beri duyduğum gayri şuuru muhabbetin sebebini nice zamanlar sonra keşfedebilmiştim. Bu onun biraz ablak yanaklarının düşüşünde müphem bir noktaydı ki pek sevdiğim halamınkilerine benzemekle bana haberim olmayarak halamı hatırlatmış oluyormuş. Bir gün Fahim Bey'in yüzünde ayrıca tespit edemeyeceğim bu müphem şekli teşhis ederek ona dair hislerimi, bir nevi tatlılığa, muhabbete tahvil eden menbaa bulduğumu anlamıştım. O Safet Hanım'a tesadüf ettiğim gün gördüm ki, onun siyah çarşafı hanımefendilerinki gibi parlak veya mat ipekten olacağına nevini bilmediğim kabaca, donuk bir kumaşlandı. Safet Hanım hep evinin işleri, kocasının rahatıyla meşgul olurmuş. Onlar karı koca sadakatinin, kadın erkek en mükemmel numunesiymişler. Safet hanım elbette kocasının fikri üstünlüğünü tamamen takdir edebilecek bir seviyede değilmiş. Bazen Fahim Bey ona, dünyayı sarsan büyük hamlelerden, toprakta saklanan servetlerden, altından ve sayır madenlerden ve suda gizlenen elektrikten ve sayır kuvvetlerden bahsedermiş de, Safet hanım esneyip uyuklarmış. Bazen de Safet hanım kocasından yeni cins bir kahve, yeni bir fincan veya bir cezve beklermiş. Fahim Bey ise bunları almayı unutturmuş da kapıdan girerken getirdiği mühim haberi seslenirmiş. ''Duydun ma hanım?'' dermiş. Radyum keşfolunmuş. Fakat bu bir çift ruhun birbirine yıllardır devam eden bağlılıkları kendilerini bilenler için rikkat verici bir manzaraymış. Onlar gece yatısına misafirliğe bile gitmezlermiş. Yemeklerine de pek düşkün değillermiş. Ancak Fahim Bey yerli olsun, ecinebi olsun iyi cins peynirleri pek sever ve bunu bilen bazı eşi dostu veya eskiden beri alışveriş ettiği bakkallarda arada bir kendisine bir parça, bir baş, bir kelle, bir tulum, bir torba, bir kutu, bir sepet veya bir teneke peynir gönderirlermiş. Ve bu evde her zaman mevsimlere göre yerli veya alafranga en iyi cinslerden birkaç türlü peynir bulunulmuş. Rahatına düşkünce bir kadın olan Saffet Hanım, kahvesiyle sigarasını içe çeke, bazı günler kocasının torbası içinde sıkılan bir meme gibi damlayan tulum veya torba peynirleri gibi hazırlanması güç olmayan, hazır alınan bir yemeği sevdiğine şükredermiş. Gece yemekten sonraları Fahim Bey gazetelerini okuya, Okuya, gündüzki yorgunluklarına zam olan hazım yorgunluğuyla bir rehavete düşer, Safvet tanımlı bir müddet mangal başında tatlı tatlı görüşürler ve bu suretle üst üste birkaç kahve içmiş olan ve uykusunu da pek seven Safvet Hanım'ın beklediği an nihayet gelmiş olur, uyuşmuş, gözleri süzülmüş bu karı koca kalkarlar ve memnun, sakin yatmaya hazırlanırlarmış. Fahim Bey günün zahmetlerinin üniforması olan esvaplarını çıkararak rahat beyaz gecelik entarisini giyer ve başına da küçücük beyaz gecelik taklasını geçirirmiş. Onların İstanbul'un o kadar iyi bildiğim o iç mahallelerinden birindeki gecelerini tahayyül ediyorum. Muhakkak yatsıdan sonra sokakta kahvelerden evlerine son dönenlerin ayak sesleri işitilir, bekçi kaldırımlar üstüne demir uçlu sopasının tam vuruşlarıyla saatleri ve onu taşlar üstünde kaydırarak arka arkaya hafif iki vuruşuyla yarım saatleri haber verir, karşıda gazık bitmiş bir fener söner ve yumuşak İstanbul gecesi ortalığı bir yorgan gibi örterdi. Karanlıkta bir saat rüya içinde gibi uykulu bir sesle çalar ve Fahim Bey ile Saffet Hanım da yüksek şilteli ve levanta çiçeği kokulu yataklarında müsterih bir uykuya dalarlardı. 5. Küçük Ev ve Dünya Haberleri Babamın bana anlattıklarına göre zavallı Fahim Bey meğer henüz doğarken de kendisine takılan isimle bir yanlışlığın kurbanı olmuş. Zira Arapçada fahim kelimesi kullanılmadığından o zamanlar sık sık duyulan devleti fahime tabiri gibi bu isim de yanlışmış ve onun gençlik zamanındaki lisan meraklıları daha o vakitler bile müteassip bir taraftan, Bisiklete binenlere derahçe suvaran denilmesini münasip bulurlarmış. Bir taraftan da kendisine itiraz ederler. İlahi Fahim Bey derlermiş. Bu ismi de nereden buldun abira der. Arabi'de böyle kelime yoktur ki. Durup dururken sen bize ismi ne yanlış yaptırmış oluyorsun. Oldu mu ya? Fahim Bey Bursa'da bulunduğu sırada bir gün kendisini Süleyman Nazif ile tanıştırmak istemişler. O ben mazurum. ''İsmi yanlış olan bir adamla doğru dürüst görüşemem.'' diye reddetmiş. Halbuki Fahim Bey gayet okuma meraklısı, Allama değilse bile alim bir adammış. Tesadüfen herhangi bir bahis açılsa, onda yedi tulası olduğu görülürmüş. Gazeteleri daima merakla ve zevkle okuyan babam da, onun bir adetinden daha takdirle bahsederdi. Meğer Fahim Bey her sabah gözlüklerini takarak, gazetelerini okumaya başladığı zaman memleket ve hatta dünya işlerinin haberleriyle kendi şahsi işleri gibi alakadar olur, kendine sorulabilecek ve cevap vermeye mecbur olabileceği bir hesabı tutarcasına bir itinayla her gün bir Türkçe İstanbul, bir de Fransızca Paris gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itina ile saklarmış. Böylece odasında bütün geçmiş senelerin aralarında telgraf yazılan dar kağıtlar gibi bir takım işaret kağıtlarının sarktığı gazete koleksiyonları yerden itibaren adam boyunca üst üste istif edilmiş olarak dururmuş. Güya vaktin birinde kendisinin lehine düzeltilecek mühim bir takım hesapların evrakın müsbitesiymişler gibi üstlerindeki tozları almak için gezdirilen hafif tüylerden mağada bunlara hiç kimse elini süremezmiş. Şunu da hatırlamalı ki vaka o zamanlarda herkesin gazetelere adeta imanı vardı. Onların her dediğine itibar edilirdi. Gazete yazıyor demek resmen ilan olunur demek gibi mühim bir sözdü. Yaşadığımız zamanlar tam manasıyla bulanık ve karışıktır. Geçmiş zamanlarda insanları saran tehlikeler başka cinsen olmakla beraber elbette daha az değildi. Ancak insanların rahatını koruyan bir hal vardı ki o da malumat almak zorluğuydu. Biz her gün gazeteler yüzünden hem doğruluğu hem cinsi meşkuk birçok şeyler duyup öğreniyoruz. Herkes bildiğini sandığı ve düşündüğünü iddia ettiği şeyleri yazmak serbestisine sahiptir. Dünya şuursuzluğu ve kabalığı her gün duyulmak arzusunda ısrar ediyor. Dünya haberleri kanlı bir sel gibi durmadan akıyor. Her gün sabah akşam birer saatimizi alan gazeteler dikkat edilse bir izdivaç veya doğum hadisesi gibi o da yarın gene felaket hav havadisleri sütununa geçecek vakalar hazırlaması tabi olan bir iki iyi habere mukabil her gün nice kaza ve bela haberleri verir. Dünyanın bütün dertleri bu yerli ve yabancı gazetelerin dahili ve harici sütunlarında gündelik geçit resimleri yaparlarmış. Beğen beğendiğini al gibi felaketlerin her nevi tabi içtimai ve siyasi afetler kazalar ölümler muharebeler karada suda ve havada zira ilk balonlar uçmaya ve düşmeye başlamışlardı geçen bütün felaketler ve bunların katmerlileri insanı öldürmeden çıldırtmak ister gibi birbiri üstüne gelenleri zira böyle her felaketin hatıra, geti hatıra getirilebileceği daha müthiş ve daha beter bir bela vardır ancak birkaç satırla hülasa edilmiş, sanki uslanmış ve sükun bulmuş bir halde bu gazetelerin dar sütunları içine sıralanmış ve Saffet Hanım'ın daracık sihline girecek kadar ufalmış, onun ellerini uzatıp lezzetle ısıtarak sigarasını içtiği bu mangal başına kadar gelirlermiş. Öyle ki Saffet Hanım'ın sigarasının incecik dumanları bütün bu uzak ve yakın yangınların küçülmüş ve havalanmış dumanlarını tansir eder gibi olunmuş. Gazetesini mütevekkil bir ruhla süzen Safet Hanımsa, dünyayı dolduran bunca belayı lüzumundan cidden fazla bulmuş da gazeteciler mübalağacıdırlar. Sözlerine pek inan olmaz der gibi sünen sigarasıyla bir yenisini yakmakta tereddüt ettiği sırada bütün bu afet ve felaketlerin tanıdığı komşu evlerinde hiçbir mevkileri olmadığını düşünür ve onların böyle rüzgarlarını savurarak kendi evinin içini yerinden oynatmalarına razı olamazmış. Böylece bunların hepsini kabul etmek istemez, bir sürüsünü menşe itibariyle pek uzak ve milliyet itibariyle pek yabancı bularak, ya bus bütün bertaraf etmek yahut bu umumi felaketten ancak kendine düşeceğini hesap ettiği küçücük bir payı kabul etmek istermiş ve tamamen alakalanmak ve müteessir olmak içinse vakanın hayalle karışık hayatlarını o kadar iyi bildiği İstanbul mahallelerinden birinde geçmiş olmasını, hadisenin ya malum olan küçüklere yahut da Said Paşa ve Kamil Paşa gibi saçları sakalları devlet değirmeninde ağarmış olan büyüklere ait olmasını Fezeya'nın ya Alibey köyüne varmak için nasıl olup da Sarıyer'in arkasından geçtiğine her zaman şaştığı kağıthane deresi yahut Bursa Ovası'nı sulayarak ihya edeceğini her gün duyduğu Nülüfer deresi gibi malum bir dereninki olmasını Ölen'in Üstad Ekrem yahut Tefik Fikret gibi şiirleri ve isimleri maruf bir şair olmasını, kazanın da idare-i mahsusa, şirketi hayriye veya halici del vapurları gibi vücutlarını tanıdığı ve fil hakika bir takım kazalara gebe olduklarını görür gibi olduğu vapurların başına gelmiş olmasını beklermiş. Bu da ekseriyetimizin gazeteleri ne kadar sudan okuduğumuza bir delildir. Ve onlarla her gün kaybettiğimiz zamanlara ne kadar yazık olduğunu ispat eder. Çünkü hakikati anlamanın ve duymanın muhtelif tarzları vardır. Aklımıza varmış bir haber ruhumuza ermiş sayılmaz. Rüyada bazı gördüğümüz nahur şeylere inanırız. Fakat daha derinliğimizde, hiç çalkalanmamış bir tabakamızda, hiç bozulmamış bir emniyet, üzülme, bu sıkıntı daha fazla sürerse sen de uyanıverirsin diye bizi rüya görmekte olduğumuzu temin eder. Safvet Hanım da gazete havadislerini böyle ruhuna değdirmeden bir rüya görür gibi duyarmış. Çünkü her haberin ya ruhumuza giden gizli yolları kendiliğinden bulması veyahut her habbinin bir kupe olduğunu gösteren bir sanatkar tarafından 24 saatlik günlere değil haydi asırları dahilere bırakalım fakat hiç olmazsa bir senelere, bir çeyrek asra olsun hitap etmesini bilen bir mütefekkir tarafından söylenilmesi lazım gelir. Fahim Bey'in o zamanlar yarı memnu olduğu için gizlice tedarik ettiği o yatak çarşafı büyüklüğündeki herkesin Tan diye andığı ve kendisininse Le dediği kocaman gazeteyi her gün ve her gece okumakla sanki daha yok mu der gibi doymayan ve kendini dünya şehrinin hakiki bir şehirlisi bilen Fahim Bey'inse bu cahilane bulduğu kayıtsızlık adeta hamiyetine dokunur. O, bu sözler karşısında itiraz eder, coşar, bütün vukuatı teşrih ve tefsir etmeye başlayarak her vakanın ehemmiyetini anlatır, işlerin yolunda gitmemesinin sebeplerini söyler ve en uzakta geçmiş şeylerin bile yanan bina ister Paris'teki Bazar de la Charité yahut Comédie Française olsun, ister da İntifahı ve yer sarsıntısıyla harap olan Ada Martinique, ve ister bir buz kütlesine çarparak batan vapur titanik olsun, taşan nehir, ister Mississippi ve çekilen nazır ister Sinyor Crispy olsun, bir kamyon altında ezilen baş ister radyum kerşifi Monsieur Curie'nin kıymetli kafası, vaiz ve nasihat eden zat ister Canterbury başbiskoposu olsun, bütün hadiselerin içlerinden nasıl birbirleriyle alakalı ve derinden nasıl birbirlerine bağlı olduklarını izah edermiş. Böylece bu küçük evde bütün dünya haberlerine agah olarak adeta kainatın hayatına iştirak eder gibi olunmuş. Fahim Bey'in tekmil bu cihan işleri hakkındaki hülasalarını dinlemek anlayanlar için hakiki bir zevkmiş. Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş. Evvelinden haber verdiği vakalar nice defalar sonradan tahakkuk ederek kendisinin adeta kehanetine şehadet etmişler. Eski zamanda olsaymış ona keramet sahibi denilebilecekmiş. Esasen dünya afetlerinden böyle daima haber alarak yaşamanın felsefi olan büyük kârı da bütün bu felaketlerle kendi başımıza gelen küçük sıkıntıları mukayese ederek halimizdeki nispi selamette müteselli olmakmış. Fahim Bey'e göre insan kendi talihinden memnun olmak için bu gazetelerde zikredilen vukuatı her gün okumalıymış. Öyle ki bu karı koca Mangallarının başında sayısız faciaları böyle uzaktan tahlil ederlerken kendilerini bunlardan musun bulmanın saadetine ererlermiş. Fil hakika bütün bu haberler ve tefsirlerle dünyanın sallanan ve yanan maddiyat ve maniyatı karşısında bu yoksul İstanbul evinin sukünu bir bakımdan pek kıymetli gözükürmüş. Dışarıda rüzgarlar eser, fırtınalar hüküm sürerken duvarları, camları ve kapıları sağlam, ve içindeki insan muhabbeti tamam bir odada ışıldayan, ateş ve mışıldayan sükun kalplere daha çoğalmış bir zevk verilmiş. Fakat bir yaştan sonra babalar sustu mu, oğullar onlara cevap vermek ihtiyacını duyarlar. Sada'dan sonra aksi sada başlar ve çok kere bu, sada'nın aksi nedir? Ben de o yaşta kainatın hikmetini kendimi büyüklerden ziyade yakın duyardım. Babamın bu cümlelerini işitince onları tashih etmeye koyulurdum. Onun bu müsait muhakemesine iştirak etmiyordum. Bence bu, kendini değil de başkalarını düşünmek halis bir düşünceye benzemiyordu. Başkalarının feraketlerine tahammül kuvvetimiz maşallah harikuladedir. Bu başkalarını düşünüş neticede bir hotkanma dönmüyor muydu? Belki hatta hiç şüphesiz, Dünya fırtınalarının rüzgarları ve sayıkaları bu tahtadan yapılmış küçük evi hiç sarsmıyor, yakmıyordu. Belki, hatta hiç şüphesiz, kışın dereleri dondurduğu haberleri geldikçe, Saffet Hanım ellerini mangalın ateşinde daha zevkle ısıtıyordu. Kuraklık havadislerinden sonra Saffet Hanım, İstanbul'un iyi sularını daha tatlı buluyordu. Hatta rivayetler, mutat olduğu üzere gittikçe fenalaşan ve Fahim Bey, ''Felaket hanım, her zamankinden daha büyük felaket.'' diye sayıklaya dursun, bütün bu kıtlık hikayelerinden sonra ona da her zaman sevdiği peynirleri belki hatta hiç şüphesiz daha lezzetli geliyordu. Ben böyle başkalarının acılarını bilmekten çıkan hiçbir teselliyi kabul etmiyorum. Hatta bence bilekiz başkalarının memnuniyetleriyle sevinmek biraz saf dilane olacak ama elbette bundan iyiydi. Başkalarına saadetin manzarasını gösterebilmek belki cemiyete yapılacak bir lütuf yerine geçebilir. Zira bu bir nevi ders sayılır. Misut olmanın mümkün olduğunu gösterir ve başkasının bu saadetinden memnun olmakta evet belki biraz saf dilane olacak ama herhalde cemiyetin muhtelif felaketleriyle müteselli olmaktan evladır. Ben emindim ki Fahim Bey ile Saffet Hanım sevmediklerini, sinirlerine dokunduğunu sonradan duymuş olduğum biri bir parça marsık ve öteki bir parça peynir kokusu duysalar, buna bütün bu haberlerden daha çok müteessir olacaklar ve derhal derin bir ciddiyet ve samimiyetle daha ziyade şikayete başlayacaklardı. Çünkü bunların ilki, başkalarının hayatı hakkında ancak başlarına değen bir haber, diğeri ise bütün vücutlarını ruhlarına kadar müteessir eden bir hakikat, yaşadıkları hayatın bizzat kendisiydi ve onlar burada, Afaki bir hayat telakisinden yaşadıkları hayatın aslına geçmiş oluyorlardı. İşte böylece evvel zaman içinde, yani söz söylemeye imkanımız ve söz dinlemeye vaktimiz olan günler ve gecelerde, Fahim Bey'in mektep ve gençlik arkadaşı olan babam, gerek beni onunla görüştürmüş olduğu ilk akşam, gerek sonraları daha nice kereler, başka rakı kadehleri içer ve başka enfiye tutamları çekerken daha başka hikayeler de anlatarak, Yavaş yavaş bana kendi kanaatinde yaşayan Fahim Bey'in resmini çizmişti. Öyle ki ilk önceleri ben de Fahim Bey'i babamın onu süsleyen ve hususileştiren bu sözlerinin perdeleri ve sisleri arkasından görmeye alışmıştım. 6. Saatler Çamlıca'daki eniştem Fahim Bey'i, Hare Misaffet Hanım'ı da halam tanıyorlar ve onlar bu ailenin hususiyetleri hakkında daha başka tavsilat veriyorlardı. Halam Saffet Hanım'ı çok saffetli bir kadın diye severdi. Arada bir evine giderek kendisiyle uzun uzun görüşürdü. Ancak bir ev olunca onda serzeniş ve nizada tabibüs bütün eksik olmazmış. Fahim Bey bazen Saffet Hanım'ın sevgili mangalına, hanım yine kömür kokuyor diye itiraz edermiş. Saffet Hanım da Fahim Bey'in bilhassa sevdiği bazı alafranga peynirlerin kokularından huylanır, onların bulunduğu dolaptan uzaklara kaçarmış bu gavur peyniri kokuları için halama, vallahi hemşire, bu kokuları alınca bana içim çürümüş, dünya ekşiyerek kokmuş gibi geliyor da tahammül edemiyorum, dermiş. Mangalına kocasının böyle itiraz ettiğini duyunca, Saffet Hanım ateşlenir, Bey, bey, bu evde asıl kokan senin peynirlerin, vallahi bu kokmuş şeyleri nasıl yiyorsun şaşırıyorum, diye cevap verirmiş. O zaman Fahim Bey de, onları sen yemiyorsun ama alem yiyor hanım, ''Sen asıl şu mangalındaki marsıklara bak, vallahi bir gün zehirleneceksin, bizi de zehirleyeceksin.'' dermiş. Ve gazetelerin eskiden beri yazmış olduğu bütün mangal kömürü yüzünden zehirlenip ölme hadiselerini ta senelerden beri geçmiş olanlarından başlayarak birer birer sayarmış. Ve o zaman Saffet Hanım da içini çeker, ''Acaba gazetelerindeki işaretler böyle şeyler için mi?'' diye düşünmeye dalarmış. Evet, Saffet Hanım'ın da ne yapsın, kadınlık hali, bazı sinirli günleri olur, onun da evden ne gelir her zaman günü gününe uymazmış ve böyle vakitlerinde o büyük ve asılı saatlerin işlemesini uzak hülyalarının tat bir takım vahitlerle mırıldanışları gibi duyacağı yerde beynine vurulan çekiç ve tokmak darbeleri gibi duyarmış. Saffet bazı günler ekseriyetle o kadar hoşuna giden bu evinden yaşayacağı zamanın en çoğunu içinde geçirdiği bu küçük evde hiç değişmeden geçen saatlerden, hiç değiştirilemeden gittikçe eskiyen eşyalardan, dünyanın hiçbir zaman dinmeyen, hep dinmeden bir sel gibi akan felaketlerinden, onları tespit eden ve kocasının odasında üst üste insan boyuna yığılan gazete koleksiyonlarından, bu yoksul hayatı yaldızlayan ve hep yarına kalan biraz zengin olmak hülyasından, bu kokan alafranga peynirlerden, Hülasa hiçbir vakit gönlünün istediği bir zamana vasıl olmadan hangi mevsimde açılırsa açılsın ve ha güneş ha ay ziyasıyla aydınlansın hep fani olan saatlerin birer birer ve tatsızca geçtiklerine haber veren saatlerden evet bazı günler Zaffet Hanım artık büyük bir yorgunluk ve bıkkınlık duyarmış. O zaman başka günler ayar edip kurmaya o kadar itina ettiği bütün saatlerini o sofadaki kuyruklu saati o duvarda asılı çalar saatleri, o aynanın önündeki münebihli saati ve hatta çok kere hırkasının üst mendil cebinde duran mineli, kıymetli, hususi saatini güya onlara bir ceza vermek ve onlardan intikam almak ister gibi kurmaz, onları durmuş oldukları meyus bir saniyede bırakırmış ve zamanlar göze görünmez bir suratle gene geçer fakat nefesleri bu durmuş saatleri işletemezmiş. Safet Hanım'ın neşesinin yerinde olup olmadığı bu kah sallanarak safalı seslerle işleyen, kah somurtarak sükütle duran saatlerden belli olurmuş. Fakat Saffet Hanım'ın komşuları ve ahbapları olan bütün hanımlar, onun bu saatlere verdiği ehemmiyeti fazla ve gülünç bulurlarmış. Zira bir nevi ebediyet içinde yaşadıklarını duyanlara, fani günün geçici saatleriyle bu kadar meşgul olmak cidden abes görünebilir. Diğer taraftan birbiriyle daima iyi geçinen bu karı koca, arada bir ancak bu meseleden dolayı hafif tertip bozuşurlar, birbirlerine bir iki saat kadar kırgın ve kızgın kalırlarmış. Her işini vaktinde görmeye ve her sabah işine vaktinde yetişmeye pek meraklı olan Fahim Bey, bir gün mesela ''Hanım, yine saatleri kurmamışsın.'' diye şikayet edermiş. ''Bak bir buçuk olmuş.'' Safet Hanımsa, ''Hayır, daha saat bir.'' diye iddia edermiş. Kavga bir müddet devam eder, ikisi de kendi saatlerinin doğruluğunda ısrar ederlermiş. Fakat ikisi de birbirlerine o kadar inanırlar, her biri ötekinin sözünün doğru olacağında o kadar şüphe etmezlermiş ki, sonra ikisi de birbirinden gizlice saatlerini biri çeyrek geçeye ayar ederlermiş. İşte bu yüzdendir ki, ha bütün dursunlar, ha işleye dursunlar, bu evdeki saatlerin doğruluğuna pek de inan olmazmış. Evet, herkesçe deli diye anılan Çamlıca'daki enişteme tahammül etmek sabrını gösteren halam, bazen de ''Hiç Fahim Bey gibi delişmen bir adamla beraber yaşamak kolay olur mu?'' derdi. Ve Hanım Hanım'da gördüğü bazı garip huyları kocasının tesirine hamlederdi. Onun küçük, süslü, münebihli bir orta saati varmış. ''Lakırdıya dalıyorum da geç kalıyorum'' diye herkes gibi cebindeki sessiz saatiyle iktifa etmeyerek misafirliğe gidince, onu kurar, beraber götürür ve bu saat çalınca lakırdısını keser, kalkar, evine dönermiş. Bir gün görüşmeye halama gelmiş. Orta masasının üstüne bir eski gazete parçasına sarılı, ufak, tümsekçe bir paket bırakmış. Buna tabii kimse ehemmiyet vermemiş. Fakat herkes tatlı tatlı konuşurken odanın içinde birdenbire bir kızılca kıyamet kopmasın mı? Zavallı halamın yüreği yerinden oynamış. Meğer bu, Saffet Hanım'ın kurulu getirdiği münebihli saatiymiş. Onu duyunca Saffet Hanım bir şey olmamış gibi kalkmış. Vakit gelmiş hemşire diye paketini eline almış. Çıkıp gitmiş. Halamın Saffet Hanım hakkında anlattığı şeyler bütün bir muhabbet cilasıyla parlardı. Fakat Fahim Bey'e hiç tahammül edemeyen Çamlıca'daki eniştem bu ailenin hususiyetleri hakkında en ağır ithamlarda bulunmaktan çekinmezdi. Eniştem Fahim Bey'in bütün adet ve tabiatlerini tezyif ediyordu. Kendisi deli gibi tanınmışken ona, delinin biri, diyordu. Kendisi etrafına hep bir allame tesiri yapmak isterken, onun için malumat paralamadan konuşamaz, el fünunu cünun, diyordu. Kendisi Arabistan'dan getirdiği şanjan renkli bir takım ipekler, camfesler ve kumaşlarla giyinirken, onun esfaplarını fazla alıfranga bularak, Zübbeli kıyafetinden belli, diyordu. Kendisi türlü türlü birçok yemeklere pek ziyade düşkünken, onun sadece kokulu bir takım peynirleri sevmesini, gizli ve günah bazı temayüllere, maksatlara atfediyordu. Kendisinin en hatır ve hayale gelmez hizmetçilerle birçok münasebetsiz münasebetleri duyulduğu ve bunlar ikide bir zavallı halamı çileden çıkardığı halde, onun her akşam Fransızca gazeteleri okumak bahanesiyle Beyoğlu'ndaki Gambrinus birahanesine gitmekteki maksadının orada hizmet eden bir kızı kur yapmak olduğunu söylüyordu. Onun bu münafereti bu iki adamdan birinin şark kültüründen hiç ayrılmamış, ötekinin ise garp kültürüne bağlanmış olmalarına atfedilebilirdi. Fil hakika çocukluğumda ve ilk gençliğimde gördüğüm bütün evler Mahalleler, mesireler ve buralarda rast geldiğim çocuk, kadın ve erkek bütün insanlar benim daima bir salıncağın verdiği lezzetle birinden ötekine gidip gelmeye alışık olduğum şark ve garp alemlerinden birinde kendiliklerinden birer yer alırlardı. Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş Hacı Eniştem ve Çamlıca'daki Yeşil Köşkü şarkın garpten en uzak olan bir köşesinde kalıyorlar. Fahim Bey ise şarklı birçok adetlerine rağmen bu iki dünyayı birbirinden daima ayıran hudutların ötesinde garip bir tesir yapacak bir mevkide kalıyordu. Bunun için ben de bu anlaşmazlıklarını uzun müddet bu sebebe, bu terbiye farklarına hamletmiştim. Ekseriyetle hep şahsi hesaplarda gizlenen bu sebepleri nafile yere böyle yükseklerde ararız. Hayattaki bunca tecrübelerimiz çok kere, en doğru teşhis olan en adi teşhisi koymamıza kâfi gelmiyor ve işte bunun içindir ki hemen daima göstermiş olduğumuz saffete sonradan acımaya mahkum oluruz. Nasıl ki bunu kendisi hiçbir zaman itiraf etmemiş olduğu halde çamlıcadaki eniştemin de Fahim Bey'e karşı münaferetinin mahrem sebebi ve hiç durmadan taşıyan kieninin menbağı büsbütün şahsiydi. Evvelce defterdar, sonra mutasarrıf, nihayet vali olan Hemen her gittiği yerde bazen rüşvet almak, bazen ihtilas etmekle itham edilen eniştemin, bu yüzden bir hayli serbest biriktirmiş olduğu rivayet edilirdi. Halbuki bizim yabancıların hiç duymamalarını istediğimiz şeyleri onlar çok kere mübalağa bilirler ve onların hakkımızda yanılmaları bizim istediğimiz noksandan değil ancak bunun aksine bir fazladan ileri gelir. Eniştem kendisine atfedilen bu şeylerin mikyas ve miktarı yanlış fakat esası doğru olduğunu ve aleyhinde söyleyenlerin ancak hesaplardaki mübalağadan dolayı hataya düştüklerini herkesten iyi bilmesi lazım gelirdi. Fakat Fahim Bey'in bir mecliste kendisinden güya muhtelis diye bahsetmemiş olmasını bir türlü hazmedemiyordu ve onun bu günahını artık ömrünün sonuna kadar affetmeyecekti. Çamlıca'daki eniştem Fahim Bey'in bu hareketini babama karşıda bir ihanet diye telakki ederdi. Ve babamla eniştemin aralarında Fahim Bey yüzünden için için münakaşalar hiç eksik olmazdı. Gayet bunaltıcı bir Temmuz günü babam, ben ve dışı beyaz, içi yeşil ipek şemsiyesiyle eniştem, köprünün üstünden, sanki kapısı açık bir fırının önünden geçiyor gibi yana terliğe geçiyorduk. Yeryüzüne güneşten ışık değil de ateş dökülmüş gibi, güya yalnız insanlar değil, hava, ve her şey yanıyor, sanki yalnız insanlar değil, bacalar, dumanlar ve sesler bile terliyor, camilerin kurşunlarını bile eritiyor gibiydi. Uzaktan Fahim Bey görününce eniştem, neyse Fahim Bey sökün etti. Memuldür ki adeti ve çile gelir, bir soğukluk yapar, dedi ve bize sözünün beğenilmesini bekleyen müşfik bir tebessümle baktı. Babamsa, ''A birader, soğukluk istiyorsanız neye başkasından beklersiniz?'' İnsan kendi işini kendi yapmalı diye ters bir cevap vermişti. Çamlıca'daki eniştemin Fahim Bey'e karşı insafsızlığının derecesini sonraları kaç kere görmüştüm. Öyle ki o artık bu kinle, bu zavallı evin her şeyine, hatta Saffet Hanım'ın elleriyle kurulan bütün saatlerine işleseler de işlemeseler de toptan itiraz ediyor ve esasen içinde namaz kılınmayan bir evin saatlerine itimat etmek caiz değildir diyordu. Zira herkes gizlice hıyanet ettiği bir ahlaka hürmetini başkalarına ithamla ispat etmek ister. Belki samimi, belki mürahi bir taassupla eniştem, Fahim Bey'in bütün hareketlerini kusurlu bulur ve tenkit ederdi. Ama velveleli bir öfke içinde, ona karşı sert bir yüzlere serdettiği ettiği en büyük itham, onun bir münkir, bir kafir olmasıydı. 7. Ukala'nın dedikleri Bu, her şeyin ciddiye alındığı, biraz bilgi ve bir hali malumatlı geçinildiği ve biraz malumat fürüşlüğün da insana muhitinde bir alim şöhreti temin ettiği zamanlardı. Bir neslin nasıl konuştuğu tamamıyla tespit olunabilse, kıymet ve ehemmiyet verdiği sözlerin, sevdiği ve beğendiği üslubun diğer nesillere ne kadar tatsız ve manasız görünmeye mahkum olduğuna şaşılır. Fahim Bey'in malumatından memnun ve hakkından emin insanların tok sesiyle söylediği bazı cümlelerini hatırlıyorum babamın ona dair sözü kuru iddia değildi. Sonraları buna ben de şahit olmuştum. Fahim Bey, müsahabelere esnasında ilmi üstünlüğünü yanındakilere her zaman ispat eder ve malumatı bu asırların gözlerine çarpardı. Söyleyenin lüzumundan fazla bir kıymet verdiği sesinden belli olan bu basit sözlerin o zaman yaptığı tesiri görüyordum. Bu sözler ona adeta her şeyi bilen bir hezarfen şöhreti temin etmişti. Onu dinleyenler, o her dereden su getirir ama sözleri sudan sayılmaz derlerdi. Fayın Bey her şeyin müşkülatını gören ve her şeyin kıymetini sezen bir adam tesiri yapardı. Bir insan ömrüne nasip olan zamanın kısalığı, öğrenilecek ilmin güç ve yavaş istihsal olunur bir mahsul olması, kitap okumanın bize layıkıyla takdir edilemeyen değeri, insanlardaki kitabi malumatın hudut ve ebabı hakkında derdi ki, bir insanın fikri rüştüne 20 yaşında erdiği kabul edilse ve bu adam 20 yaşından itibaren cehd ve sebat etse de her 15 günde bir kitap okuyup bitirse ki bunu hiç azımsamamalıdır zira malum ya herkesin işi, derdi yahut eğlencesi arasında kitap okumaya tahsis edebileceği zaman bir tabi mahduttur kitapların hepsi de şiir, hikaye ve roman gibi eserler değildir hoş bunların iyileri bile İyice anlaşılmak için öyle kolay kolay okunup geçilmez ya neyse. Mesela büyük bir şairin divanı eşarını iyice anlayarak okuyup hatmetmek için bir ömür lazım gelebilir, o da başka. Lakin asıl okunacak olan ilmi, felsefi, tarihi eserlerin çoğu büyük adıdır. 15 günde bile bitirilemez. Ancak bu adam azmini gevşetmese, yaz-kış demese, hele hiç hasta olmasa, hiç seyahat etmese, tatil nedir bilmese, hülahsa hiçbir mani çıkmasa da nadir görülür bir sadakatle mütalasına bu minval üzere devam edebilse, ideli ufaklı, üst üste 15 günde bir kitap, ayda iki kitap, senede 24 kitap hatmetse, böyle arka arkaya tam 40 sene okumakta devam edip, kendisi de 60 yaşını ikmal ettikten sonra bu 40. mütala senesinin sonunda kaç kitap okumuş olur bilir misiniz? Bin tane bile değil. Ancak 960 kitap. Hakikaten şaşılacak kadar çok okuyanlar, dünyayı okumak ve yazmak için gelmiş olan halis meraklılar, ilim ve yazı adamlarıdır. Yoksa kütüphanelerine yalnız sahifelerini kestikleri kitapları dolduran gösteriş meraklıları ile binlerce kitap okumuş olduklarını söyleyen cahiller, bertaraf, mutedil bir okuma tarzı ile vasati bir ömür içinde okunulan kitapların adedi bine varmaz. 960 tanesi okursak yine bize ne mutlu. Bu da herkese nasip olur nimet değildir. Esasen çok kere nice dostlarımızın zengin kütüphanelerindeki sırayla dizilmiş yaldızlı ciddi kitaplarını görünce ''Sahi bunların hepsini okudunuz mu?'' diyeceğimiz gelir. Ve onlar ''Evet'' deseler bile ''Bizim yine ne yazık zira ne kadar az istifade etmişsiniz'' diyeceğimiz gelir. Victor Hugo, yalnız Paris'teki milli kütüphanede bulunan ve yalnız tarihe dair olan eserleri, günde 14 saatini okumaya ayırabilen bir adamın okuyabilmesi için dahi 800 sene lazım geleceğinin hesap edilmiş olduğunu yazıyor. Victor Hugo'nun bunu yazdığı zamandan bugüne kadarki farkı da hesap ederseniz, en aşağıdan 1000 seneden fazla lazım gelecek demektir. Oyuncularımız bezik, poker, bridge gibi o zaman Alafranga sayılan oyunların bazı kaidelerini Fahim Bey'den sorarlar, aralarındaki ihtilaflar için onu hakem addederler. Politikacılarımız onun düeli muazzama hükümdarlarının, başvekillerinin, hariciye nazırlarının ve Türkiye sefirlerinin isimlerini ezberden bilmesine gıpta ederler. Teceddüt perverlerimiz Avrupa'yı nasıl taklid ile mütehassıslardan ne biçim istifade olunması lazım geldiği hakkında onun fikirlerine iştirak ederlerdi. Musiki işin onun keman çalışını beğenmezlerdi ama musikinin felsefesi hakkında izahatına meftun ve hayran olurlar ve kendilerinin adeta tabi olarak yaptıkları bir şeyin yani çalgı çalmanın onun sayesinde öğrendikleri harikulade ehemmiyetinden bir iftihar duyarak kendilerine bu hissi telkin etmiş olduğu için ona müteşekkir kalırlardı. Lisancılarımız sözlerine alaka duyarlardı. O mesela... Beni pek kızdıran bir yanlış varsa o da kuduz illeti mukabilinde daül kelp demekti. Güya kuduz köpek hastalığı demekmiş. Yahut yalnız köpekten geçer bir hastalık demekmiş gibi. Halbuki kediden geçen kuduz mesela daha tehlikelidir. Kelimenin aslı daül keleptir derdi. İçtikakçılarımız kelimenin nasıl mana doğurduğuna bir misal olmak üzere söylediği fıkrayı dinlerlerdi. İtalya'da Napoli şehrinin yanında Mori adlı güzel bir köy vardır derdi. İtalyanlar Napoli'yi ziyaret edenlerin gidip bu köyü de görmelerini isteyerek Napoli ile Mori'yi görmeli derlermiş. İşte bu ismi Fransız kulakları bir R harfi ilavesiyle kendilerinin Morih kelimesi gibi duyarak «Vo anaple et Mori» diye bir darbu mesel icat etmişlerdir ki Napoli'yi görmeli ve ölmeli manasına gelen bu darbu meselin tabii hiçbir manası olamaz. Zira bütün dünyada ölmeden görülmek için neden Napoli'yi intihap etmeli? Bizim İstanbul mesela bu şehirden elbette kat kat daha güzeldir. Halbuki İstanbul'u görmek ve ölmek demek kimsenin hatırına gelmemiştir. Görülüyor ki burada mana kelimenin iltibasından doğuyor. Hatırda kalan ekser cümleler ifade ettikleri manayı kafiye, Seci hatırı için, bazen de sadece ahenk için ifade ederler. Böyle sümmet tedarik icat edilmiş, yanlış fakat ahenkli bir cümle insan hafızasında yer etti mi artık bir hakikatin ifadesi zannolunur. Napoli civarında Mori köyünün bulunması, Napoli'nin şöhretine bütün güzelliğinden daha fazla yaramış ve bu yanlış cümle de Napoli'ye beynel milal bir lisan olan Fransızca sayesinde dünya güzeli bir şehir olmak şöhretini kazandırmıştır. Daha garibi, zavallı köy, bu hizmeti ifa ederken kendisi ortadan silinmiştir. Zira dikkat edin ki Fransızca cümlede mori tamamiyle ihmal ve inkar edilmiş oluyor. Edebiyatçılarımız zaten onun, mesela ölüm yerine Habı ebedi gibi bir tabiriyle edebi zevkinin küşayişini ve kendileriyle müşareketini duymuşlarken, bir de kendine mahsus edası ile son bir tesir darbesi yaparak hülasa birader. Abdülhak Hamid'in daha tabolunmamış bir eserinde söylemiş olduğu gibi ''Bir büyük hiç, hiçi bir payan'' dedi mi kendi üzerlerindeki tesirini dübala etmiş olurdu. Fahim Bey yine mesela Feylesof Rıza Tevfik imzası hakkında ''Sofos akıllı, hakim demektir'' derdi. Muhtelif mektepler ve mezhepler bu kelimeyi kendilerine göre tefsir etmişlerdi. Fakat bir adamın kendi kendine akıllı demesinden ala delilik nişanesi olur mu? İşte bu itibarla Pythagor tevazu için kendisine sofos dememiş fakat muhip manasına gelen filos kelimesinin ilavesiyle muhibbi hakim manasına olmak üzere filosofos demişti. Bizim filozof da bu iddiada bulunabilirse de bu mazeret merduttur. Zira artık o kelimede bu mana kalmamış ve filosofos kelimesi sadece sofos manasını vermekte bulunmuştur. Milattan beri geçen 1900 sene zarfında daha 1 milyar dakika geçmemiş olduğunu söylediği zaman bir taşla birkaç kuş vurmuş olurdu. Tarih şinaslarımız bu uzun zamanın bu kadar dakika ihtiva edemeyişine hayret ederler, hesapçılarımız rakam, adet denilen şeyin ehemmiyet ve azametini ispat eden bir müşahedesinden dolayı onu takdir ederler, maliyecilerimiz de, para denilen ve bizden kıymetinin ile takdir edilemediğini söyledikleri şeyin ehemmiyetini telmih eden bu cümleyi tasvip ederler ve Fahim Bey sözünü halbuki dünyanın yaşına nispetle 1900 sene nedir, 1900 dakika bile değil diye bitirince filozoflarımız da onu ne doğru diye tahsin ederlerdi. Yine tarih şınaslarımızın alakalanacakları bir bahis olarak Fahim Bey mesela Rumeline bizim sal ile geçmiş olduğumuzun bir masaldan ibaret olduğunu söylerdi. Evet, vaka Süleyman dedenin yahut mevlid sahibi Süleyman Çelebi'nin büyük babası, Şeyh Mahmut Efendi'nin meşhuz manzumesi vardı. Velayet gösterip halka suya seccade salmışsın. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın. Ama böyle kerameti ben de gösteririm derdi. Çünkü biz denize o tarihten 40 sene evvel varmıştık ve karşı yakaya geçmek için sala ihtiyacımız yoktu. Zira 40 yıldan beridir ki kadırgalarımız, kalyonlarımız, kayıklarımız vardı. Bu ancak bir şiirdir. Bunları duyan ve yaşadıkları hayatın mana ve gayesi pek de anlaşılmayan bir şiir olduğunu bilmeyen ilim meraklılarının hepsi de onun ilmini kendilerininkinden üstün buluyorlardı. O böylece hususi edasıyla başını sallayarak Yalnız bir filosofos değil, hakiki bir sofos gibi ağır ağırbaşlı, mütefennin ve mantıki olmakla iyi bir tesir icra ettiğini her zaman görüyordum. Malumatından memnun ve hakkında emin insanların tok sesiyle söylediği bu gibi cümlelerin ahengini de kulaklarımda hala duyuyorum. 8. Teşebbüs-i şahsi aleminde Bu meşrutiyetin ikinci ilaniyle başlamış bir teşebbüs-i şahsi modasının devam ettiği, o vakte kadar devlet kapısına bağlanıp bir maaşla geçinmeyi dileyen birçoklarının bu havaya uydukları ve artık refahlarını devlet kapılarının dışında aramaya heves ettikleri zamanlardı. Halbuki Fahim Bey, daha ne kadar önce, ta meşrutiyetin ikinci ilanından evvel, bir nevi kahraman gibi meydana çıkarak bu teşebbüs-i şahsi alemine ilk girmek isteyenlerden biri olmuştu. Onun hayatının ehemmiyetli bir hadisesini teşkil eden, bu ikinci defa Londra'ya gidişinin hatırası, babamda canlı olarak kalmıştı. Fayim Bey, Londra'da sefaret katibi bulunduğu zamanlarda tanıştığı, maliye muhitinde nüfus sahibi bir zatın kıymetli tavsiyesini teminle, bir İngiliz mali müessesesine mühim bir iş teklifinde bulunmuş. Günün birinde de gelip projesini anlatmak üzere davet edilmiş. Bu davete alınca Fahim Bey değiştiğine kanaat getirerek gayet heyecanlı günler geçirmeye başlamış. Programı şu olmuş. Bütün dostlarının himayeleriyle Londra'ya gidiş iznini koparmak, seyahat masraflarını tedarik etmek, İstanbul'dan Orient Express ile Paris'e tekrar Chimendifer'le ve sonra Vapur'la nihayet Londra'ya randevusundan bir gün evvel varmak. Bu yolda her şeyi düşünmüş, her şeyi hesap etmiş. Ancak işte aksi gibi hep hatır ve hayale gelmeyen birer kaçar saatlik teyhürlerle tam bir gün kaybolunmuş. maş Denizi'nin meşhur fırtınalarından birine de tutulduktan sonra nihayet Londra'ya varınca randevusuna bir gün yerine ancak bir saat evvel muvasalat edebildiğini görmüş. Ve Fahim Bey yine de oh kurtuldum demek üzereyken her işi bir aksi tesadüf olan bu günde hiç akla gelmeyen bir vaziyet hasıl olmuş. Her zaman hazır odası bulunan Hyde Park Otelinde o sabah tek bir boş oda bulunmamasına ne dersiniz? Kendisine ancak akşam bir oda verilebileceğini bildirmişler. Fayıın Bey aklını kaçıracak gibi olmuş. Bir başka otel arasın ama derhal bulunmazsa ve hele kaybedilecek zaman yüzünden ya tıraşı olma ve temizlenmeye vakit kalmazsa. İnsan tıraş olmadan İngilizlerin karşısına çıkamaz. Bu İngilizler tıraş olmamış bir adamla görüşmektense, onunla yapacakları işten vazgeçmeyi tercih ederler. Randevularına geç kalınmasını ise hiç affetmezler. Bu işlerin ehemmiyetini düşünerek, Fahim Bey o kadar rica ve ısrar etmiş ki, bu bildik otelde kendisine bir banyo odası vermişler. O da çabuk çabuk tıraş olmaya, çabucak gömleğini ve yakalığını değiştirmeye muvaffak olmuş. Fahim Bey telaşla giyinirken, aklına bir takım düşünceler gelirmiş. Kendisi için hayati olan bu işini, randevusunu kaçırmak ihtimali yüzünden tehlikeye koyduğu bu sırada bir nezafet ve medeniyet vazifesini yapmakta olduğunu bilmekle, eğer randevusuna yetişememesi yüzünden işe reddolulursa, kendisi yine de bir medeniyet vazifesini kahramancasına yapmış olacağından takdir edilmelidir. İnsan, hayatta bazen medeni bir vazifeyi vakti olmadığı halde dahi yapmak zorunda kalabilir. O zaman görülecek iş değil de feda edilmeyecek medeniyet icabı yerine getirilmelidir. Ne olsa insan hayatında yine başka bir fırsat bulabilir. İşte Fahim Bey böyle düşünür ve işini tehlikeye düşürmek vasına da olsa vazifesini yapmakla memnun olurmuş. Nihayet Fahim Bey o gün randevusuna tam vaktinde yetişmiş. Onun çektiği müşkülattan hiçbir haberi olmayan müessese katibi vaktinde gelmesini pek tabii bulmuş. Kendisini büyük bir nezaketle kabul ederek müessese erkanının toplantı halinde bulunduklarını projesinin ise daha evvelden görüşülmemesine karar verilmiş bulunduğunda kendisinin de izahat vermesine lüzum kalmadığını söylemiş. Öyle ki bütün bu hikayenin zaten lüzumsuz ve manasız gözüken bir randevuya vaktinde yetişebilme heyecanı içinde İstanbul'dan Londra'ya nihayet vaktinde varılıp, gelir gelmez de bütün seyahatin nafile yapılmış olduğunun aynı zamanda anlaşılmasına ve hep aksi tesadüflerle başlayarak, bu en mühimi olan sonuncu aksi tesadüfle bitmesine rağmen asıl şaşılacak ciheti şu oluyordu ki, Fahim Bey böyle birçok halecanlar geçirdiği halde işinin reddolunmasından büyük bir su kötü hayale uğrayarak ümidini kaybetmiyor ve hep aynı yerde, hep vazifesini yapmış, tecrübesini çoğaltmış, hep aynı vaziyette kendini takdir etmiş kalıyordu. Babam Fahim Bey'den bahsettiği bu senelerden nice sonra ben de, altın madenleri keşfetmek ister gibi temsil ettiği sermayeyi yüksek karlı işler arayan bir Fransız iş adamının yanında çalışıyordum ve şimdi kim bilir kaç sene geçtikten sonra Fahim Bey'in de takip ettiği, o zaman herkesin dilinde dolaşmaya başlayan mühim bir iş varmış, Bursa Ovası'nda pamuk zeriyatı işi. Babam bana bir akşam itina ettiği şeyleri söylemek için kullandığı, Üslubu ile gözlerini aça aça herhangi bir teşebbüsün sağlamlığının iki şarta bağlı olduğunu söylemişti. Evvela iş sahibinin ciddiyetine, sonra da işin ciddiyetine. Ve işte bu itibarla bana başka tekliflere ehemmiyet vermemek lazım geldiğini, fakat münasebette bulunduğum sermayedara dünyanın en ciddi adamı olan Fahim Bey'in bu mühim işini tavsiye etmeyi tenbih etti. Zira bu yalnız kar bakımından kıymetli değil, fakat memleketin hayrına namına da en evvel ileri sürülecek bir işti. Fahim Bey'i sermayedar Baron de Lorme ile görüştürmek üzere davet ettik. O sarı renkte kalın İngiliz kumaşlı bir esvap giymiş, berberden henüz çıkmış, memnun, perapalasın gıcırdayan parkeleri üstünde seke seke yürüyen, ümitli bir kuş haliyle geldi. 40 yıllık bir dost, hele bu işte yıllanmış bir şerik gibi konuşuyordu. Tasavvur ettiği, yalnız müteşebbislerine büyük bir servet kazandıracak bir iş değil, aynı zamanda oranın fakir halkını ihya edecek, içtimai faydası mühim olan bir iyilikti. Bu muhasebemizden birkaç gün evvel ben garip bir yat gezisine davet edilmiştim. Birçok hevesli davetlilerin doldurduğu bu motorlu ve gösterişli yat, Tarapya'dan büyük bir neşeyle açılmış ve doğruca karşı sahile geçerek, bütün maksadı bundan ibaretmiş gibi, Büyük bir gürültüyle karaya oturmuştu. Ben ister istemez tuhaflığı daha üzerimden geçmemiş olan bu hadiseyi hatırlıyordum. Zira bu defada aynen böyle sanki pupa yelken açılan müsahibemiz de çok geçmeden sanki bir kumluğa saplandı. Fahim Bey'in elinde bir imtiyazı yoktu. Toprakların sahipleri ayrı ayrı kimseler ve çok yerde köylülerdi. Pamuk ekmek serbest bir teşebbüstü. Bütün o adamlar toplanmış, Kendisini vekil tayin etmiş değillerdi. Onlara bu fikir nasıl kabul ettirilecek, hangi teminata mukabil sermaye dağıtılacak ve müşterek pamuk zehriyatı nasıl tanzim ve idare edilebilecekti. Kendisinin bu işte sermayedara ne getirdiği anlaşılamıyordu. Hülasa bir fikir vermiş oluyordu. Fakat daha kolay ve sağlam görünen işler pek çok değil miydi? O, bu tereddütler, bu sorular karşısında derdini anlatamayan bir insan gibi ilk önce hayli üzüldü, Çırpındı. Esmer yüzüne kan sıçradı. Fakat nazik bir adam olan bu baron, mahza tatlı bir tarzda ayrılmak için ona yeni bir randevu tayin edeceğini söyleyince, tasavvurunu o zaman anlatabileceği kanaati yerine geldi. Ümidinden hiçbir şey zahil olmamışa döndü ve ayrılırken halinde muvaffakiyetsizlikten eser kalmadığı gibi, gariptir, onu belki bizim teselli etmemiz lazım gelirken sanki kendisi bize, Gönül isterdi ki daha iş güzel ve malumatlı olasınız da işimi derhal kabul edesiniz. Fakat zarar yok. Hiç üzülmeyin, İşimi gelecek defa anlar ve kabul edersiniz. Diye ümit vermek isteyen bir tavır almıştı. Sanki o bize teselli veriyor gibiydi. Bu malup bir muzaffer'e benziyordu. Halbuki o gider gitmez baron bana bu kadar met ettiğiniz bu beyle yapılabilecek hiçbir şey yok. Kendisi nazik bir adam ama bir iş adamı değil ki hayalperestin biri dedi. Aradan zaman bir hayli zaman geçti. Bir gün, o vakitki ki müşterekül menfa, tütün reji idaresinde umumi katip olan bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. O bu esnada tercüme kaleminden birini çağırtmıştı. Koltuğunda dosyası ile mahcup, içeri giren ve amirinin masasının önünde duran Fahim Bey oldu ve sonra benim onun yanında oturduğumu görünce mahcubiyeti arttı. Arkadaşımın, ya tanışır mısınız demesi üzerine kendisi için güya daha müsait bir fikir vermek arzusuyla ''Nasıl tanışmayız, pederi benim aziz dostumdur'' diye başlayarak öyle muhabbetli ve kısmen de tesahüpker olmak isteyen sözlerle devam etmeye koyuldu ki, bir aralık karşımızda hala ayakta duran bu adamın bize iltifat ettiği zahir oluyordu. İçimden hem ona merbutiyet, hem bu halinden mahcubiyet duyuyor ve onu nasıl tatmin edebileceğimde, nasıl susturabileceğimde tereddüte Acize düşüyordum. Fahim Bey dışarı çıkınca arkadaşım bana ondan bahsetti. Meğer işimi bir sermayedar bulacağım diyerek senelerden beri mensup bulunduğu hariciye'den ayrılmış. Sonra muvakkaten işim düzelinceye kadar ile ve cüze bir maaşla bu idarede tercüme kalemine girmiş. Sayılır meziyetleri varmış. Muhakemesi yerinde, malumatı geniş, halinde göze çarpan bir kibarlığı var. Nazik ve herkesin hayranı isteyen bir adam. Arkadaşım onu ciddiyeti en küçük teferruata kadar inen dikkati için met ediyor ve bilhassa tercümelerine itimat olunabileceğini söyleyerek cümleleri o kadar olduğu gibi tercüme eder ki hatta kısa veya uzun boylarını bile değiştirmez. Hatta bir virgül kaçırmaz diyordu. Fakat körde değneğini bellemiş gibi hep tercüme eder durur. Bütün hayatında mütercim kalacak. O fahim bey değil mütercim bey ve ilave ediyordu. İnsanda biraz da yüksekten muhakeme etmek kudreti bir parçada acisiyle iştikal eden hayal kuvveti olmalı. İşte Fahim Bey de bu yokmuş. O bu dairenin içinde hiçbir yerde velev ki ay sonlarında veznenin önünde bile gözükmezmiş ve hatta çokları onun burada bulunduğunu da bilmezlermiş. O iyi, ciddi, sebatlı bakışlarıyla buraya kimseye görünmeksizin herkesten evvel gelir Burada kimseye görünmeden çalışır ve yine hiç kimseye gözükmeksizin herkesten sonra bir gölge gibi çıkar, gidermiş. Belli ki Fahim Bey kendisini içlerinde ömrünü çürüttüğü bu idarehanelerin tabi fertlerinden biri adetmiyordu. Bu sırada arkadaşım Fahim Bey ile aralarında geçmiş bir konuşmasını da anlattı. Uzun zamanlardan beri paraca sıkıntıda bulunduğunu pek iyi bildiğinden bir gün ona, Fahim Bey demiş. Siz vaktiyle hariciyede bulunmuş olduğunuza göre keşke orada kalmış olsaydınız. Neyse şimdi hayli yaşlandınız. Hariciyede avdet etseniz de, mesela bir konsolosluğa tayin edilseniz daha iyi olmaz mı? Size daha muvafık bir memuriyet olurdu sanırım. Arkadaşım hiç beklemediği halde Fahim Bey, konsolosluğa layık görülmesinden bir hayli müteessir görünerek ve verdiği, ben kimseden memuriyet talebinde bulunmadım cevabıyla bu tekliften bir halide alınmış olduğunu göstermiş. Arkadaşımla Fahim Bey'den bahsettiğimizi duyan odacı da kendini tutamadı. Ondan halkın velilerden, nebilerden bahsedişi tarzında bahsetmeye ve ona dair bildiklerini söylemeye başladı. Fahim Bey her gün evinden üstü paket kağıdı ile sarılı alafranga bir sefertası getirir, öğleyin herkesin çekilmesini bekler ve yemeklerin soğuk yenecekleriyle başlayarak, ötekilerin de kaloriferin üstünde ısıtarak, masasının başında kendi kendine yemeğini ve sonunda pek sevdiği bir parça peynirini yermiş. Sonra da başkaları daha dönmeden evvel bir çeyrek saat kadar uyuklarmış. Odacı, o evliya gibidir. Artık bütün gün akşama kadar bir fincan çay, kahve veya bir bardak su bile içmez, diyordu. Dahası, Hadime'nin şimdi mektepte bulunan oğlunu, yakında kendi işini yoluna koyar koymaz teşkil edeceği şirketi almayı ve şimdilik çok küçük olan diğer çocuğunu da mektepte okutmayı vaat ettiğini de öğrendik. Zaten o esnada Fahim Bey'in kendi küçük kardeşlerinin çocuklarıyla da alakadar olduğunu ve onların da tahsillerine yardım ettiğini duyuyordum. Aradan zaman, bir hayli zaman geçti. Bir gün yolda Fahim Bey'e rast geldim. O aralık rejiden ayrılmış ve bir idarehane tutmuştu. İşine bir sermayedar bulmak için benimle tekrar görüşmek istediğini söyledi ve bir gün sonra ona gittim. Galata'da içerlik bir yerde ancak 4-5 kat kargir bir han. Fakat etrafını kaplayan bir iki katlı boysuz binaların yanında sivrilerek yüksek gözüküyor. Mermer ve nispeten temiz merdivenlerden çıkarak odasına vardım. Ancak kapıcıdan sorup orada bulunduğunu öğrenmiş olduğum halde içeriden hiçbir ses çıkmadı. Ben de geriye dönerken kapıcıya, ''Neden burada diyorsun? Odada hiç kimse yok.'' diye çıkışacak oldum. Meğer kapıcının kendisine pek az bahşiş veren, hiçbir gün misafiri gelmeyen ve ne çay, ne kahve, ne de su ısmarlamayarak hanım bir odasının getireceği kardan kendisini büsbütün mahrum bırakan bu kiracı bir hali kızgınlığı varmış. Bana, ''Beyim, onu bir Allah kulunun gelip aradığı yok ki. Ona mektup bile gelmez. Zaten bir işi de yok. O da odasında boyuna uyur.'' Kapısını iyice vurmalı, o zaman uyanır, açar diye başlayarak bir hayli dırlandı. Bir daha yukarı çıkıp kapıyı daha hızlı vurdum. Hakikaten bu defa Fahim Bey uykulu gözlerle gelip kapısını açtı. İptidai tarzda döşeli odasında bir kanepe, bir koltuk, bir iskemle, bir soba, bir yazı masası, üstünde kopya makinesiyle ve kopya defteriyle diğer bir masa ve bunun yanında büyükçe bir etajer vardı. Bu etajenin alt raflarında sıra ile bir düzine kadar yeni kartonlar ve orta rafında birçok şirketlerin nizamnameleri, bilançoları, senelik raporları ve üst rafında da boy sırası ile dizilmiş siyah kaplı, büyük ve küçük kıtada kalın ve ince birçok yeni defterler bulunduğunu gördüm. Bütün bunlar geveze kapıcının sözlerini tekziği bile bu odada bir hayli muharebeler yapıldığını, bir hayli kayıtlar ve hesaplar tutulduğunu düşündürüyordu. Fahim Bey ile görüşülürken, dosyalarını itina ile tanzim etmiş olduğu ve bir tanesi yerinden oynasa onu derhal düzelttiği görülüyor, sözleri arasına katıştırdığı, saklı zamanı, gelir zamanı gibi vecizelerle de gayet ihtiyatlı bir adam hissini veriyordu. İşine dair uzun uzun görüştük. Hakikaten şaşmaktan kendimi alamıyordum. O hem bu meşhur işi izah ettiğini sanıyor... Hem bazı sualleri ve tenkitleri önlemek için bazı noktaları hiç açmamak istiyordu. Ben bu hassas noktalara dokunmaya yaklaştıkça onun kuşkulandığını duyuyordum. Zihninde kendi kendine kolay hallettiği şeyler hep hayal ve muhalden ibaret tasavvurlar olduğu için mi nedir, o bunları maddi şekillere sokmak zarureti karşısında şaşırıyor mu, ne oluyor bilmem. Fakat sizden yardım beklerken bile yine bu işin bir kısmını sizden de gizlemek, işini üstüne bir kuluçkaya yatar gibi örtmek, bir sır gibi saklamak istiyordu. Nihayet sorduklarıma cevap veremeyince, müpem taraflardan bir haber beklediğini, mühim bir grubun yardımını umduğunu söyleyerek bana yeni teminat verdi ve bir gün olur bu işi hep birlikte yoluna koyarız inşallah. Görürsünüz, görevlislerdeki herkes akıllı ve rabıtalı olsun. Fakat bu kabil olamıyor. Hayatımda bu iş yüzünden benimle birçok eğlendiler ama zarar yok. Hani Fransızca sonuncu gülen iyi göle güler gibi bir darbu mesel vardır. Bu ne doğrudur? Tarzında bir şeyler söyledi ve hakkından ve zaferinden emin bir adam şivesiyle bu sözü zikretti. Capian Quiala Bu müsahipimizden birkaç gün evvel ben tuhafça bulduğum bir İspanyol darbu meseli duymuştu. Adilik öyle sarıdır ve herkes o kadar eski bir alışkanlıkla her duyduğunu tekrar etmeyi ister ki eskiden Fahim Bey'e hitaben söylenmiş olduğunu duyduğum nice cümlelere uyarak ben de ona hitaben böyle bir söz söylemek hevesini duyuyor ve İspanyol darba meseleni zikirle İlahi Fahim Bey demek istiyordum. Birazdan geçidi ve yarın caddesi insanı hiçbir şey şatlusuna götürür. Evet bilmem neye cevap olarak bu darbu meseleyi zikretmek arzusunu içimde şiddetle duyuyordum. Fakat kendimi tutabildim. Zaten o zamanlar atiye benim de itimadım vardı. Bu itimat benden ancak sonraları zahil oldu. İşte bunu düşünerek diyorum ki, hislerimizde ve kanaatlerimizde nasıl bir isabet olabilir ki vahdet yoktur. Hayatımız bunları daima yoğurur, değiştirir. Bu itibariyle biz hayatta hep aynı adam sayılamadığımız gibi, İsterimiz ve fikirlerimiz de yaşadıkları anlarda doğru sayılamaz. Zira hep değişmeye mahkum olan bunların ancak geçip değişmeleri doğrudur. Hayat o zaman benden daha atiye itimadımı izale etmemişti. Bunun için Fahim Bey'de itimadım vardı. Bunun bir deruni sebeplerden dolayı onun söylediklerine hissen inanıyor gibiyim. O ayrılacağımız sırada benim biraz evvelde gelmiş ve dönmüş olduğumu öğrenince beklemediğim bir telaş ile ''Aman benim burada uyuduğumu sakın kapıcıya söylemeyiniz.'' dedi. ''Ben ama o biliyor, bana kendisi söyledi.'' diye cevap verdim. Bu sözlerim onda göze görülür bir merak uyandırdı. Onu ilk ve son defa olarak böyle biraz hale canlı ve şaşkın gördüm. Fakat kendini topladı, tekrar masasının önüne oturarak, güya büyük bir müessesinin başında mesuliyetli bir iş için mühim bir karar alıyormuş gibi dikkatli dikkatli, bana kapıcı ile aramızda geçen muhavereyi sordu. Onun hangi cümleme cevap olarak neler söylemiş olduğunu, kullandığı kelimeleri ayrı ayrı tekrar ettirerek bir müstantik gibi uzun uzun tahkik etti. Odasında mutlasıl çalışan bir adam olmak şöhretinin bozulmasından mı çekiniyor, uyuduğu öğrenilince kasasının soyulmak istenilerek bir hücuma maruz kalacağından mı korkuyordu? Yüzüne baktım. Gayet ciddiydi. Sanki adeta kendi ciddiyeti ile dolmuş, mesuliyetini idrak eden ihtiyatlı bir müdürü umumi, bir amir oluvermişti. Acaba ruhumda hor gördüğü bütün maddiyatın fevkinde nasıl bir kanaat besleyebiliyordu? Ondan ayrılırken içimde belki çocukça bir sual beliriyordu. Acaba niçin bu malup arada sırada bir muzaffere benziyordu? 9. Hanımların söyledikleri bu gece yatısı misafirliklerinin adet olduğu, akşamları evlerimize dönünce hiç beklemediğimiz misafirlerin gelmiş olduklarını öğrendiğimiz ve evimizin havasını biraz kendilerine göre tadil edilmiş bulduğumuz zamanlardı. Bunun için o zamanlarda evlerimize dönünce ilk işimiz kapıyı açanlara bir misafir gelip gelmemiş olduğunu sormak olurdu. Bir akşam böyle bir sualime cevap olarak Huriye Hanım'ın bizde bulunduğunu öğrenince sevinmiştim. Zira bu yüzü çirkin fakat zekası keskin kadının biraz kapanık evimize dışarının seslerini hatta haykırışlarını duyuracak ve oturduğumuz odanın bir kanepesinde yatan hasta annemin fikirlerini havalandıracak canlı gevezeliğini bilirdim. O bir zurna gibi duyulan çatlak sesiyle ailemi çekiştirip öfkesi kendi kendine kızışan hasbihallerle sesi gittikçe yüksele yükseli saatlerce söylenirdi. Annemin uzanmış bulunduğu odaya daha girerken Huriye Hanım'ın bir erkek sesini andıran, kalın, yağlı sesiyle adeti gibi birini çekiştirdiğini duymaya başladım. Hatırımda aşağı yukarı şöyle kalmış monologlarından birini söylüyordu. Beceriksiz mi beceriksiz, Kısırık mı pısırık, anne yapayım ben böyle erkeği, onun bilgisi de iyiliği de kendinin olsun. Safiye Hanım'ın hiç şikayet ettiği yok ama zavallı kadının sesi çıkmazdı ondan. Lakin kadıncağızın biraz geçineceği olmasa belki bugüne bugün ikisi de aç kalırlardı. Zaten yavaş yavaş akide şekeri gibi uçlarını kıra erite biçare kadının nesi var nesi yok hepsini yediler ya. Ortada bir oturdukları ev kaldı. Güya beyim iş yapacak bilmem ne koz kıracak da bir gün zengin olu verecekmiş. Bursa'daki o meşhur pamuk işi. Artık bu masalla Mısır'daki Saar sultanın kulakları doldu. ''Gene meydanda bir şeyler yok. Hani Nasrettin Hoca etrafını saran alacaklarına, yol kenarına çalı dikeceğim, geçen sürülerin günlerini toplayacağım, satıp da sizin paranızı vereceğim.'' demiş. Bu da onun gibi bir şeyler. Bu iş için bir de yazıhani tutmuş. Her tarafa mektuplar yazmış. Fakat hiçbir yerden bir cevap alamamış. Evdeki safdiller onu sabahtan akşama kadar işin yoluna koymaya uğraşıyor, gelecek altınlara yer hazırlıyor zannede dursunlar. Fahim Bey, Evden idarehaneye sefertasıyla yemek taşır, bunları afiyetle yer, sonra herkesin kiralanacak yazıhane arayıp da bulamadığı mermer merdivenle o canım aslan hanında ne yaparmış bilir misin hanım? Söylesem inanmayacağın gelir. Meğer sefertasında taşıdığı yemekleri yarı soğuk, yarı sıcak yedikten sonra yatar da bol bol uyurmuş. Gel sen buna kızma. Dünyada hiç böyle manasız iş mi olur? Ayol sen böyle her gün istihareye mi yatıyorsun? Hiç insan bunca para vererek yazıhane kiralar da Galata'nın çamuruna bata çıka, el alemin hanında uyku çekmeye gider mi? Uyumak istiyorsan sanki evinde yatak, kerevet kanepem yok. Bak geçen gün Saffet Hanım'da yoğurtlu bulgur pilavı yemiştik. Yemekten sonra beni bir âlâ uyku bastırdı. Ben de misafir odasına çekildim. Bir kanepenin üstüne uzandım. Oh, öyle bir rahat uydum ki tarif edemem. Senin bu kadar da mı aklın yok a sen de bari salonda bir yer bulup zıbarsan ah. Sonra dünyanın öbür ucunda ufak bir patırdı olsa, küçük bir harp ihtimali baş gösterse, beyimin ödü kopar. Zavallı Saffet Hanım'ın yufkacık yüreğini de yerinden oynatır. Ayol alemin gidişatından sana ne? Sen Sadrazam mısın yoksa hariciye nazır mısın? A mübarek. Sana ne oluyor? Şunu bir anlat bakayım. Dünyanın derdini söyleye söyleye biçare Saffet Hanım'ı da dertli etti. Avallayı hep kendi zibidiliği meydana çıkmasın diye karısını elalemin derdiyle oyalamak istiyor. Yediği naneye bak. Ben ne yapayım öyle erkeği? Beceriksiz mi beceriksiz? Pısırık mı pısırık? Aptalın biri, ahlaksızın biri ve selam. Ya Fahim Bey'den böyle bahsolunabilir miydi? Bunları duymakla gönlüm kırıldı. Ve biraz kendime gelmek için düşündüm ki hayatımızın ve tabiatımızın vakalarına ve hususiyetlerine bakanlara, bunlar çok kere zoraki ve gülünç gözükebildikleri halde, insanların derin hassasiyet tabakalarına nüfuz edilince, bu hareketlerin ve bu hislerin ihtirama layık bir şeye delalet edebilecekleri görülmüş. Bunların sahiki çok kere kendimiz yahut başkaları için duyduğumuz bir muhabbet, bir şefkat ve bunların neticesi olan bir aldanma ve aldatma ihtiyacı olabilir. Fahim Bey'i bu kadar çekiştirmek sanki reva mıydı? Gençliğinde babası duysun da memnun olsun diye boş bir konak tuttuğu gibi, yine içinde hülya kurup uyumaktan başka bir şey yap yapamadığı Aslan Hanı'ndaki yazıhanesini de hareminin gönlünü hoş etmek için tutmuş olabilecekti. Onun oraya her gün nice zahmetlerle taşınması da acaba Safi Hanım'ın ümitlerini beslemek için yaptığı bir fedakarlık değil miydi? Oradaki rahatsız uykuları, Belki hep Saffe Hanım'ın güzel bir rüya görebilmesi içindi. Annemle babam ayrılmışlardı. Fahim Bey'i, babam iyi biliyorsa da, annem Saffe Hanım'ı hiç tanımıyordu. Fakat Huriye Hanım gibi onunla görüşen ve bize gelip giden 3-5 hanımdan hep melek gibi bir kadın olduğunu duyardık. Fahim Bey ise bu hanımlardan bir ikisinin kavlince saman altından su yürütenlerdenmiş. Vani köyünde mi, Çengel köyünde mi, akrabalarından birinin bir eski yalısı, ve burada teyzezadesi mi, halazadesi mi pek genç ve oldukça güzel 4-5 kızı varmış. O arada bir yazları bu yalıya kapağı attı mı artık burada günlerce kalır ve yazılacak raporlarım, layihalarım var gibi bahanelerle İstanbul'a bile inmezmiş. Burada yaşına nispetle daha genç, açık renkli, İncecik kumaşlı alafranga esvaplar giyermiş ve uykudan kalkar kalkmaz ta yine uykuya yatıncaya kadar sabahleyin balık tutmak, ikindiğin gezinmek, geceleyin mehtap seyrini kaçırmamak gibi vesilelerle, iki de bir sandala binmek, kürek çekmek yahut evde keman meşkettirmek gibi bahanelerle de bütün vaktini bu genç kızların yanlarından ayrılmayarak onlarla neşeli, kahkahalı bir gençlik ve alafranga harem hayatı yaşarmış. Hanımlar böyle söylüyorlardı ve ben onları dinlerken bu sözlerin içinden bildiğim bir kokuyu duyar gibi bir şeyler sezerek düşünüyordum. Bu anlatılan hayatın tekmil unsurları, yani Boğaziçi'nin münzevi bir köyünde bir eski akraba yalısı, içinde 4-5 genç ve güzel amca veya hala kızları, yazılacağı söylenen ve muhtemeldir ki yazılamayan raporlar, layihalar, İstanbul'a inmeden geçirilen günler, bu kızlarla müşterek bir hayat, sandala binişler, balığa çıkışlar, gezinmeler, oyunlar, mehtaba çıkışlar, musiki faslığı, bütün bunlar Halit Ziya'nın tam Fahim Bey'in bu yad edilen geçmiş zamanlarında intişar etmiş olan bir yazın tarihinde hikaye ettiği hayatın unsurları ve bu hayat o hayatın ta kendisi değil miydi? Hanımlar bunları birer birer söyledikçe ben onun bu hikayeyi okuyarak, beğenerek ve onda tasvir edilen hayatı severek ve ona imrenerek kahramanını taklide özenmiş ve bir yazın tarihini yaşamak istemiş olabileceğini sanmıştım. Bilmek isterdim ki bu kızlar arasında acaba bir çirkini, bir hastası da yok muydu? Zira diğer güzellerin yanında bulunmakla pek çok az duyan Fahim Bey, ihtimal ki hikayeye tamamen uymak için asıl onu sevmek istemiş, sevmiş yahut sevdiğini sanmış olacaktı. Ben burada sadece bir edebiyatın hayatta tesir ve tahakkümü vakası karşısında olduğumuza ihtimal veriyordum. Fakat başka iki hanımsa bu hikayeyi kısmen tayir ve top, bu tabloyu tadil ile çizgilerini ve renklerini değiştirerek kıs kıs gülüşleri arasında iş öyle değil diye başka şeyler fısıldıyorlardı. Evet, Fahim Bey daima kızların alakalarını celbetmek Onlara alim ve zeki, fedakar ve safvet Hanım'ı unutarak ve unutturmak isteyerek, vefakar görünmek, kendisini ciddiye aldırmak ve beğendirmek istermiş. İstermiş ama onun bu sevdalı ve manah halleri, afacan kızları gülmekten bayıltırmış. Evet, Fahim Bey bu haşarı genç kızlara pek düşkünmüş ama onlar kendisine yüz vermek şöyle dursun, bilekiz kendisiyle şeytanca eğlenirlermiş. Aralarında tertip ettikleri bir uyumla her biri de ona ayrı ayrı merbut görünür ve kendilerine inandıkça katılasıya gülerlermiş. Bu öyle bir münasebetmiş ki bunda bir taraf karşıki tarafı alaya alır ve karşıki taraf ise bu tarafın azası hakkında ayrı ayrı aldanırmış. İşte bu tehlikeli olmaktan ziyade gülünç münasebetin iç yüzü bundan ibaretmiş. Bize gelen giden bu hanımların kimi, Fahim Bey'in talihi varmış ki Saffet Hanım gibi bir kadın bulmuş. Kimi de, Saffet Hanım ne talihsiz kadınmış ki Fahim Bey gibi bir kocaya düşmüş derlerdi. Zira Fahim Bey, imtiyaz işinin kendilerine bir servet temin edeceği vahimesiyle kadını bugüne kadar oyalamış. Meğer vaktiyle onların bir kredi fonsiye tahviline oldukça ehemmiyetli bir ikramiye isabet etmiş. Fahim Bey, işimi bir sermayedar bulacağım diye bu parayı almış da Avrupa'ya gitmiş. Rivayete göre orada birçok kadınlarla düşüp kalkmış ve bir parasız dönmüş. Saffet Hanım'ın pek sevdiği, kıymetli, kapağı mineli ve mücevherli bir saati varmış. O kim bilir ne diller dökerek bunu da kadıncağızın elinden almış ve satmış. Tabiat onlara çocukların şiirini ve tesellisini de nasip etmemiş. Saffet Hanım'ın zaten Allah'tan başka kimsesi yokmuş. Fahim Bey'in de Sözleri arasında ikide bir, düşündük de bütün efradi aile buna karar verdik gibi bir cümle kullanmak adeti olmasına rağmen ne kardeşleri ne de bunların tahsillerine o kadar yardım etmiş olduğu çocukları kendisini çokluk aramazlarmış. Hatta sevdiğimiz insanların bize ihanet etmeleri beşer tabiatı iktizasından değil midir? Doğrusu tamamen ihmal ederlermiş. Öyle ki hiçbir neşenin havalandırmadığı, ve saatlerinin kah işleyip kah durduğu bu küçük evde şimdi yaşlanmış, şimdi ihtiyarlık arifesine gelmiş bu karı koca arpacı kumruları gibi ortada kalmışlar. Annem uzun rahatsızlık günlerinde kim bilir böyle kaç defa dinlenmiş olduğu Huriye Hanım'ın sözlerinin tesiri altında kalıyordu. Saffet Hanım'ı hiç tanımadığı Huriye Hanım'ın her zaman mübalağalı ve hırslı sözlerine itimat etmek caiz olmadığım iyi bildiği ve Saffet Hanım İhtimal ki rivayet olunduğu gibi kocasıyla iyi geçindiği halde annem, Huriye Hanım'ın getirip götürdüğü haber, selam ve naklettiği fıkra ve havadis kabilinden şeylerle Saffet Hanım'la kendisinin hissi karabetlerine itikad etmiş ve onun babamın arkadaşı bulunan Fahim Bey'den senelerden beri kim bilir neler çekmiş olacağına, felaketini gizleyen kibar ve bedbaht bir kadın olduğuna hükmetmişti. Uriye Hanım vs. bazı hanımlarla aralarında görüşürlerken ondan artık hep zavallı Saffet Hanım diye bahsederlerdi. Zira o Fahim Bey gibi bir adamla evlenmişti. 10. Rüya Aradan zaman bir hayli zaman geçti. Nihayet bir gece bunu hanımların hikayeleriyle biz de duyduk ki nihayet Fahim Bey bir gece hayırlı bir rüya görmüş. Bu rüyayı o zamanlarda ağızdan ağıza yayılmış, türlü türlü hikaye ve tefsir edilmiş ve manası karışmış olarak duymuştuk. Bu rüyayı başkalarına söylediğim zaman bazıları, ''Bir insan için bu bir hadise midir ki? Nihayet bir rüya görmüş.'' diye bir tenkitte bulundular. Halbuki hadisesiz, muvaffakiyetsiz, bomboş, bir nevi mübhem hayal ve intizarla geçen hayatı içinde, zavallı Fahim Bey'in kendisi de, kendi kendine inşa ettiği rüyaları tercih eden, gündüzki işlerini gece rüyalarını hazırlamak içinmiş gibi gören bir insan değil miydi? Bu yüzden etrafındakilerin hepsi de nihayet hayırlı bir rüya görmüş olmasını, bir hadise, bir vaka telaki etmeye hazır ve taraftar değiller miydi? Diyebilirim ki Aslı Fahim Bey'de kalan bu rüyadan ilk önce hanımların çıkarmış oldukları acemi, soluk, solgun kopyaları görmüştüm. Sonra bunu halamın, Saffet Hanım'dan duyarak uzun uzun anneme anlatışını dinledim. En sonra da suallerime cevaben biraz isteksiz olarak bunu bana Fahim Bey'in kendisi de anlattı. Ve şüphe yok ki bu rüyanın aslı değilse de ona daha yakın bir kopyasıydı. Şimdi ise bilemiyorum ki bütün bu rüyayı vaktiyle duymuş olduğum gibi mi yoksa hayalimle değiştirerek mi hatırlıyorum. Bunlar ilk önce Fahim Bey'in Saffet Hanım'a anlattıklarından ve onun bize gelen hanımlara naklettiklerinden ve bunların halamla anneme söylediklerinden ve benim onlardan duyup kendime göre çıkardığım ahkamla bilhassa Fahim Bey'e irad ettiğim suallere aldığım cevaplardan şimdi bütün bunları az çok birbirine karıştırarak hatırlayabildiklerimdir. Bu rüya Fahim Bey'in ihtimal ki, biraz çorak ruhunda, yavaş yavaş birikmiş şiirin taşması ile belki artık kurumaya yüz tutan muhayyelesinde sonuncu bir çiçek gibi açılmış. Bu görülürken son derece tatlı bir his veren, fakat uçuk benizli ve kenarlarını tutuşturan renklerin bir şafaktan mı, bir gruptan mı geldiği pek de belli olmayan ve her duyana da hayırdır inşallah dedirten bir rüyaymış. Bu rüya ilk önce hafif bir harşiyet hissi vermekle başlamış. Zira ay, Yahut güneş tutulmuş gibi havada ve ziyade değişikliğe benzer bir hal olmuş. Lakin bu his yerleşmeden Fahim Bey'in eline pek parlak renkli, adeta ışıklı bir takım iskambil kağıtları geçmiş ve o bu kağıtların aydınlığında bunlarla yapabileceği oyunları zihninde tam bir vuzuhla görüyormuş. İçinden memnun olarak bilinmez kimlere, ''Siz hayatın zahiri şekillerini görüyorsunuz, ben batını şekillerini'' diyormuş. Ve o havayı demin ürpertmiş olan tereddüt hissi büsbütün geçerek ta çocukluk zamanlarında sabahları yatağında lezzetten gönlünü bayıltan bir eski dakikasına kavuşulmuş. Kendinin hiç yadırgamadığı bir yerde bulunduğunu büyük bir ehemmiyet hissiyle duymuş. Uzaktan heybetli bir çanın sesleri havaya teker teker birer altın damlası gibi dökülmüş. Sonra bu uzak ve münferit sesler toplaşmış birleşmiş. Meğer bunlar altın bir çandan birer birer dökülen sesler değilmiş. Bunlar meğer bir musiki faslına hazırlanan muhtelif aletlerin tellerinden çıkan ilk heceler, onların bir fasıl içinde hep beraber uçarak, karışmak üzere, şimdiden ayrı ayrı yoklanmaları, kanat çırpmalarıymış. Uzaktan gelen bir yağmur gibi bir saz faslının derinden belirdiği, yaklaştığı, hızlaştığı duyulmuş ve Fahim Bey vecd içinde, bir nevi musiki dinler gibi olmuş. Bu sesler coşmuş muhiti doldurmuş ve kendisini her tarafından sarmış ve Fahim Bey veş içinde ruhunun en son hudutlarını aşan bir hazla duyduğu bu sesleri ayrı ayrı tanımış. Meğer bunlar yabancı bir musikinin alelade sesleri değilmiş. Bunlar meğer vaktiyle gençliğinin eşiğinden her sabah kemanıyla hayata, saadete, kim bilir hangi muvaffakiyetlere, ve hangi vuslatlara doğru saldığı ısrarlı, uzun davetleriymiş. Bu dualar vaktiyle gönlünden uçurduğu bir takım güvercinler şeklinde dönüp şimdi etrafını sarmışlar. Ve Fahim Bey, vejd içinde ruhunun en son hudutlarını aşan bir hazla duyduğu bu sesleri birer birer tanımış. Meğer bunlar çalgı dalgaları gibi manası hisse duyulan uğultulardan ibaret değilmiş. Bunlar meğer zihinlerde birer kör düğüm halinde kalan bilmecelere verilen felsefi cevaplarmış. Bu rüzgarlar Fahim Bey'in geçmiş günlerinin başakları ve gecelerinin sazlıkları içinden geçtikçe onların hepsini dile getirerek sırlarını söyletiyor, onlar başlarına eğiyorlar, sallıyorlar ve içlerindeki halledilmemiş sırlar birer ses halinde canlanıyor, havalanıyormuş ve Fahim Bey veç içinde bir nevi felsefi mevza dinler gibi olmuş. Fahim beyin zihnindeki nice vesveseler ve endişeler şimdi çözülerek dağılıyor ve o nice şeylerin sebeplerini şimdi anlıyor ve bu akıl ziyafetinde öyle nimetlere konduğunu duyuyor ki bunların bir zerresini kaçırmaya kıyamıyormuş. Hayaletler ve ruhlar kendisiyle kafa kafaya gelerek samimi bir hale koyulmuşlar ve o hayatta ne kadar ciddi olmak lazım geldiğini Rüyasında bir daha kanmış. Şimdi etrafında herkes kutsi bir takım düsturlara yükseliyor ve kendisine hak veriyormuş. Hayatımızda bize her adımda refakat eden fuzuli düşmanlar ordusunun artık nadim ve mahcup olduğunu duyuyormuş. İhtiyar babası İstanbul'a geldiği zamanki dualarının neticesi nasıl tahakkuk etmiş olduğunu görüyor, onu bağrına basıyormuş. Saffet Hanım alışkın oldukları bir mangal başı sohbetiyle, ''Hakkın varmış. iyi oldu o geçen zamanlar.'' diyormuş. Kendisi ''Ya iyi mi oldu? İyi oldu değil mi?'' diye soruyor. Safet Hanım ''Evet iyi oldu.'' diye tekrar ediyor ve Fahim Bey'in vicdanının sesi lezzetli bir aksi sadağı gibi ''Öyle değil mi iyi oldu?'' diye tasdik ediyormuş. O zaman Fahim Bey affedilmiş, yıkanmış ve gözleri yeni açılmış gibi büyük bir zihin ile etrafına bakınmış. Dünya yeni, sema saf, hava temiz, hayat ilk defa olarak asıl gönlünün istediği gibi çiçek açmış, zaman kanat gelmiş, sanki uçmuyor, bekliyor ve o bir mucizeye şahit oluyormuş. Hayatında ta eski zamanlardan beri ne kadar emeli olduysa, hatta en geçmişte kalmış ve kendisinin unutmuş olduğu en küçük isteklerin bile, en eski zamanlarından beri mektep arkadaşlarından başlayarak ne kadar adam tanıdıysa, Onların şekillerine girerek ve onların hıyviyetlerine takınarak bir düğün evine kafile halinde gelen misafirler gibi yan yana sıra sıra el ele bu mübarek gün şerefine kendisini tebrike geldiklerini görüyormuş ve Fahim Bey evinin içinde bu asil, iyi kalpli, dost yüzlü ahbaplar ve akrabalar gibi gelen arzularına istikbal ediyor ve bazen bu emellerini onların kalıbını almış oldukları insanlarla karıştırıyormuş. Fakat onlar o kadar arkası kesilmez bir sürü halinde geliyorlarmış ki, hepsi bu evin içine sığamayarak bir kısmı kapının önünde, yolda birikmişler ve o kapısının eşiğinden bu arzularının aşina yüzlerle sokaktan kendisine selamlar vererek bekleştiklerine bakıyormuş. Fakat bütün bu ziyaretçilerin kibar ahlaklarından o kadar eminmiş ki, bu halimi görüyorlar, beni elbette mazur sayarlar diye onların hepsini Evinin içine alamadığına fazla, fazla telaş etmiyor, üzülmüyor ve memnun memnun içeride hamarat bir ev sahibi gibi misafirlerinin arasında dolaşıyormuş. Fahim Bey böylece o kadar saadetle olgunlaşmış bir ruh ve öyle tekemmül etmiş bir zihinde uyanmış ki, erişçi yüksek hakikatin onunla aynı ayarda olamamak yüzünden mahvolmasından çekinerek, rüyasına inanılmazsa belki tılsımı bozulur diye endişe ederek, Binbir hesap ile Safvet Hanım'ı da bu seviyeyi nasıl yükseltmek kabil olabileceğini düşünmüş. Onun abdest almasını, namaz kılmasını ve kendisini sonra dinlemesini istemiş ve ona bir sır ifşa eder gibi büyük bir iman ile bakan gözlerle ve tamamıyla mutakit bir sesle bu uzun rüyayı, hususiyet ve ehemmiyetini belirterek anlatmış. Ve ''Hanım, gözlerimiz aydın, yakında mukadderatımız büsbütün değişecek.'' Bak görürsün inşallah diye müjde vermiş. Bir mucizeye belki senelerden beri susamış olan Saffet Hanım'ın da kendisine bu kadar imanla anlatılan bu rüyaya inanacağı tutmuş. Ve o da bunu kendi gönlünün süzgecinden geçirerek ve yeni beşaret alametleriyle süsleyerek başkalarını anlatmış. Fahim Bey'in etrafında ona çok yakın olan bir iki akrabası ile birkaç ahbabı ve işlerinin düzelmesinde menfaatleri olan 3-5 eşi dostu ve tanıdığı bazı dükkancılar da bu rüyaya gaipten gelen bir haber ve bir vaid kıymeti vererek sevinmişler. Zira Fahim Bey, bu kadar itinalı ve hesaplı olduğu halde meğer kendisine pek hürmet ettikleri için uzun müddet veresiye alışveriş etmesine razı olan esnaftan kaçının ondan bir hayli alacakları varmış. Fahim Bey'in yakınında bulunanların bu rüyaya böyle bir ehemmiyet vermemelerine imkan yoktu. Biliriz ki, İnsanların çoğu hala karanlıktan gelecek haberleri dinler ve ömürlerini kurtaracak mucizeyi beklerler. Düşünsek ve şeriyetin tarihi malum olduğundan şimdiye kadar böyle kaç rüya, tarihin de seyrini değiştirmiş, nice milyonlarca insanın ömürleri, hatta kendilerinin bile değil de başkalarının gördükleri bir rüya yüzünden ve onun tabiriyle kurtulmuş, düzelmiş yahut bozulmuş ve mahvolmuştur. Esasen nice insanın ömürleri, rüya ezelde gördükleri bir rüyanın tesiri altında kalarak o rüyayı yerine getirmek için gibi geçer ve zaten belki yeryüzünde her tahakkuk eden şey de ancak evvelce görmüş olduğumuz yahut başkalarının görmüş oldukları rüyaların gerçekleşmesinden ibarettir. İşte bu küçük evin alakadarlarının bunca ehemmiyet verdikleri bu rüyanın müsait tefsiri de heyecanlı ruhları vasıtasıyla mahalleleri aşarak, ta bize kadar gelmişti. Zira biz bu küçük evden, bu yaşlı adamla onun solgun hareminden ve üstümüze hiç taalluku olmayan hadiselerden arada sırada mutlaka böyle haberleri alırdık. Birçok kadın ruh tahlillerini seven romancılar gibi ömürlerinin kuruluşunu ve bozuluşunu takip eder ve bunları kendi aralarında binbir gevezelikle hikaye ve tefsir ederler. Esasen yaşayanın görüp duyduğunu söylemesini tabi bulmalı ve bunu kabul etmeliyiz. Peki vefa yerine ihanet görmeye, hakikati bulmak yerine iftiraya uğramaya, haksızlığın kurbanı olmaya razıyız. Fakat derdimizi dökecek bir dert ortağı, başımıza gelenlerden şikayetimizi dinleyecek bir can kulağı bulunsun. Kuruluşlarına göre geçen hadiselerin bir nevi kefarete benzeyen aleyhimizdeki tecellilerine bu şartla razıyız. Madem ki söyledikçe içimiz açılıyor, biz kendimize hak verelim de ayar haksızlık ede dursun. Saffetimiz o nispettedir ki söyledikçe zehrimizi dökmüş oluruz. En büyük teselli dinlenilmek ve anlaşılmış gibi cevap almaktır. Bu hikayeler, bu hükümler sıcak ömürlerimizin tüten dumanı, dağılan buğusu gibi bir şeydir ve edebiyatın bir kısmı da bu türlü meraklardan hasıl olur. Fahim ve suallerime cevaben bana bu rüyasını hikaye ettikten sonra ben onu artık hep bu rüyayı görmüş olan adam diye tanımıştım. Ve onun bu rüyasını işitmekle bazı romantik fikirlerini duymuş yahut şiirlerini okumuş gibi olmuştum. 11. Rüya tabiri Ben o zamanlar sanatın sanat için olması tarzında Hülya'nın da Hülya için olduğuna kani değildim. Fikrimi nice yıllardan sonra değiştirdim. O zamanlar bence Fahim Bey'in bu rüyasında bile yine zamanı hesaba katmamak gibi mühim bir yanlışlık vardı. Zira genç Fahim Bey'in bütün hülyaları şimdi tahakkuk etse hepsinin de zamanı geçmiş olması yüzünden bugünkü Fahim Bey bunların nimetinden yine mahrum kalacak değil miydi? O ancak hatırasıyla bağlı bulunduğu bir takım arzularının kamını aldığını şimdi ancak aklıyla anlayacaktı. Fakat genç kalbinin aşkı hani neredeydi? Aşkın humması olmayınca da vuslatın manası nedir? diyordum. Daha diyordum ki, Aşkın humması olmayınca bütün vuslatlar ancak birer hayaletten ibaret değil midir? Ve daha diyordum ki, ellerimize geçen nimetler böyle çok kere bizim artık layık olmadıklarımızdır. Fakat bu rüyayı benden başka istihfaf eden kimse olmadı. Bilakis herkes onun verdiği vaatlere inanıyordu. Eniştem Hacı Vamık Bey ise Fahim Bey'in rüyasını kendisinin ve hanımların böyle müsait tefsir etmelerine sinirleniyor ve itiraz ediyor, onların bu cehaletlerine öfkeleniyordu. Fahim Bey hakkında, her şey için bilgiçlik taslarda, bak asıl lazım olan şeyi bilmiyor, asıl kendisine yarayacak olan rüya tabirinden haberi yok, diyordu. Eniştem, zaten bizim terbiye ve tahsilimizi birçok bakımdan noksan bulurdu. Şimdi babamla anlaşmamasını mucip olmuş bir mevzu, bu münasebetle kurcalamak istemiyordu ama, sözünde, ben için için serzenişler, Kinayeler sezmiyor değildim. İnsanın rüya tabirine ehemmiyet vermemesi nasıl olurdu? Halbuki bundan sanki bizim de haberimiz mi vardı? Biz de Frank kafasına uyarak bu hakikatleri inkar ediyor değil miydik? Enişten bize meçhul kalan Atimizin, tıpkı daha tamamını okumamış olduğumuz bir kitabın, buna rağmen mabadinin de evvelinden yazılmış bulunması tarzında önceden müretep olduğuna kaniydi. İş bunu keşfedebilmekti. Halamdan ayrıldıktan sonra eniştem son senelerinde Çamlıca'daki o bir tekye, bir türbe gibi yeşile boyalı köşkünü hemen hemen bir sefaathaneye çevirmişti. Bir takım simsarlar vasıtasıyla bir sürü genç kızları hizmetçi diye evine toplar, yemek pişirmek gibi bahanelerle bunlarla düşüp kalkar, günlerce sokağa çıkmaz, bir fuhuş hayatı yaşarmış. Komşular bu hali anlarlar, ayıplarlar, huylanırlarmış ve köşkün etrafını bir rezalet havası sararmış. Bu evde eniştemi görmeye gittiğim son günü hatırlıyorum. O üst katın arka tarafında bahçedeki yüksek çam ağaçlarına bakan büyük bir odada yatıyordu. Pencereden bu ağaçlar bana münzevi ve ulvi bir takım şairler, filozoflar gibi yahut bunların his ve mana taşıyan eserleri gibi görünüyordu. Onlar sükununa imrendiğim yüksek ve tabi bir iklimin asil ve gamsız mahluklarıydı. Onlardan ayrılmış olan bizler, bu zavallı odanın sefaleti içindeydik. Gerçi bu pencereleri kapanmış oda, her vakit olduğu gibi, beni hatıralarımın evvel zamanlarına ait tabakalarına indiriyordu. Zira onun hayat için tanzim edilmiş olmaktan ziyade, bir göç manzarası gösteren karma karışık eşyasını, eniştemin muhtalif Arabistan seyahatlerinden gelme birer köle, birer lala, birer ahbap, yahut birer akraba gibi tanırdım ve gerçi bugün ta ortasındaki o yılanlı sütunun koparılmış bir parçasına benzeyen burma burma manganına atılmış öt ağacı kokusuyla birlikte eski aşina kokuları, bu eşyaların hala yaydıkları çöl, kum ve haç kokularını da duyuyor yahut hatırlıyordum. Fakat bütün o zamanlarda kendimi yakında ölecek bir hasta sandığım için genç fakat yaralı bir hayvan gibi bunlara karıştığını sezdiğim bir eczane, İlaç ve ölüm kokusundan huylanarak bu odanın ağır havasında daha çok durmak istemiyor, kaçmak istiyordum. Eniştem sarı pirinç karyolasında yatıyordu. Çoktandır kestirmediği ve boyamadığı sakalı uzamış ve ağarmış, benzi son derece uçarak teni adeta şeffaflaşmış. Göz bebeklerinin etrafı ihtiyarlıkla halelenmiş fakat siyah nazarları hala parlak, ince, zayıf ve hasta vücudu hala çevik ve tetik, yattığı yerde ihtiyar bir hastadan beklenmeyecek bir süratli hareketle bir yandan bir yana dönüyordu. Arkasında Arabistan yahut Hindistan'dan kopup gelmiş bir parça gibi Hint renkleri ve çizgileri içinde şal örneği gecelik entarisi, üstünde pamuklu şam hırkası, daha üstünde yorganlar ve battaniyeler, başında deve tüyü, kocaman, takyeden ziyade bir külaha benzeyen ve başı sarılı ve sarıklı gibi gösteren bir başlık, eniştemin giydiği, Yaşadığı bütün bu şeylerle duyduğu ve söylediği bütün hisler ve fikirlerin menşe birlikleri ve aynı cins birer mahsul oldukları görülüyordu. Ve enişten bu ölüm deşeğinde de bütün hayatında yaşamış olduğu gibi yaşıyordu. Sakalı muhterem, gözleri masum. Yüzünde ve dudaklarında bütün ailesinin maddi ve manevi menfaatlerini, siyanete şamil bir iyiliğin tebessümü, ağzında şefkati kendi gönlünü rikkate getirip kendi gözlerini yaşartan iyiliğinin sözleri ve kalbinde ateşi hiç sönmeyen bir kin, haset, ihtiras ve fesat. Ya sevdiği yemeklerini hatırladığı, yahut beni yanında daha fazla tutmak istediği için olacak. Sana yemek verdiler mi? diye sordu. Vermedilerse haydi biraz bir şey ye, karnını doyur. Ben verdiler diyor bir an evvel gitmek istiyordum. Ve o bana Fahim Bey'in rüyasından haber soruyor. Onun aleyhinde hala galeyana geliyordu. Ruhu gays içinde çalkalanarak ecdadın mağaralarında eskimiş kinlerden arta bir sesle iş anlaşıldı.'' dedi. Herif nalları dikecek. Herif geberecek de bak hala haberi yok. Böyle akıllının aklına şaşmalı. Ne anlattılar sana evladım sen çocuk musun? Hiç rüyada çalgı duymak hayra alamet olur muymuş? Fakat dur bakalım daha alt tarafı da var. Rüyanın diğer kısımlarını da hatırlıyor, tekrar ediyor, yoruluyor ve güya başkaları kendisini fuzuli bir zahmete sokuyorlarmış gibi ''Of bu da ne karışık bir rüyaymış'' diye söyleniyordu. Ben ikide bir gitmek istiyordum. O ikide bir ''Dur bakalım'' diyerek yatağında sağında bulmadığı rahatı solunda bulmak ister gibi bir yandan bir yana dönüyor ve hep Fahim Bey'in rüyasının tefsiriyle meşgul oluyordu. Birdenbire bu rüyanın hatırladığı bazı müphem kısımları ile tereddüte mi düştü yoksa beni büsbütün ilzam edecek bir vesikanın eli altında bulunduğunu mu hatırladı bilmem ne oldu yatağında biraz doğrularak kendisine bakmak için birkaç zamandır yanında bulunan kızına ve evin içinde kalın çorapları ile terleksiz dolaşması ayrıca sinirime dokunan hizmetçisine istediğini anlattı ve odadaki kitap dolabından ciltli ve kocaman bir kitap getirtti bu Eşşeyh abdülganiye Nablusi'nin Mısır'da basılmış olan Tatirül Enam, Fitabirül Menam ünvanlı Arapça eseriymiş. Tabirnamelerin en makbulü, en meşhuru olduğunu söylüyordu. Fakat kalın kitabın iri sayfalarını uzun uzun karıştırdığı halde Saz, muziki kelimelerine tekabül edecek, tarab, name gibi hatırladığı kelimelerin hiçbirinde bir tefsir bulamayarak bazı bakışlarıyla hala çocuğumsu bir mana taşıyan çehresi, İstediği oyuncağını bulamayan bir çocuk yüzünün hüznüne daldı. Gözleri mahcup görünecek kadar mahzun oldu. Ya Fahim Bey'in rüyasının umduğu kadar meşhum olmaması endişesi, ya kani bulunduğu bir hakikate beni ikna edememek aczi, yahut geldiğimden beri ve hele bu ağır kitabı tutmak ve okumak için çektiği zahmet yüzünden hastalığının yorgunluğu büsbütün arttı. Kitabın sayfalarını çeviremez oldu. Kocaman kitabı yanından alıp götürdüler. Artık gözleri kapanıyor, dalıyor, uyumak istiyordu. Bana izin vermek lüzumunu duydu ve bu esnada yorgun zihninde bir karışıklık oldu. Beni o günler sabah akşam gelip gitmekte olan fakat o esnada odada bulunmayan doktoruyla karıştırarak bana hitaben ''Peki doktor, madem ki gitmek istiyorsun, hadi sen şimdi git de hiç üzülme, bu rüyanın aslını yarın buluruz.'' dedi. Bu eniştemiz sonuncu görüşüm olmuştu. Onu son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum. Onun da bana son söylediği cümle doktoruna hitap ettiğini sandığı bu zavallı sözler oldu. Halbuki rüyamızın aslını yarın değil hiçbir gün bulamayacağız. Bu odadan ölümün eşiğindeki bu dindar adamın ruhunda hala sönmemiş olan eski ateşinin ışığını bir an kırpmayan bir yıldız gibi daima sabit parıltısını hayretle görerek ayrılmıştım. Eniştem Fahim Bey'den evvel öleceğini rüyasında bile görmemişti. Halbuki bir daha kalkmamak üzere yattığı ölüm döşeğindeymiş ve ondan senelerce evvel ölecekmiş. İşte daima böyle, bize istikbalimizden haber verenlerin kendi atilerinden habersiz kaldıklarını, herkesin istikbaldeki ikbal ve idbarını bildiren falcıların yarın yiyecek ekmek bulup bulamayacaklarını bilmediklerini, herkese muvaffakiyet muskaları dağıtan biçarelerin, kendi sefaletlerini gidermeye muvaffak olamadıklarını göre göre istesek de istemesek de rüyaya ve falada da hiçbir itimadımız kalmıyor. 12. Fahim Bey hakkında ilk hislerim. Ben de uzun bir zaman içinde Fahim Bey'i arada sırada görerek veya ona dair söylenenleri işiterek hakkında bir takım kanaatler edinmiştim. Ancak bu hislerim geçen günlerle değişmekten hali kalmadı. Onu en evvel hemen çocuk, Sonra genç, sonra orta yaşlı gözlerimle görmüştüm. Esasen her şeyi mutlasıl yoğuran zamanla o da değişiyordu. Gördüğümüz insanların ruhları değişir, şekilleri değişir ve biz değişir, onları değişmiş görürüz. Fahim Bey bir insan değil de, mesela Beyazıt Kulesi, Galata Kulesi veya Kız Kulesi'nden biri olsa, onun hakkındaki fikrim yine değişecekti. Zira fikrimiz şehrimizdeki kuleler hakkında bile sabit değildir. Ve bu müddet zarfında ben başkalaştığım için onu elbette başka başka görecektim. O hayatta değil, tarihte bulunsa, kendisi değil de ikinci Selim olsa hakkındaki fikrimi ben yine değiştirecektim. Hatıralarıma şimdi dikkat edince anlıyorum ki çocukluğumda ve ilk gençliğimde tanıdığım insanları adeta uzak akrabalarım gibi telakki edermişim. Onların tabiatleriyle tabi bir tarzda alakalanırmışım. Bu da gençliğin his cömertliğinden gelirmiş. O zamanlarda tercih ettiğim insanlar ya neşe, gevezelik ve güzelliklerinden dolayı sevdiklerim yahut bir nevi medeniyet müritliğini beğendiklerim olurmuş. İşte Fahim Bey'de bu hasretlerin ikisi de vardı. Fakat sonları benim bütün insanlar hakkındaki telakkilerim değişti. Düşüncem hususileşti ve rabıtalarım gevşedi. O da başkalaşan bu duygularım içinde bir yer alıyordu. Onun hakkında ilk önce şüphesiz muhabbetli hisler, Sonra galiba bir meraklı alaka duymuştum. En sonunda da belki istihfaftan geçerek bezginliğe kayıtsızlığa vardım. Fakat bu hislerim birbirlerinden muntazam fasıllarla ayrılmadı. O kadar çapraz zikzaklarla gelip geçerek birbirlerine öyle karıştı ki, başlı başına yalnız kendimin bütün o fahim bey hakkında ittifak edemiyerek hep başka başka hisler ve fikirler besleyenlerin cümlesi kadar muhtelif kanaat ve duygu beslemiş olduğumu zannediyorum. Fahim Bey her zaman ciddi olmakla beraber, sevimli ve gösterişsiz olmakla beraber temiz giyimliydi. Esvapları, yüzünün kehribar sarısına yaraşan sarımtırak renklerin birindeydi. Üstünde daima saz rengi, hardal rengi, bal rengi, kas sarısı, deve tüyü, kavun içi, kestane, krem, beş turuncu, samani, nohudi renklerde veya bunları andıran bir renkte ve bir esbabı, pelerini, pardesüsü yahut paltosu vardı. Onu senelerle o kadar hep bu birbirlerine yaklaşan renklere bürünmüş gördüm ki, bunların hülasasından hasıl olma bir nevi silik ve sarımtırak renk, hatırımda onun adeta hüviyetinin, vücudunun, teninin sanki mevsimlere göre ancak biraz açıklaşıp koyulaşan tüylerinin rengi gibi kalmış. Uzun zamanların üstünde, önce eskitememiş, sonra eskitmesine rağmen değiştirememiş olduğu, o hep birden gelmiş her renkteki esvaplarını nihayet yeniletince, sanırdınız ki ona bu defa bütün sarımtırak renklerde bir alay esvap daha gelmişti de, artık bunlardan birini çıkarıp ötekini giyiyordu. Onun giydiği bu sarı renkli şeylere akraba olan kehruba gibi sararmış bir benzi, kalbinin iyiliğine şahadet ediyor gibi bir yüzü vardı. Dudaklarını uçlarına kadar kaplayan, kesik, sert bıyıkları zaman ile gayet temiz bir beyaza bürünmüştü. Hep iyiye çekerek anlattığı şeylerde sesini hakikatleri örtmek isteyen bir perdeden duyardım. Yaşlılar tecrübeleri arttıkça her şeyin abes olduğunu göre anlayan artık büyük bir lavvaliliğe düştükleri ve sözlerin arasında en açık sıçık kelimeleri bile kullanmaktan çekinmedikleri halde ihtiyarların bu bozgun hali ona sirayet etmemişti. O hala muntazam peşrifatlı, nezaketliydi. Sözleriyle herkese iltifat ve atiye itimad ederdi. Onun memleketin geçirdiği çeşitli günlerinde hep akıntıya karşı emniyette kürek çeker gibi dekarlı, mütevekkil görürdüm. Onun başkalarının huylarına benzemediğini gördüğümüz hususiyeti dudaklarında ve sözlerinde devam eden bu sükun ve şefkatti. Ekseriyetle olduğu gibi yaşlanmak yüzünün asaletini arttırmıştı. Vaktiyle nesiller birbiriyle galiba daha çok anlaşırdı. Fahim Bey'in babaminkine yakın bir yaşta olması lazım geldiği halde ona rast geldikçe görüşmekten memnun olurdum. Munis ve hep bir edadaki sesiyle hiçbir vakit belagata ermeden eski kelimelerini daima arayarak bazen de bulamayarak bakışlarının ve edalarının yardımıyla konuştuğu zamanlar hep vakitlerin, gönüllerin, keselerin bol olduğu kendi gençlik zamanlarından bahseder ve böyle konuşurken o zamanların hala gönlünde kalmış tadına sanki gülümser, o tatlı alemin yağdı içinde, belki de biraz sayıklar gibi bir hal alır ve beni de o sıcak ve samimi muhitin neşelerine ve latifelerine teşrik etmek ister gibi olurdu. O bu anlattığı şeylerle gençlik zamanının şiirine dalıyor, bu melali tadıyordu. Böylece sözleri işine ve istikbaline ait olmadığı zamanlar hep maziye ait olurdu. Üstlerinde eski gevezeliklerin daha büsbütün uçmamış tadı, hafif bir güzel koku gibi duyulan bu sözlerinde ekseriyetle dün, evvelki gün, geçen gün der gibi, bundan 25 sene evvel, bundan 30 sene evvel, 35 sene evvel, 40 sene evvel dediği olurdu. Cümleleri zaten hep eski renkleri solmuş, eski tesirleri uçuksamış bir takım kelimelere ve şekillere bürünüyordu. Sözüne çok kere, bir gün olur, gönül isterdi ki, Huda bilir, neyleyeyim yahut inan olsun ki diye başlardı. Güya annemiz veya büyük annemizin açtığı bir eski zaman sandığı içinden nasıl gönüllerin derinden sezdiği ve hafif hafif bayıltıcı bulduğu bir ıtır duyulursa ekseriyetle bu sözleriyle sanki eski raihaları biraz saklamış bir takım kurumuş çiçekler, lavanta çiçeği torbaları, kekik, öd ağacı, buhur, gül suyu, çiçek suyu, amber çiçeği Kil, el sabunları, günlük ve tütsü gibi eski zamanın hemen rahmani kokularını duyurmuş oluyordu. Bir gülüm kokusunda nasıl birçok eski mevsimlerimizin baygın gönüllerini duyarsak, öylece o bana eski zamanından bahsederken ben kendi geçmiş zamanlarıma kavuşurdum. Ve nasıl ki yine bu sandık içinden unutmuş olduğumuz fakat görür görmez bizi ta çocukluk zamanımızın sularına indiren, zira o zamandan aşinası olduğumuz çalgılı bir kırık oyuncak, bir köşk takliti, bir küçük kutu, edalı bir manşon, alayişli bir yelpaze çıkar da biz bunları çalmaya, seyretmeye, koklamaya ve açmaya başlayınca ruhumuzda nasıl bütün bir eski zaman açılmış ve yayılmış olursa işte böylece Fahim Bey dinlerken bir zaman ve mekan değiştirmiş olur ve bunun hazına doyamazdı. Onun 1897 Yunan muharebesi sırasında İstanbul hayatına, ahalinin asker sevkine gösterdiği alakaya Gönüllü gidenlere, mahalle arkadaşlarının tertip ettikleri merasime, sirkeci lokantalarında ve şehzadebaşı tiyatrolarındaki tezahürlere dair canlı bir takım hatıraları vardı ki bunları anlatmayı pek severdi. Bazen bir şeyi evvelce de hikaye etmiş olduğunu unutarak bildiğim o fıkrayı sanki bir daha mahfazasından çıkarır gibi o kadar aynı eda, aynı kalıp, aynı ölçü, aynı kelimelerle tekrar ederdi ki Anlattığı vakaya ne kadar sadık kaldığını lezzetle görürdüm. Ben onu dinleye dinleye artık o hadisenin bir şahidi olmuş gibi olmaz mıydım? Evvelce duyduklarıma fazla bir şey ilave etse onu hakikatin hududunu hatırlatsamayacak mıydım? O kadar ki cümlesinin baş tarafını duyarak sonunda gelecek kelimeleri evvelinden bilirdim. Sanki garip bir haletle bunları söylenilmesinden daha önce duymuş yahut duyduğum bu sözleri ben söylemiş gibi olurdum. Yeni açılmış Bomonti bahçesinde Abdülhak Hamit ve babamla birlikte bir akşamdan gece yarısına kadar güle eğlene iki küçük bir afıçısını nasıl içerek bitirmiş ve sonra buna nasıl gülmekten katılmış olduklarını hikaye ederdi. Bunu daha evvel de söylemiş olduğunu unutarak iki üç defa tekrar etti. Bu zamanlarda onu görür görmez yanına gitmeyi kendisini dinlemeyi pek severdim. Bu sözlerle ben o zaman çok kullanılan bir tabir ve ilaç olan bir nevi kordiyel içmiş oluyordum. Gençler kendilerini daha yormayan hafızalarını doldurmaya meraklıdırlar. Sorarlar, dinlerler. Onunla görüştüğümü gören bir arkadaşım bana gülerek sen Fahim Bey'i bir ders alır gibi dinliyorsun demişti. Fakat bazı günler ona tesadüflerimde ruhunu büsbütün durgun ve gözlerinin sabit ve siyah bakışlarını bütün koyulaşmış gördüğüm olurdu. Onun bu haline adeta çarptığım anlarda Fahim Bey'i duyurmayı bana güya zımnen vaat etmiş bulunduğu maziyi bile unutmuş, uyuşmuş ve adeta uyumuş bulurdum ve bu günler ona karşı için için kızardım. Niçin mazi içinden artık beni memnun edecek bir şey hatırlayıp söylemiyor diyen bir hisse kapılırdım. Zira bize birçok çalgılar duyurmuş olan bir sazendeyi her zamanki hotgamlığımızla, Hüviyetinin karıştığı bu havaları bize artık daima dinletmek vazifesiyle mükellef sayarız. Şarkısı devam etmeyen şarkıcı itibardan düşer. Bir gün onun yorularak çalmamaya inat ettiğini görsek hem bize karşı vazifesini yapmadığını hem onun havasından böyle ayrılınca manasız ve tatsız kaldığını duyarız. Ölüm korkusuyla masalına binbir gece devam eden Şehrazat gibi tutturmuş olduğu hikayesini herkesin devam etmesi lazım gelir. Pek kısa kestirdiği için yan taraflarında hiç görünmeyen beyaz saçlarına ve ak bıyıklarına rağmen Fahim Bey'in ne kadar gariptir, bazı insanlarda görüldüğü gibi yaşıyor değil de hala bir yaşamaya hazırlanma devresinde bulunuyor hali vardı. Yahut ben onu eskiden böyle görmeye alışık olduğum için hala öyle görmeye devam ediyordum. Bu Fahim Bey de optimizm felsefesinin hakim olduğu ve onun işine bir sermayedar bulmak ümidiyle yine birçok müesseselere başvurduğu zamanlardı. Duyardım ki önceleri kendisini nezaketle karşılayanlar bu silik ihtiyarın hep aynı imkansız işi sayıkladığını görerek artık kendisini boş vakitleri olmayınca kabul etmezler de saatlerce bekletirlermiş. Onun böylece bir bekleme odasının hatta bir sofanın tahta kanepesine oturarak bir saat, iki saat, üç saat, dört saat beklediği olurmuş. O kadar ki bu ticarethane sahipleri içinde Yahudinin biri bu garip ihtiyarın yumuşak inadı ile bir iki kere yenildikten ve onu kabul ederek dinledikten sonra yolladığımız yere öyle takılır ki canı çıkar da parayı almadan çıkmaz fikriyle onu yazıhanesinde tahsildar olarak bağlamak sevdasına düşmüş. Ona gel manasız işini bırakma bizim paraları tahsil et bu hesapta sen daha karlı çıkarsın diyormuş. İnadına mağlup olanlar Fahim Bey'i nihayet kabul ettiler mi, o yanlarına memnun bir yüzle girer, söylenen mübhem ve hatta menfi sözlerden ümit verici ve hatta müsbet manalar çıkarır ve onların yanlarından müteselli ve hatta beşaretli bir yüzle ayrılırmış. Yine o sırada yabancı büyük bir ticaret hanenin İstanbul'daki mümessili bana onun hakkında fikrimi sormuştu. Çünkü Fil Hakika bana iyi bir tesir yapıyor ama kendisiyle pek garip bir tarzda tanıştık. ''Bana evvelce takdim edilmiş olduğunu ve benim bunu unutmuş olacağımı iddia ediyorsa da bunun doğru olmadığından eminim. Belki kendi hafızası bozulmuş da yanlışlıkla böyle zannediyor ve yahut bir başkası ile karıştırıyor. Bunun için soruyorum, ''Ciddi bir adam mıdır?'' dedi. Vahim Bey görüşmesinde fayda beklediği bir kimseyle tanışmayı kolaylaştırmak için bu hileyi irtikap etmiş, bu çocukluğa mı düşmüştü? ''Ciddiyetine itimat olunabilir.'' takip ettiği işlerdeki kabiliyetini iyice bilemiyorum, diye cevap verdim. Zira bence Fahim Bey'in birçok işlere verdiği lafzi ehemmiyete rağmen, bilmem neden bu alakası hep gevşek ve satih kalıyordu. Onun kendinden emin ve mütevazi bir gurur içinde, kuş bakışlı nazarlarının sebatı altında, sanki için için olduğundan memnun kalan, başka bir şey aramayan ve hep biraz uyuklayan bir hali vardı. Ben Fahim Bey ile görüşürken ve hatta bazen onu düşünürken tuhaf bir hisse kapılıyordu. Bana onun hayat ve maneviyatında belki tembellik, belki muhabbetsizlik, belki beceriksizlik ve belki talihsizlik yüzünden kiralık konağının vaktiyle boş bırakmış olduğu odaları tarzında büsbütün ihmal edilmiş hücreler var gibi geliyordu. O ya bunlarla meşgul olmamış veya buna vakit ve imkan bulamamış ve bunları döşeyememiş, süsleyememişti. O galiba hayatı pek de ciddiye almıyordu. Yahut da onun kalbinde veya zekasında durmuş, hani Saffet Hanım'ın saatlerinin kurulmamış oldukları vakit artık ileri gitmedikleri gibi işlemeyen, duran bir hal vardı. Bu hisseme kapıldığım zamanlar, Beyin Bey'in gözlerinin bildiğim o sert ve aşınmamış cevherini görünce, gizli bir istina ile yer değiştiren şikayetli bakışlarının bu hali canlı bir manaya delalet etmekten ziyade, eskiden beri aşinası bulundukları bir adete uyduklarını sanırdım. Onun ciddi ve sabit bakışlarıyla meymenetsiz şeyleri görmemek hususunda aynı inat ile baktığı zamanlar istediği belki hiçbir hakikati görmek değil, sadece ruhunun sükunetini muhafaza etmekten ibaret olabilirdi. İhtimal ki Fahim Bey muhayyelesinde bazı kıymetli emeller beslemekle beraber, hayatta bunları tahakkuk ettirmek için ihtiyar olunacak vedakarlıkları ve gayreti kabul etmiyor yahut benimsemiyor ve böylece onları sade hayalinde yaşatmayı tercih ediyordu. İhtimal ki onun hayali pek geniş ve kendi hülyasına inanmak kabiliyeti de pek kuvvetliydi. Lakin belki hayatın hakikat ve muvaffakiyet çerçevelerine uymayan ve sığmayan bu hülya ve hesap ile o hep hakikatin haricinde ancak bir efsane aleminde kalmaya mahkumdu. Gönlümüzde yaşayan hülyalara onların hakikate inkılap etmesiyle alakamız kalmayacak kadar inandığımız zamanlar bizim içinde yaşadığımız hayal aleminin başkalarının gördükleri hakikat dünyasıyla hiçbir münasebeti kalmaz. Bizi bu dünyaya bağlayan her türlü muhakemeden yani zincirlerimizden kurtuluruz. Hayalimiz bizi başka bir iklime çıkarır. Hayalperestin ayakları yerden kesilmiştir. Artık o bir hülya aleminde uçar. Bir gün Mevlana'nın dönerken yavaş yavaş yerden ayrılarak uçmaya koyulduğunu gören müritlerinin kendisini başı tavana çarpmadan uyandırmak için hafif bir gürültü yapmış oldukları rivayeti doğruysa, bu hadisenin nevi hatırasına uyarak Mevleviler dervişlerine döne döne uçmasınlar diye yeryüzünden bir ses duyurmak için musiki çalarlarmış. İşte Fahim Bey'i evliya telakki eden eski reji odacısının belki bu bakımdan hakkı vardı. Zira evliyalar bizim içinde yaşayamayacağımız bir kainata yükselenlerdir. Böyle Fahim Bey'in sözlerinden zevk alamadığım ve onu biraz gaiplere karışmış sandığım zamanlarda bile eski hayatının menbaalarından gelen bir alaka ve gittikçe çoğalan bir taaccüp beni hayatı, herkesin hayatı gibi muammaya benzeyen bu adama bağlardı. Bazen de Fahim Bey'in güya her şeyden uzakta, belki yarı uykuda, yarı sonsuz bir hesap içinde, mülayim mülayim geçtiğini görürdüm de, o bundan tamamen habersiz kaldığı halde ona adeta isyan ederdim. İçimde birçok suallerin canlandığını duyardım ve değişen hislerime tabi olarak içimden ona uzun uzun söylenir, günlerime göre derdim ki, Fahim Bey, uzun yıllardır sizi sabahları aynı iman ile yürüten ve akşamları aynı itikat ile döndüren, sizi yolunuzun hatta kaldırımından bile şaşırtmayan maksat ve gayeniz nedir ki bunlar sizin adımlarınızın hiç gevşemeyen sebatını temin ediyor. İşte zaman ile her şeyden önüne geçilmez bir bıkkınlık duyarak hiçbir yol üstünde 2-3 seneden fazla ilerleyemeyen, yürümeyen bana asıl bu haliniz hayret veriyor. Size ne kadar şaştığımı bilemezsiniz. Fahim Bey sizi hiç hastalanmaz mısınız? Yani her günkü hayatınızla zehirlenip bazı günler her şeyin rağmına olarak yatağınızda kalmak istemez misiniz? Bazı geceler her günkü yatağınızın hatıralarına artık tahammül edemediğinizi duyup da başınızı almaz ve içinde bir tek hatıranız bulunmayan bir bakir odaya vararak içinde hiçbir rüya görmemiş olduğumuz bir yatakta uymak ve yepyeni rüyaların kucağına sığınmak istemez misiniz? Vapurların, trenlerin, otel odalarının verdikleri rüyaların ihtiyacını siz hiç duymaz mısınız? O kadar yürüyorsunuz da hala bir inkılaba, bir infilaha kavaramadınız mı? Yahut hala kendinizi arıyorsunuz da kendinizi hala bulamadınız mı? Fahim Bey, bilmez misiniz ki bütün hususatlar hale cansız bir sabır ve itinanın değil, ancak galeyanlı bir iştiyakın mükafatıdır. Bizim olacak şeyleri ancak kalbimizin aşkı cezbedebilir. Tadacağımız lezzetler kalbimizin yorgunlukları sayesinde elimize geçer. Her vusat buhranlı bir aşkın mahsulüdür. İnsan talihinin bu kanununu kabul etmez misiniz? Para, mevki, şöhret, evde edilen bütün zevklerin nasıl ödendiğini bilmez misiniz? Bilmez misiniz ki insanlar bunları sıhhatleri, rahatları, huzurları bağısına öderler? Bunları hatta şerefleri, haysiyetleri ve hayatlarıyla ödeyenler vardır. Bütün kuvvetlerini harcayarak tekme ruhlarıyla oynayan oyuncular arasında siz soğuk kanlılığınızla. Ve hiç değişmeyen hülyalarınızla mızıkçılık eden bir oyuncu gibi kalıyorsunuz. Uykuda mısınız? Hala mı uyuyorsunuz? Yoksa aşklarını ruhlarımıza salan bütün dünya nimetlerine siz lakayt mı kalıyorsunuz? Bütün bu şeylerden ziyade siz yalnızca hotgem ruhunuzu rakitliğini mi seviyor ve ancak onu mu arıyorsunuz? Fahim Bey, Münzevi'nin daimi düşüncelerinde her zaman eriştiği yüksek kabiliyetle ve kendi ikliminde geçen şeyleri sezmekte ve her zaman gösterdiği maharetiyle siz bir karar vermiş ve bir hayalden ibaret olan emelinizi intihap etmiş misiniz? Siz bu hayal ülkesine varırken bize hayata bağlayan ve makbulümüz olduğu için kabul ettiğimiz rabıtalardan hiçbiri gönlünüzü geri çekmiyor, topraktan gelen hiçbir musikinin davetini duymak size artık müyaser olmuyor mu? Hülasa, Sema'nızdan yere inmeniz için lazım gelen büyük sarsıntılardan hiçbiri sizi hala uyandırmadı mı? Bütün bunları bilmek isterdim. Fakat insanlar arasında cari olan ve hiçbirisinin riayette kusur etmediği anlaşmamak, hiç kimseye kendi mukadderatını alakadar edebilecek bir sözü söylememek ve bunu nafile yere ancak içimizden düşünmek kaidesine uyarak ne ben size bu vazif suallerimi irad etmiştim ne de siz bu meraklarıma canlı bir cevap vermiştiniz. Bütün bunlar kendi kendimde kalan faraziyeler ve tahminlerimin karanlık sahasını geçmemişti. İpinin üstünde yürüyen cambaz düşecek mi, düşmeyecek mi? Bu kadar ince bir yol üstünde nasıl tutunuyor, nasıl yürüyor? Ona muhabbetimiz çok olmasa da bir merak ve alaka ile bağlandığımız muhakkak. Size rabıtağımın bir kısmını bendeki bu tacip ve tecessüs teşkil ediyordu. Siz bunu duymadınız çünkü ben sizi gördükçe kendi kendime, Yalnız içimden derdim ki, Fahim Bey kurulmuş bir eski saat gibi, maşallah, tıkır tıkır işliyor, yürüyor. Fakat merak ediyorum, kuvveti acaba insanlara ve kendi talihine karşı beslediği zavallı, ezeli bir muhabbet ve merhamet midir, yoksa duyduğu ezeli ve daimi bir nevi hiddet ve nefret midir? 13. Fahim Bey hakkında değişen hislerim Fahim Bey'in tabiatına göre, Cömert bir adam olması, hep muhabbetiyle ve nezaketiyle harekete geçerek vaktini ve parasını hiç esirgememesi, hatta bunları israf ve heba etmesi lazım gelirdi. Fakat hayat bizi bazen tabiatımızın aksine tadil veya sevk ediyor. Fahim Bey o kadar muntazam, vakitsiz ve parasızdı ki, belki haksız ve yanlış olarak ömrünün bu mütemadi yoksulluklarıyla pek hasis görünüyordu. Daima her türlü masraftan kaçınmaya mahkumdu. Mevsimin, çalgının yahut sahnede seyrettiğimiz artistin güzelliği asabımızı biraz teskin ettiği için hayatı belki daha muunist bularak birbirimiz hakkında biraz daha müsamahalı, hatta belki biraz muhabbetli olduğumuz o eğlence yerlerinin, bahçe ve kahvelerin, tiyatro ve sinemaların hiçbirinde ona rast gelinmezdi. Böyle yerlerde belki biraz da içkinin yardımıyla birbirimiz hakkında biraz vefakar, Hatta belki bir parça fedakar olduğumuz zamanlarda kalplerimizde çoğalan muhabbetimizden, iyiliğimizden onun hiç istifade ettiği yoktu. Ona İstanbul'un o bir şehirden başka bir şehire geçer gibi gittiğimiz uzak ve dağınık seyir ve yazlık mahallelerinde bile tesadüf edilmezdi. Onu hiçbir yaz günü bir neşe yükü taşır gibi keyifle boğaz içine yahut adalara doğru yollanan bir vapurda, veya çocukluğumuzdan bir hava getirmek için haykırarak koşar gibi giden bir trende görmedim. O bilekiz hep kalabalık ve kargaşalık arasında hep kar, rüzgar, yağmur ve çamur gibi tabiatın nezaketsizlikleri, kabalıkları, gazapları içinde görünürdü. Hep otomobil, tramvay, otobüs gibi kendinden cüsseli olan ve kendi ehemmiyetsizliğini, cılızlığını daha ziyade meydana koyan rakipler arasında, de hep kendisine ayıracak kadar vaktimiz bulunmadığı bir anda meydana çıkardı. Fahim Bey'in İstanbul'un uzak bir semsindeki evine de gitmiş değildim. Ona hep şehrin sokaklarında, üstlerinde geçirdiğimiz senelere rağmen, çok kere bizi hala tanımaz gibi lakayt kalan ve gayelerimize lakaytmışlar gibi bizi hiçbir zaman istediğimiz noktalara çıkarmayan sokaklarda, o bizi kah çocuk neşesiyle, kah genç adam hevesiyle, kah aşk ile. Kahp bir binlik ile saran, bize kah bir harem gibi açılan, kah bir gurbet gibi somurtan sokaklarda, o kah neşemizle bir bayram alayı, kah matemimizle bir türbe diyarı gibi duyduğumuz, kah perişan olunca taştan yüzlerine bakarak hayran kaldığımız, kah masum olunca eski ve mütevekkil hallerini his ve seyrederek dinlediğimiz, kah evimizin bahçesi gibi telakki ettiğimiz, kah maneviyatımıza batan dikenleriyle Kelbela yollarına döndüğünü gördüğümüz ve içlerini dışlarını kendimiz kadar bildiğimiz sokaklarda rast gelirdim. İnsanların hazin ve tahammül edilmez bir huyları ve adetleri vardır bilirsiniz. Ne kadar akıllı, ne kadar duygulu olurlarsa olsunlar ve ne kadar mühim mevkilerde bulunurlarsa bulunsunlar, birbirlerine rast geldiler mi, güya beşeri görünmemeye hepsi de ahdetmişler gibi, ve güya bir türlü aynı lisanı konuşamayacaklarını hepsi de biliyorlarmış gibi, her şeyin hiçbir ehemmiyeti olmayan en dış tabakasında kalmakla ve birbirlerine muntazaman yalnız en iptidai, en sathi, hatta en manasız sözleri söylemekte ektifa ederler. İnsanların çoğu daima konuşurlar. Söz fırsatını hiçbir gün kaybetmezler. Fakat asıl sözleri söylemek fırsatını hiçbir gün bulamazlar. Bütün bir ömür içinde... Mühim sözleri ya bir iki kere söylemiş olur yahut hiçbir defa söylememiş olurlar. Mantıklı olmak için tesadüf ettiğiniz herkes size mahrem, zati hususiyetlerinin ve ilminin sözlerini dinletmeli, şair size belki son mısraları okumalı, filozof son kanaatlerini tefsir etmeli, tacir son vaziyetten bahsetmeli, memur son alınan kararları anlatmalı ve gazeteci son haberleri vermeliydi. Her sahada ancak mütehassıs bulunanların sözlerinde nisbi bir kıymet olabilir. Fakat bu küçük ihtisas sahipleri de yan yana geldiler mi ayrı ayrı insanlar konuşuyorlarmış gibi birbirleriyle bir türlü anlaşamıyorlar. Bari sussalar, bari hiçbir şey demeseler de ahbaplarımızla sadece dost nazarlarla görüşsek, güzel kadınlarla gülümseyerek bakışsak, sevdiklerimizle aşina tebessümler teati etsek, hülasa manalı bir süköt içinde kalsak da manasız sözlere hiç düşmesek. Fakat hayır, kimi olursa olsun tesadüfümüzde lüzumsuz sözlerin uzun kafileleri aramızdan mutlaka geçmeye başlayacaktır. Bize mutlaka kalp akçeler gibi sözler dinletecekler ve biz de duyduklarımıza aynı surette mukabele etmeye mecbur olacağız. Fahim Bey'le de böyle buluşuşlarımızda yolun bir kenarında durarak bir müddet ayaküstü görüşürken çok kere en satin şeylerden ve havadan sudan bahsederdik. Okumaya pek meraklı olduğu gazetelerin verdikleri yeni bir haberden her bahsedişinde, o hadiseye ancak bir başvekilin devlet işlerinde duyabileceği bir alaka göstererek, olup bitenlerde kendisinin de bir mesuliyet payı varmışçasına, işi ciddiye alarak biraz gülünç göründüğü olurdu. Bazen de bana, ''Parasızlık insanı lüzumsuz her türlü sarfiyattan kurtarıyor.'' Ve insana parasını ancak lüzumu olan şeylere sarf etmesini öğretiyor, diyordu. Ben onda hala bir optimizm mi yoksa artık bir pesimizin felsefesi mi hakimdir anlayamıyordum. Ben çoktandır bu rahatsız sohbetlerimizi biraz dar bulmaya başlamıştım. İnsan yaşlandıkça kalbi katılaşıyor, adamları göre tanıya, haklarında ilk önce duyduğu muhabbet azalıyor, alakada gevşiyor. Onların nasıl bir mahsul olduklarını öğrendikten sonra evvelki zamanımda olduğu gibi hiçbirisinde hakikatin bir cüz'ü bulunabileceğine inanmıyor ve hepsinin bir iklim, bir devir, bir muhit yetiştirmesi olduğunu görüyordum. Mücerret bir hakikat olmayıp da hakikatin de nisbi ve mütehavvil bir şey olmasına göre, hayat içinde tesadüfleri en ziyade hoşa gidebilecek olan insanlar, merakımızı en ziyade tahrik edebilenler bilekiz, ya sarahaten mahalliye olanlar yahut Fahim Bey gibi bir nevi anormal olarak halleriyle, muammalarıyla bize bir merak telkin edenler olması lazım gelir. Fakat gençken kalbimin cömertliğinden ehemmiyet verebildiğim bu nevi ahbaplıkların hepsi de bezgin ruhum için artık eskimiş, tavsamış ve gözümden düşmüştü. Gençlikte içimden duyduğum gibi bu dünyanın bir sahibi değil fakat bir misafir olduğumu bir an unutamayacak kadar anlayınca Bunlar gittikçe daha kuvvetli hissettiğim fanilik azabını artık oyalayamıyor, bu zehrimi yatıştıramıyordu. Artık tesadüflerimizin her birinde Fahim Bey'e ancak kendi ruhi halimin tesiri altında kalan bir mana veriyor ve manasını kendinden kabul etmekten ziyade ben ona bahşetmiş oluyordum. Böylece kah ona eski hislerimle bağlandığım bir dost, kah geçmişe ait kırdıları beni lakayt bırakan bir geveze telakki ederdim. Biz saffetimiz de sanırız ki bütün tanıdıklarımız her zaman kendimize olduğumuz gibi görecekler, masum isek mücirim sayamayacaklardır. Halbuki aleyhimizde verilen hükümlerin sebepleri çok kere bizim kusurlarımız değil, bize bakanların görüşlerini bulandıran kendi hisleri, acizleri ve öfkeleridir. Zalim size zulüm etmekteki sebebi kendi fena kanında bulur. Size ısıran köpek. Siz ısırılmaya müstahak olduğunuz için değil, kendisi kuduz olduğu için ısırır. Onun için ehemmiyetli olan şey sizin ısırılmanız değil, kendisinin ısırmasıdır. Fayın Bey her zamanki değişmez, uslu ve iyi haliyle bazı tesadüflerimizde beni son görüşüşümüzde bıraktığı noktada bulacağını sanırdı. Halbuki ben bazen bu arada inkılaplar geçirmiş olurdum. Mesela sevdiğim bir mevcudiyeti kaybederek kendimi öksüz duyardım. Bu esnada teselliye, avunmaya ihtiyacım olurdu. Bilhassa çocukça sözler duymak isterdim. Ona rast gelsem kendisini daha fazla dinleyebilmek için elimden geleni yapardım. O memnun olurdu. Yine mesela bir iş takip ederek bütün gayretimi bir tek mevzuya hasrederdim. Vaktimin ve dikkatimin en ufak bir kırıntısını israf etmek bana haram görünürdü. Ona rast gelsem nazarlarını söndürürdüm. O mahzun olurdu. Belki manasız bulduğu bu değişmelerimi şaşarak beni anlamıyordu. Halbuki bunda anlaşılmayacak sanki ne vardı? Aynı gün içinde saatten saate değişiriz. Kaygısız bir çocuk, hızlı bir genç, uslanmış bir yaşlı adam ve biçare, bunayan bir ihtiyar olabiliriz. Aynı 24 saat içinde yalnız kalmaya susar, başkalarıyla görüşmeye acıkırız. Mevsimlere göre değişen tabiat kadar, hislerimize göre de yüzümüz değişir, biz değişiriz. Memur, gündüzki çatık kaşlı amirinin gece yarısı barda vefalı, coşkun, açılmış yüzünü görse belki onu tanıyamayacağı gelir. Halbuki o aynı adamdır. Biz aynı adamız. Lakin dakikadan dakikaya başkalaşırız. Hele bir devlet adamı ile bir vekille görüşen insanların bu bukalemunlar gibi yüzlerinin, gözlerinin renk değiştirdiklerini fark ederiz. Konuştukları adamın kanaatleri, zevkleri, duyguları kendi hüviyetlerine dolmaya başlar. Fahim Bey görüşse, dosyelerinin kerametine evvelinden kaniymiş gibi, vekille o kadar hemayar, ona karşı o kadar hürmetkar muhabbetkar görünecekti ki, yüzünün manası ve çizgileri yepyeni manalar ve şekiller alacaktı. Zamanlar geçtikçe ben gitgide yorgun uyuyup, gitgide mahsun uyandıkça, ona tesadüflerimin memnuniyetsizlik nispeti, eskisinin aksine olarak memnuniyet nispetini geçiyordu. Benzini bitmiş bir otomobil gibi ben bütün tahammül kabiliyetimi tüketmiş olduğum bir anda Fahim Bey'e rast gelsem o her zamanki halim ve selim haliyle benim bu halsizliğimden habersiz yine eskisi gibi tebessümle bakardı. Bense şehrin içlerini dışlarını gördüğüm bu anda Fahim Bey'de ne yapayım biraz ahmak ve bunak bulmaktan kendimi alamadığım olurdu. Bir de Fahim Bey'e açılamamış olan bir mevzu daha, İnsan iyi kitaplara kavuştuktan sonra alelade kimselerin sözlerine karşı müşkil pesent davranır oluyor. Bir Shakespeare elbette ki herkesten daha ziyade alaka çekiyor, o etrafımızdakilerden pek daha mühim olduğu halde biz eserlerini okumayı hala bitiremediğimizi düşünüyor ve hele ecdattan kalma mukaddes mirasın her şubesinden şuuruna payını aldıktan sonra çok kere, Kendini bir nevi müziki ile zengin demek istemiyorum fakat tok olgun dolgun buluyor. Fikrin ve ruhun bu servetini bilhassa duyuran, içinde şiirimizde muhalif hiçbir rüzgarın esmediği, yalnızlık ve sükûn nefis oluyor. Sukûta erdiğimiz zaman musikiğimizi dinliyoruz. Kitapların iyileri ve ruhumuzda takdis ettiğimiz faziletler insanları daha zor beğenmeye bizi mecbur ediyor. İnsan artık vaktini yabancılara karşı müdafaa etmek sevdasına düşüyor. Tecrübenin bize verdiği olgunluk, yemek, yürümek, dinlenmek ve uyumak gibi mühim işlerden arta kalan bütün vaktimizi ancak aşkımız ve vazife arasında taksim etmeye amir oluyor. Size kıymet verebileceğiniz bir haberi değil, ancak kendi taşıdığı boşluğu getiren bir insana, yani insanların çoğuna rast geldiniz mi, siz daha ağzınızı açmadan ben ne söyleyebileceğinizi biliyorum diyerek kaçmak arzusu duyuyorsunuz. Dahası var, gözlerin yavaş yavaş çoğalan ilmi maneviyata gittikçe daha çok nüfuz etmeye sebep oluyor. Bir yaştan sonra zehirlenmiş gözlerimiz artık zahiri görmekle kanmıyor, batını da görüyor. Hakikatlerin temizlenmiş satında kalmıyor, içlerine gizlenen yaralarına da nüfuz ediyor. Mütemadiyen, yalanlarını söyleyen şeyler bizi artık aldatmıyor. Söyleyeni dinlerken duyduğumuz sözler bize şeffaf görünüyor. Yalnız işittiğimizin yalan olduğunu değil, aynı zamanda söylenmeyen doğruyu da duyuyoruz. Herkes özünü sakladığını umarken aldanır, acemidir, bunu saklayamaz. Fakat karşısındakinin maksatlarını duyarken herkes üstaddır, aldanmaz, gözünden hiçbir şey kaç kaçırmaz. Karşımızda söyleyen her şeyi tahrif ederken biz ona içimizden, sen dilediğini söyle. Ben istediğini biliyorum. Yalanı duyarken doğruyu da anlıyorum diyoruz. Fakat dahası da var. Karşımızdakini kendi sözlerimizin de hiç tesir etmediğini görünce içimizden, ona duyurmadığımız ikinci bir nutuk daha başlıyor ve bunu da deminki deruni sözlerimize katıyoruz. Kalp akçelerinin sürüldüğü piyasada ben size samimiyet cevheri halis sözler söylüyorum. Bu altınlarımın ayarı tam, hatta bunların bazısı, Rahicilerinden bile değerli olan güzel basılmış madalyalar, antikalar gibidir. Halbuki siz bunları tedavül eden diğer kalp sözlerden bile ayıramıyorsunuz. O halde benimle niçin adet yerini bulsun diye mi görüşüyorsunuz? Duymuyor musunuz ki ben dünyadaki menfaat hesapları ile değil, zülfiyar için değil, fise bilillah konuşuyorum. Bunu duyarsanız sözlerimi beğeneceksiniz. Fakat bir de sükutumu duyabilseniz daha çok sevecektiniz. Madem ki bunu da takdir edemiyorsunuz, sizinle böyle boş yere yorulup nafile vakit geçireceğime güzel olmadığınızı bilirsiniz. Güzel bir yüz seyretsem elbette daha haz duyardım. Bir ilminiz olmadığını bilirsiniz. İyi bir kitap okusam elbette daha çok istifade ederdim. Lüzumu olsa da hiçbir işime yaramayacağını bilirsiniz. Açık havada gezinsem elbette sıhhatim için daha iyi ederdim. Müsaade edin de sizden ayrılayım. 14. Fahim Bey ve İstanbul İstanbul'da yaşayanlar biraz his ve fikir adamı olunca hayatlarına bir lezzet ve kıymet veren iki duygunun ta gençliklerinde gönüllerine dolanarak artık ölümlerine kadar kendilerinden ayrılmadığını görürler. Bunların biri tabiat, diğeri tarih duygusudur. Ve onlar zaman zaman bu duygulardan birinin kanadı ile mutat günlerimizin his seviyesini mutlaka aşarak yüksek bir iklime varırlar. Fahim Bey'in de bu saadetten az çok nasibi olmalıydı. Onun İstanbul'la arası nasıldı? İstanbul o kadar güzel ve öyle müessirdir ki onu bir ömür boyunca bir sevgili gibi tatmama imkan yoktur. İstanbul'un öyle esrarlı bir nur ile aydınlık günleri olur ki, bunlarda sanki bir güzellik haznesinin bütün gizli mucizeleri mahfazalarından soyunarak hayran gözlerimiz karşısında gösterişli bir geçit resmi yapıyor sanılır. Her tarafımızı hisli, canlı bir ışık sarar. Mavi gök bu çıplaklığı hususi bir fanus gibi kaplar. Bu tabii sükun içinde semavi bir lezzet gibi güzelliklerin membalarına çıkarmış gibi olur. Bu seyrine doyulmaz manzara insana bir musiki tesiri yapar. Paganizmden ruhumuza sızmış hislerle hayvani ilahi bir hayat aşkına dalarız. Bu heybetli güzellik kendine çarpmış gibi ruh, gafletinden uyanır. Sanki biraz güneş içmiş gibi sendeleriz ve biraz ilahlaştığımızı duyarız. İstanbul'un öyle tılsımlı geceleri olur ki, bunlar bizi sessizce bir şefkat gibi sararak ruhumuzun bütün bağlarını, kör düğümlerini çözer, bütün zehirlerini eritir. Bizi hafifleştirir, manevileştirir, yeryüzünden ayırıp bir efsane alemine götürür. Böyle derin bir yaz gecesi, İstanbul'un herhangi bir sahilinden ayrılan sandal, mehtaplı sularda yüze yüze, semanın yalnızlıklarına çıkar, geçmeyen bir zaman içinde dolaşır, bir insan talihinin en son hudutlarına varır, rüyalar diyarına ulaşır ve bize ebedi saatlerimizi sunar. Burada söz söylemek az geleceği için susar, bütün bu mesafelerin ve güzelliklerin bir izan ve vicdanı olmuşuz gibi ruhumuzun talihimiz ve kendimizden büyük ve ilahi şeylerle temasa geldiğini, varabileceğimiz en yüksek şiirin kadrine ermiş olduğumuzu anlarız. Kainatın bütün güzelliklerini tarayarak, maneviyat aleminin en canlı hislerini avlayarak ve büyük derinliklerden topladığımız ganimetlerimizi sürükleyerek, sandalla döndüğümüz zaman, yeryüzündeki ebedi saatlerimizi yaşamış olduğumuzu ve talihimizin artık bu mehtap ile bulanmış olduğunu duyarız. İstanbul Dünya güzeli bir kadın gibi, dünya güzeli olan bu şehir, her zaman gönül alıcı İstanbul. Değişen her mevsiminde bir kere olsun, Fahim Bey'i bu ezeli ziyafetlerinin birine çağırmaz, ruhunu güzelliklerinin büyük hamlelerinden biriyle açmaz, ayini cemlerinden biriyle olan bir kam sunmaz, onu yüksek tepelerinin Hüsn ve esatir alemine çıkarmaz, açan bir güle benzeyen baharının, ve solan bir güle benzeyen sonbaharının kokularıyla sarmaz, ona akşamları ufuklarında tutuşan yangınlarla kanayan bir grubun fassını duyurmaz, bübürlerinin ilahilerini onun gönlüne salmaz, hülasa, güzelliğinin ve şiirinin hususi bir dalga ile kabarıp yükseldiği, müstesna günlerinin ve gecelerinin birinde, bu emsalsiz tabiat, ilahi renkler, sular ve seslerle bu ruha dolmaz ve onu taşırmaz mıydı? Hiç mümkün müdür? Bütün İstanbullular gibi Fahim beyinde mutlak bir mahallede, bir bucakta, bildiği rahat bir şilte gibi serilen bir ev, gittiği ve gizli buluşmasında kam aldığı bir yer, hatıralarının uzun uzun çektiği tesbihini gizlediği bir köşe olmalıydı. Bunu vapurda bulunduğunu bilmediğim bir akşam, onun hülyalı bir tavırla Çengel çıktığını görünce düşünmüş, ben vapurla giderken onu bir hayal içinde, uyanmamış, hülyasında yürüyen bir adam gibi görmüştüm. Doğrusu benim bu Çengelköy'ündeki arşinalarından Fahim Bey'in hesabına bir hayli ümidim vardı. Diğer taraftan, İstanbul asıl çehresinin hususi hatlarını teşkil eden saray burnu ile eski bir tarih içinden süzülerek mazinin uğultulu denizi kenarında durmuş gibidir. Yüzü sulara akseder gibi tarihe dalar ve onun içinde yüzer. Her tepesinde bir cami yükselen İstanbul, İhtimal ki Fahim Bey'e Hülya dolu gönlünün rahim haline yarın ahirette yine nasip edecek bir cennet vaat etmiyordu. Fakat o, sandığım gibi bu teselliden mahrum olsa ve camilerden bir buhar halinde yükselen şiiri ve dinin bütün musikilerini duymasa bile, şüphesiz talihinin bağlandığı ve bütün sevdiği şeylerin kök saldığı bir tarihin şefkatini her gün duyan, o medeniyetin sıcak somununu her gün tadan bir mirasyedi olmalıydı. Bütün bu ihtişamlı mazenin devler gibi şahitleri yanında, Fahim Bey de elbette İstanbul'u evliyaya benzer bir akraba gibi seven çocuklarından biri olarak, ruhunun siyaneti ve gönlünün lezzeti bakımından bu iki duygudan birçok istifade etmiş olacaktı. 15. Fahim Bey'in dosyaları. 1 Aralık Fahim Bey'in Galata'daki idarehanesinin kirasını birkaç ay ödeyemedikten, ve han sahibinin mektuplarına cevap veremedikten sonra küçük adamlar diye andıklarının yanlarında küçük düşmemek için kendi gidemeyerek uzak akrabalarından biri vasıtasıyla nihayet borcunu göndermiş ve eşyasını evine naklettirmiş olduğunu duymuştuk. O sırada daha neler duyduk? Meğer Fahim Bey'in akrabasından olan bu ismini unuttuğum adam getirmeyi üstüne aldığı dosyeleri, kartonları, defterleri biraz karıştıracak olmuş ve bunların içinde gördüğü şeyler karşısında gözlerine inanmamış, hayretten kalmış. Meğer Fahim Bey'in dosyalarında meşrutiyetin ikinci ilanından seneler evvel ve seneler sonra, bütün şehir ve hatta bütün memlekette bahsi geçmiş, sanayi ve ticarete müteallik, büyük-küçük, koca imparatorlukta para getirebilecek, karla satılabilecek, bankalarla müştereken işletilebilecek, ormanlar limanlar, vapurlar, fabrikalar, yollar, piyangolar, postalar, telli ve telsiz telgraflar, madenler, çiftlikler, şimendiferler, otomobiller, tayareler, elektrikler, fenerler, devlete ait satılık emlak ve arazi, velhasıl hatır ve hayale gelmiş veya gelmemiş ne kadar iş, ne kadar teşebbüs imkanı varsa haklarında toplanan malumat, Türkçe ve Fransızca, gazete ve mecmua maktuası, haber ve makale, yazılı yamatbu, rapor ya proje hep böyle arzular ve imkanlar halinde başkalarından birer sır olarak saklanan dosyelerde ham altınlar gibi biriktirilmiş ve şimdi gözleri kamaştırıyormuş. Fahim Bey'in akrabası, yılların yan yana getirdiği, üst üste yığdığı bu dosyeleri, önce üstün körü bakarken meşhur bazı eski projelere rastlayıp hala yapılmamış bazı işleri de hatırlayarak, dosya kelimesinin manasını gittikçe daha iyi kavramağa, gözlerinin önüne serili tasavvurları, hayalleri, ümitleri, temennileri, birer hakikate bağlamağa, önce çocuk oyunları sanılırken, sayfeler kabarınca ihtimalleri imkanlar halinde duymağa, her bir dosyayı bir para kazanma çaresi olarak görmeye başlayınca, başında hafif ve tatlı bir sarhoşluk duyar gibi olmuş. Bütün bu dosyelerin Fahim Bey de Saffet Hanım içinde, her ikisinin uzak yakın akrabaları içinde bu akrabalar arasında kendisi içinde bir takım servet imkanları biriktirdiğini düşünmüş. Feyim Bey gibi ihtiyatlı, akıllı, malumatlı ve meğernik kapalı kutu bir adamın ancak bir sermayedarla karşılaştırılması lazım geliyormuş. Birçok mütefekkirler yalnız düşünmekle iktifa ederler. Ameli gibi öyle ameli adamlar da vardır ki Düşünemeyecekleri işler ellerine değer değmez, kurulu saatler gibi işlemeye başlar. Artık bu işleri istenilse bile durdurmak mümkün olmaz. Yabancılar gelir, sizin de kar edeceğiniz yeni bir iş için daha yine size ricalarda bulunurlar. İşleriniz arasına yeni bir iş daha katılır. Fahim Bey icraat sahasına geçememiş fakat bakın her şeyi vaktinden evvel düşünüp, hatırlayıp nasıl hazır etmiş. Mesela şu bizim şirket işlerinin adam akıllı yola gireceğini, pek uzak olmayan hayırlı günlerde müdürümüze bir otomobil satın alınması pek uygun olmaz mı? Elbette ki pek münasip, pek yerinde olur. Böyle mühim ve ciddi bir şirketin müdürü sabah akşam ticarethanesine ancak bir otomobille gidip gelmelidir. Onun vaktinin kıymeti bir otomobil masrafından kat kat üstündür. Peki otomobil rastgele mi alınsın? Hangisi olursa olur mu? Bilakis, gerekli otomobilin Avrupa veya Amerika malı olması kadar en meşhur bir fabrikanın en son bir modeli olmasının da doğrudan doğruya şirketin menfaati, kendi kendine yapacağı reklam bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Binaenaleyh, en meşhur, en ciddi, en ziyade itimat telkin eden otomobil fabrikalarından biriyle şimdiden muhabereye girişilmesi her cihetten faydalıdır. Ve sipariş mektupları, teklif mektupları, mukabil teklifler, Kataloglar, çeşitli otomobil resimleri, bu nakil vasıtası hakkındaki sahir malumat bütün bir dosya teşkil eder. İşte intihap etmiş göründüğü bir Rolls-Royce marka otomobil iştirasına ait dosyada Fahim Bey'in kıymetli dosyalarından biri sayılabilirmiş. Fahim Bey, evinin misafir odasına karma karışık yığılan dosyelerinin, dağılan paketlerin, masa, kanepe, koltuklar, sandalyeler üzerindeki perişan manzaraları karşısında Önce o kadar müteessir olmuş, saklama gücünü o kadar kaybetmiş ki bunları bir müddet yerleştirip gizleyemeden oldukları gibi açıkta bırakmış. O ismini unutmuş olduğum akrabası da bu işler dolayısıyla gelip gitmekte devam ettiği bu günler zarfında, her defasında odada kaldığı yalnız 5-10 dakika içinde bu dosyeleri biraz daha karıştırdıkça, aman ya Rabbi, bir de ne tuhaf şeyler bulma ve okumaya başlamış. Meğer Fahim Bey yazıhanesinde uyumadığı ve kimsenin de gelmeyeceğine emin olduğu uzun saatlerde daha ancak kendi kafasında kurulmuş olan işini güya hakikaten işliyormuş gibi idare etmek oyununa kapılırmış. Bir sürü defterler tutar ve bunları açtı mı derhal muhakemesinin bağlarından ve yoksul hayatının dertlerinden kurtularak muhayyel fakat mesut bir alemde yaşarmış. Bursa pamuklarını muhtelif piyasalara muvafık fiyatlarla teklif için ekseriyetle sadakütlü efendim yahut hakikatli efendim diye başlamasını sevdiği birçok mektuplar yazarak bunları itina ile kopya defterine de geçirirmiş. Bunları şimdilik yazmakla iktifa ederek daha kimseye yollamadığı halde bunlara karşılık olarak kendi kendisine hitaben yine hakikatli, sadakatli efendim diyeler kaplandırdığı cevaplar yazarmış. Bazen yine resen kendisine hitap eden bir takım alıcı mektupları yazar ve bunların da cevaplarını hazırlarmış. Mektubunuzu alır almaz, gerçi bu yakınlarda müessesemize gelen siparişlerin çokluğu karşısında bir yenisini kabul edemeyecek vaziyetteysek de, sizin gibi eski bir müşteriyi tatmin etmeye istical ile bütün bu siparişleri bir ayrı deftere kaydetmeyi unutmazmış. Böylece muhtelif defterlerde yürütülecek hesaplar cins itibariyle çoğalır, Miktar itibariyle artar, işler ve günler o kadar Fahim Bey'in gönlüne göre böyle karlı ve tatlı geçer ki, gelen mektuplarla bunlara yazılan cevaplar, gönderilen mektuplarla bunlara alınan cevaplar, birbirinden leziz ve nefis olur ve nice kartonlar bunlarla dolar taşarmış. Fahim Bey, işinin böyle her günde getirdiği karların hesabını yevmiye defterine geçirir, sonra bunları itina ile bir defteri kebire nakledermiş. Fabrika zaman ile büyüdükçe çoğalan makine vs. için bir demirbaş defteri bulundurur, gelen hiçbir makineyi bu deftere kaydetmeyi ihmal etmezmiş. Bir ayrı küçük defterde de bir sürü isimler yazılıymış. Bunlar şirket memurlarının ve idare meclisi azalarının isimleriymiş ve bu defter Fahim Bey'in ne kadar vefalı bir kalbi olduğunu ispat ediyormuş. Zira şirketi almayı vaat etmiş bulunduğu her kim varsa Mesela tahsillerine yardım etmiş olduğu kardeş çocukları, reji odacısının oğlu ve kendilerine daha hiçbir vayette bulunmamış olduğu tanıdıklarının birçokları, mesela ben de bu defterde memurlar listesi arasındaymışız. Ve mesela babam gibi bütün eski dostları da idare meclisi azalarının birkaç kere değişmiş, yenileşmiş olan listesi meyanında kayıtlı bulunuyorlarmış. Bu o kadar mühim ve dağdağlı bir işe lazım olan, daha nice yedek defterler kullanılır, müşterilerin adresleri için ayrı, banka hesabı için ayrı birer defter tutar, hesaplar muttasıl ve muntazaman çoğalarak bu defterlerin birinden diğerine geçermiş. Fakat böyle bir bereketin ortasında, talih güneşi başının üstünde parlamaktan bir an hali kalmazken tedbirli Fahim Bey, ihtiyatı yine bir an elden bırakmaz, bütün bu kalın ve büyük defterler hep kar hesaplarıyla dolarken o ne olur ne olmaz, bir gün baş gösterebilecek buhranı karşılamak için varlığını ancak kendisinin bileceği ve öteki defterlerin hepsi de meydana çıktıktan sonra bile mahrem kalacak, daha küçük kıtalı, daha muhtena kaplı, kağıtlarının etrafı da yaldızlı bir deftere bütün gizli tutulacak bir kar hissesi kaydederek bu sonuncu ihtiyat akçesi tutarlarının hesabını da bu defterde de yürütürmüş. Bu küçük defterin mevcudiyetini duyunca bildiğim Fahim Bey'i kolaylıkla tahayyül etmiştim. Kim bilir o, kaç defa asıl bu defterini en büyük bir haz ve gurur ile okşamıştı. Zira bu kendi ihtiyat duygusunun en ince, en parlak timsali, tecrübe yarıştığının en hatıra gelmez, en kâmi neticesi değil miydi? Muhakkak bütün hayali ve ümidi bu küçük gizli defterde sonuncu emniyetlerini buluyordu. Hakikati ancak kafasında kurduğu ve içinde rahat ettiği hülyasını izah etmeyecek kadar bir yer ayırıyordu. Onun kendisini hayal adamı telakki edenlere cevabını teşkil ettiği için asıl bu defterini beni hayalperestlikle itham edenler gelsinler de ihtiyatımın derecesini görsünler diyen bir gururla okşadığına emin oluyordum. Birkaç defa onun bana maliye ve muhasebe işlerinde mütehassıs bir kalevasi Efendi'nin meşhur olan ihtiyatından nasıl sitayişle en büyük bir takdir ve tasvip hissiyle bahsetmiş olduğunu hatırlıyordum. Dünya halidir. Şirketin beklenmez bir buhrana maruz kalarak, işlerinin kurtulması için mutlaka hazır para bulunmasının elzem olacağı bir gün tasavvur edilsin. Rakipler böyle fırsatları kollarlar. Bankalar şirketleri asıl böyle zamanlarda sıkıştırıp soymak isterler. İdare heyeti azalarının hepsinin yüzleri kapanık, kaşları çatık. Fahim Bey ise cümlenin hayretini, mucip olan mütesebbin bir çehreyle ile söz alıyor. Herkes dikkat kesilmiş, o, ''Aziz arkadaşlar'' diyor. ''Size karşı bir kusurumuzu meydana koyacağız. Bizim sizden bile gizli tuttuğumuz ve böyle kara bir gün için göz bebeğimiz gibi sakladığımız bir ihtiyat akçemiz daha vardır. İşte bu hazır para bizi bugünkü sıkıntılı vaziyetimizden tamamen kurtaracaktır. O zaman herkesin yüzü gülüyor, gönlü ferahlıyor Eller çırpılıyor, bir alkış tufanı kopuyor. İlahi var ol Fahim Bey, artık bu kadarını Kalevasi Efendi bile düşünemezdi. Avazeleri duyuluyor. İnsanın gözlerini yaşartacak bir manzara. Fahim Bey'in o umumi sevince şimdiden iştirak ederek ve o gururu şimdiden duyarak, bu küçük defter karşısında o müstakbel zafer için şimdiden gözlerinin yaşarmış olacağını hiç şüphe etmiyordum. Bunlar şüphe yok ki, Bey'in o kurak ve çorak gönlünü dolduran ve korkarak herkesten sakladığı gizli ve mahrem şiirleriydi. Şüphe yok ki bu defterleri tanzim ettiği, bu mektupları yazdığı ve kopyalarını çıkardığı zamanlar asıl tatmak için yaşadığı şiiri, ömrünün asıl lezzeti ve manası olan şiirini duymuş olacak ve demek ki o, bu yoksul günlerinde o mahrem saadeti bol bol tatmış olacaktı. Yine şüphesiz, Asıl evine gitmek için belki tramvay parası bulamadığı akşamlarda ciddiyetine daha hala tamamen inanamadığı ve alışamadığı müzik hakikate dönmek için bu hesaplarını ve kitaplarını istemeye istemeye kapadığı zamanlardır ki öz hayatından ayrılarak kabusu bir rüya gibi karma karışık ve manasız bir aleme düştüğünü duymuş olacaktır. Şimdi eski reji idaresindeki amirinin vaktiyle kendisine, tekrar bir konsolosluğa dönmesini tavsiye ettiği zaman o kadar alınıp kızmasının sebebi anlaşılıyordu. Bütün bu dosyelerdeki projelerin ihtimalleri, imkanları ağır bastıkça, istikbal karşısında müstani kalabiliyor ve kendisine konsolosluk gibi nispeten küçük bir memuriyet ve az sayılabilecek maaşı teklif edilince, büyük bir hayrete kapılıyor ve bütün nezaketi dahi hiddetini örtemiyordu. 16. Delilik rivayetleri. Fakat bütün bu muhayyal hesaplar, bu irili ufaklı defterlerde o kadar teferruat ile tespit edilmiş ki, Fahim Bey'in akrabasından olan ve bütün bu işlerin hakikatte daha başlamamış olduğunu bilen o adam, ''Demek ki bizim haberimiz yok ama zavallının aklından zoru varmış.'' diye düşünmeye başlamış ve belki bir doktora danışarak, şimdiden alınacak bazı tedbirlerle mühiniz ve yavaş başlayan bu delilik püs pütün azıtmadan, önüne geçilmesinin yolu vardır diye şüphesiz iyi bir niyetle, fakat şüphe yok ki meseleyi lüzumundan fazla izam ederek bütün öğrendikleriyle düşündüklerini Safret Hanım'a anlatmaya karar vermiş. Bu adam elbette bilgisi ve tecrübesi kıt, kaba bir adammış. Ona adeta öfkeleniyordum. Eğer biraz daha ruhtan anlasa, bu hadiseye bu kadar ehemmiyet vermemesi ve bilmesi lazım gelirdi ki ömürlerimiz, hep bu nevi delilikler arasında geçer fakat herkese kendinin değil diğerlerinin hayatları ve hususiyetleri anormal görünür. Yalnızla evine, yatağına ve hülyasına çekildiği zaman herkesin gönlünde bir aslan yatar. Yoksa biz böyle gizli defterler tutmasak bile sanki hangimizin, sanki hangi hesabımız doğrudur? Herkesin hakikatten bu kadar uzak kalan gizli hülyaları, bu kadar uzun vadeli emelleri, bu kadar çılgıncasına ölçüsüz ümitleri, hülasa herkesinde bu kadar yersiz hesapları, delilik denebilecek garabetleri yok mudur? Bütün gönüllerin başkalarına anlatılmaz bir ipham içinde yaşayan heveslerle, arzularla dolduğunu hep görmez miyiz? Parlamak ve sönmemek için vuzuhtan kaçınan, karanlığı ve iphamı arayan emeller ve ümitlerle gönüllerimizin dolu bulunduğunu hep bilmez miyiz? Bir kez biliriz ki, bütün kanımızı emdikleri halde, ışıktan korkan yarasalar gibi mantığın ve zekanın aydınlığından kaçınan birçok hulyalarımız, emerlerimiz vardır. Bunlar iphamın ve hayalin karanlıklarında bütün kanımızı emerler ve biz onların bu huyları ile ünsiyet peydah ederiz. Biz onların ömürlerine dokunacak diye kendimizi korumak ve kurtarmak isteyen yabancıların diledikleri gibi bir aydınlık ve vuzuh getirmelerine razı olmaz ve onların karanlıklarımızda yine kanımızı emmeye devam etmelerine rıza gösteririz. Hakikatin mahvesinde kalmaya sanki kim razı olur? Herkes muhayyelesindeki bir İspanya şatosunda yaşar. Herkes atinin ziyafetinde mest olur. Herkes ömrünün serabında ezeli bir vuslat sezer. Her muhayyelenin içinde mevut bir cennet vardır. Her ömrün bir kısmı orada geçer. Nice küçücük kızlar ilk süslü esvaplarını giydikleri aynalarının karşısında kendilerini Dünya Güzellik Kraliçesi addederler. Nice anneler çocuklarının oyunlarına dalarken kendilerini meşhur dahilerle kumandanların tarihi anaları bilirler. Nice çirkin kadınlar seyrettikleri filmlerden sonra kendilerini sinema yıldızlarının yerlerinde görürler. Nice müflisler kafalarında devlet bütçelerini tanzim ederler. Nice şairler daha bir mısra söylememişken zamanlarının en büyük dahisi olduklarına inanırlar. Nice muharirler bütün ömürlerinde yalnız kimsesiz yerlerin karanlıklarında kalırken güya kendilerini hayran gözler karşısında yaşadıklarını hayal ederler. Nice mühendisler daha bir kulübe inşa etmemişken kıtaların yüzünü değiştirmeyi kurarlar. Nice açlar daha dikmedikleri ağaçların meyvelerinden o kadar bol yerler ki Mide fesadına uğrarlar. Nice yaya gördüklerimiz, başlarında taşıdıkları bir otomobil içinde gezerler ve hayretle aldığımız selamlarını bize oradan verirler. Nice muhaluplar, hayallerinde düşmanlarından intikam alırken, onu terzil etmekle kanmaz, idam ettirirler. Nice harabeler içinde cihangirli külyaları doğar ve yaşar. Nice sümüklü böceklerin gönüllerinde aşık oldukları yıldızlar yanar. Hele arzuların çoğu hayalde kalmaya mahkumdur. Nice erkekler vardır ki ömürlerinde hiçbir münasebet tesisine imkan bulamayacakları kadınları özlerler ve nice kadınlar vardır ki temaslarına ömürlerinde tenezzül edemeyecekleri erkekleri isterler. Birbirlerine söz söylemelerine imkan olmayacak nice ağızlar uzaktan birbirlerine en sevgili buselerini verirler. Nice eller uzak başlardaki saçları okşar. Gönülden gönüle hitap eden nice sözler telaffuz edilmemeye, duyulmamaya mahkumdur. Bazı vücutların yanlarında duyulan temellük ihtiyaçları öyle ihtiraslıdır ki, bunlar ruhta en devamlı temellüklerden daha çok iz bırakır. Üstümüzde bir dakika dinlenmemiş nice bakışları, biz senelerle üstümüzde her saniye, her an şahitlerimiz, siyanet meleklerimiz gibi duyarız. Sevgililerimizin gönlümüze en sadık olanları, ölmüş olanlardır. Sevgililerimizin en kutsileri kendilerine değmemiş olduklarımızdır. Bazen bir ruhun tek sırrı, bir çocukluk aşkı, bütün ömür boyunca devam eden bir gönül hatırasıdır. Başlara hiç dokunmaya gelmez. Zira hepsinin üstünde böyle gözlere görünmez, sırçadan ince ve dokunulunca bin bir parçaya kırılarak gönülleri de beraber kıracak taçlar vardır. Sanki kim biraz deli değildir. Herkes hayalen, nice deliliklerden zevk alır. Herkes servetini sevgilisi için hayalinde israf etmiştir. Fakat uslu olmayanların bu manzarasından usluluk dersi alabiliriz. İnsanlara verilecek en iyi nasihat, ruhlarının bu deliliğinden kurtulmaya çalışmaları değildir. Madem ki buna imkan yok, madem ki hakikatte böyle bir kurtuluş yoktur, insanlara verilecek en kıymetli nasihat, bu delilikleriyle iyi geçinmek sanatı, ve ondan istifade etmeyi bilmek ünleri olmalıdır. Nice sanatkarlarının sanatları böyle ehlileştirmiş oldukları cinnetlerinden gelir. Nice büyük sanatkarlar da vardır ki, deliliğe bata çıka yaşamış olduklarını biliyoruz. Nice tahiler doğru yollardan sapıtmış olanlardır. Ustuluk kendi kabiliyetlerinde, tabiatinde ve hülasa mukadderatında olduğu gibi kabul etmeye ve kendi deliliğimizle, yani kendi kendimizle mümkün olduğu kadar iyi geçinmeye inhisar ediyor. Mecburi ve tabii bir cinnet vardır ki, belki bu da bizim siyanet meleklerimizden biridir. Başkalarına gayrı tabi gözükmesi mukadder olan hayatımızı, biz tabii bulmaya ve ona alışmış olarak yaşamaya çalışmalıyız. Fahim Bey'in ihtimal ki, bir gün olur da işinin başına geçerse, kendisine lazım olacak tecrübe ve melekeyi, Şimdiden kazanmaya uğraşmak ve meşk etmek kabilinden olarak bu kayıtlara, bu mektuplara, bu kopyelere, bu defterlere başlamıştı ve sonra vaktinin bolluğunda gönlünü oyalayan bu çocuklukların, bu oyunların tadına dadanarak artık kendini bundan mahrum etmemeyi tercih etmişti. Bunda izam olacak bir şey olmayabilirdi. Fakat o izansız, münasebetsiz ve beceriksiz adam, heyecandan uçuk bir beniz ve kısık bir sesle bir feraket çehresiyle, öğrendiği bu gizli şeyleri ve onlardan edindiği şüpheleri Safet Hanım'a anlatınca, biçare kadının zayıf muhakemesi büsbütün altüst olmuş. Hele defteri kebir tabiri onu pek ziyade ürkütmüş. O bu terkibi duyar duymaz, içindeki kebir kelimesinden kocasının büyük bir halt etmiş olduğu manasını çıkarmış ve zavallı Fahim Bey'in yakında aklını kaybetmesinden korkmaya başlamış. Artık onu her zamanki Halim ve Selim haliyle gördükçe içinden eski bir alışkanlığın verdiği bir emniyet hissi duymakla beraber şimdilik daha bir şey yok ama dur bakalım sonu ne olacak kim bilir diyen bir vesveseye kapılırmış. Safvet Hanım bu korku ile perişan artık her komşusuna ya şikayet etme yahut akıl danışma kabiliğinden olarak başımıza gelenleri duydun mu hanım üstünüze afiyet bizim beyde delilik alametleri görünmeye başlamış dermiş. Ve komşuları da ekseriyet itibariyle buna hiç yaşmadan ''İlahi Saffet Hanım, o zaten delişmenin biriydi. Bunun böyle olduğunu da herkes bilirdi. Onun deliliğini anlamakta siz geç kalmışsınız.'' Yollu bir cevap verirlermiş. Saffet Hanım artık işlemeyen saatlerinin önünde mangalın başına geçer, sönmüş külleri ve geçmiş günleri eşeler ve o zaman Fahim Bey'in cinnet sayılacak birçok huyları, birçok işleri birer birer hatırına gelirmiş.'' Biraz kömür kokmuş diye zehirleneceğini sanmak nedir? Selamlık odasında duran o yığınlarla tozlu, eskimiş gazeteler nedir? O kokmuş peynir yemek merakı nedir? Sanki bunlar delilik değil midir? Yani olmayacak bir iş arkasında bütün ömrünü heba etmek deliliğin ta kendisi değil de nedir? Safvet Hanım duyduğu baş ağrılarına karşı bir türbentle sardığı başını önüne eğer ve içini çekerek ''Tevekkeli değil'' diye söylenirmiş. Bütün bu söylenen duyulanla kırdılarsa, mutat olduğu veçiyle zihinlerde olanı aydınlatmak şöyle dursun, birerkes herkesin olanın dışında başka bir şey hissetmesine ve düşünmesine sebep oluyordu. Hülasa Cemiyet, Fahim Bey'e yalnız başına bir odaya kapanarak, müteaddit muavin defterlerle bir defteri kebire muhayyel, bir takım kar rakamları sıralamasını bir türlü affetmiyordu. Onun yaptığı ortada daha hiçbir kar yokken, Var olduğu iddiası gibi hili'nin aksine bir iş olduğu halde bu yaptığı şey muhayyilelerde adeta bir nevi hile iflas manasına geliyordu. Zavallı Zaffet Hanımsa bu Kabil'den sözleriyle kocasına nasıl fenalık ettiğini bilemiyordu. Zira Fahim Bey'in cinnet geçirmekte olduğu rivayetleri çoğaldı, yayıldı. Onun eğer bu zamanlarda ciddi bir işi olsaydı bunda asıl menfaati bulunacak hayat arkadaşı yüzünden o işi de tehlikeye girecekti. ''Annem bana, sana fena bir haber vereceğim. Canın sıkılacak ama elden ne gelir?'' Zavallı Fahim Bey de cinnet asarı görülmeye başlamış. Safet Hanım'a öyle acıyorum ki.'' dedi. Huriye Hanım, ''Helif artık resmen çıldırdı.'' diye bağırıyordu. Birkaç kişi daha, ''Ayol duydunuz mu? Fahim Bey cinnet getirmiş.'' diyorlardı. Bunlar Fahim Bey'i son tanıyanlar, yani onunla biraz alakadar olanların sonuncularıydı. Babam, halam ve eniştem... Artık bir şey söyleyemezlerdi. Onlar ebediyen susmuştular. Fahim Bey bu nahoş rivayetlerin asıl kendi evinden ve hareminden dağıldığını bilmiyordu. İlahi bu şayialar da nereden çıktı? Bunları kim uydurmuş? diyordu. O bu haberleri işittikçe ayıp şeyleri görmemeye itina eden kibar gözlerinin muğber bakışları ile bunları sanki görmemekle, duymamış olmakla bertaraf etmeye çabalıyordu. 17. İhtiyarlık Duyguları Aradan zaman, bir hayli zaman geçti. Eyvah, zamanlar ne kadar çabuk geçiyor. Süratleri gittikçe artıyor. İnsanın yaşı ilerledikçe zamanı darlaşıyor. İşi ve parası çoğaldıkça zamanı azalıyor. Önümüzde kalan günler eksildikçe bunların kıymetini daha çok anlıyor. Fakat ne yazık ki artık yaşamaya imkan bulamıyoruz. Hiçbir şey yapmaya vaktimiz kalmıyor. Geçen zamanın geçtiğini duymaya bile vaktimiz olmuyor. İnsan artık dostlarını birer nedamet gibi hatırlıyor. Mektup yazıyorlar okumaya, nasihat veriyorlar dinlemeye vakti olmuyor. İhanet görüyor, şikayete sadakat görüyor, hayrete vakit bulamıyor. Eskiden hep nazla geçen mevsimler artık birer kasırga hızıyla savruluyor. Artık seneler aylar gibi, haftalar günler gibi, saatler dakikalar gibi geçiyor. Zaman bir acele hastalığına tutulmuş gibi bizi iterek kovalar gibi koşuyor. En kısa bir lezzet için fırsat ve imkan kalmıyor. Ömrümüz mahrekinden kopup ve gözlerimiz karşısında gönlümüzü kıran bir süratle boşluğa düşüp sönen bir yıldız gibi geçiyor. En eski, en sevgili ölülerimiz dirilseler ve yanımıza gelseler belki onlarla buluşmaya ve uğraşmaya bile vaktimiz olmayacak. Ben Fahim Bey'i o toy haliyle Dayanıklı bir eski zaman meta gibi Göre göre yaşını unutmuştum Babamın mektep arkadaşı olan Fahim Bey Onun ölümünden bunca yıl sonra Elbette Epeyce yaşlı bir adam olmalıydı İhtiyarlığını pek göstermese bile 65 yaşını aşmış Ve çoktan 70'ine yaklaşmış bir adam Nihayet bana bile biraz da afallamış Şaşalamış gibi geliyordu Zamanın bu kadar çabuk geçmesinden Adeta bunalmıştı Mutat tesadüflerimizde Yol kenarlarında her zamanki sakin, salim haliyle, munis fakat şikayetli bir sesle bana ''Aman'' diyordu. Şimdi günler ne kadar çabuk geçiyor. Evvelleri hiç de böyle değildi. Gönül isterdi ki zaman insana biraz fırsat versin. Biraz rahat nefes alalım. Fakat ne mümkün? Bazen pederinizle birlikte mektepte bulunduğumuz o nurlu, o mesut zamanları hatırlıyorum da bunlar bana hala daha sanki dünmüş gibi geliyor. Sonra yaşımı başımı düşündükçe hayatımın geçmiş olduğunu anlıyor, kendimi mutlak bir yanlışlığa bir kurban olduğumu sanıyorum. Vaktiyle arada bir gelip eski hesapların hatalarını düzelten muhasebeci Kalevasi Efendi gibi bir gayipten çıkıp da bu yaşlanma hesabımın yanlışlığını düzeltecek zannediyorum. Bunca seneler nasıl olmuş da bu kadar çabuk gelip geçmiş? Hüda bilir, bu sürate bir türlü akıl erdiremiyorum. Bilirsiniz, ihtiyarların vücutlarında bir çöküntü peyda olur, İçlerine doğru dökülüyorlarmış gibi boyları kısalır, hacimleri küçülür, doğru duramazlar, kamburlaşırlar, gözleri ufalır, üstlerinde her gün yeni bir bozgun alameti görülür ve onlar süt dökmüş kediler gibi bir hal alırlar. Görüyordum ki Fahim Bey de artık yavaş yavaş göçüyor, boyu kısalıyor, hacmi küçülüyor, benzi uçuyor, teni sararıyor, hareketleri ağırlaşıyor, şekli çarpılıyordu. Bu inkraz içinde en masum kalan enkas, bence gözlerinin siyah, katı sert cevheri, gittikçe sabit gördüğüm bakışları oluyordu. Onu bedeni ve akli melekelerinde düşmüş, fakirleşmiş buluyordum. Fayim Bey'e yine yolda tesadüf etmiş olduğum bir gün, alacağım cevabı, adet olduğu gibi hiç düşünmeden, sıhhatinin nasıl olduğunu sormuştum. Meğer bilmeden onun hassas bir damarına basmışım. ''Vallahi bu sene havalar pek ruh tutubetti geçti.'' diye başladı. ''Galiba bundan olacak, üstünüze afiyet, bütün vücudum sarsıldı. Üstelik bu sene dimağımda büyük bir yorgunluk duyuyorum. Artık iyi göremiyorum, iyi işitemiyorum zannediyorum. Rast geldiğim tanıdıkların isimlerini bir türlü hatırlayamıyorum. Hatırlayamadığım ismi, biri yanlış söylese, hayır söylediğiniz değil diyorum. Ama doğrusunu da bir türlü bulamıyorum. Günlerimi şaşırıyorum. Çarşamba sanıyorum perşembe çıkıyor. Cümlelerinin buraya kadarı sesinin perdesiyle bana sıhhatinden büyük bir şikayeti olmadığı hissini vermişti. Ancak sonra iş karıştı. O hala aynı Eda ile çok şikayetli olmadan bir sesle bana güya sıhhatinden bahsediyor. Fakat vücudumda ne kadar azası varsa bunların hemen birer birer hepsini sayıyor ve bunların hepsinin ayrı bir derdi olduğu anlaşılıyordu. Fahim Bey sol kolunu göstererek, Üstünüze afiyet diyordu. Kolumda bir romatizma hasıl oldu. Bursa'ya da bu sene bir türlü gidemedim ki. Zaten yalnız bu sene değil, kaç senedir gidemedim ya. Bana bir de nevranji dispeptik ağrız oldu ve dişlerime de sirayet etti. Bir iki dişim apse yaptı, onları çektirdim. Fakat ağzımdaki absenin tedavisi bir türlü bitmiyor. Başını açıp, alnının üstünde saçlarına yakın, büyükçe, yüz yuvarlak bir şiş göstererek. Bakın Başıma gelenler yetmiyormuş gibi bir de alnımda ne çıktı? Ancak bunun bir zararı yokmuş. Yalnız yağ birikintisinden ibaret bir bez, bir nevi ur. Hayatı tehdit edecek bir şey değil diyorlar. Ben de neme lazım, varsın dursun öyleyse diye bırakıyorum. Küçüklüğümden beri çekmekte olduğum enterkostal ağrılarım vardır. Bunlar bu sene biraz şiddetlendi. Böbreklerimde de sancılar duydum. Nefrit. Ama izam edilecek kadar değil diyorlar. Doktor Akil Muhtar Bey'e müracaat ettim sağ olsun. Beni sever bir iyi muayene etti. Vücuduma röntgenle baktı. Meğer biraz karaciğerim biraz da dalağım büyümüş. Halbuki hiç sıtma çekmemiştim. Fakat bunların çokluk zararı yokmuş. Benim yaşımda bu iklimde benim yaşadığım gibi bir ömür sürenlerde bunları tabii saymak lazım gelirmiş. Hülasa bunlar bir şey değil. Fakat asıl bazılarınca prostata hamle edilen bir takım sancılarım var ki işte bunlar belalı şey. Bunlardan çekmediğim kalmadı. Beni inim inim minnettiler. Prostat diyenler var ama bilmem daha pek de belli değilmiş. Kimi de prostat değildir aman sakın ameliyat yaptırayım deme mahvolursun. Bunlar aşağı inmiş grip mikroplarıdır. Sonra septisemi olur maazallah ölürsün diyorlar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Aldığım ilaçlar da midemi bozdu. Zaten eski bir apandisitim vardır. Onun için sade lapa ve püre gibi yemekler yerim. Kuru olarak bir peynirden başka yediğim yoktur. Öyleyken yediğimi hiçbir zaman iyi hazmedemiyorum. Zaten eskiden beri hep bir karbonat dösutla hazmederdim ya. Sağ ayağımı kaldırarak, üstelik bir de sağ bacağımda vaktiyle pek eskiden yakalandığım bir siyatik ağrısı vardır. Hazır bir av takımım vardı. Eşe dosta daha doğrusu şeytana uydum. Benim ne üstüme lazımdı? Böyle şeylerden hiç zevk almazken Ayas Stefanos'ta oturduğumuz sene halkalı, küçük çekmece civarlarında bıldırcın avına gideyim derken bu siyetiye tutulmayayım mı? Aksi gibi bu sene o da nüksetmesin mi? Bütün bunlarla tansiyonum da pek ziyade yükselmiş. 20'yi geçti diyorlar. Diyor ve bu rahatsızlık listesinin sonu gelmiyordu. Bir çare Fahim Bey, Durmadan devam ediyor, her uzvunu ayrı ayrı saran bir ağrıyı, yakan bir sancıyı haber verdikçe ben umumi sıhhati tehdit eden yeni bir tehlike duyar gibi yese düşerek, acaba bu hastalıkların sonu gelmeyecek mi diye düşünüyordum. Hele onun bütün bunları vücudunun inhitatına ve artık ihtiyarladığını hamletmeyerek o seneki rutubetli havalara atf ile saymaya başladığını hatırladıkça hüzünle tebessüm etmekten kendimi alamıyordum. Fahim Bey'in artık bozulmayan hiçbir uzvu kalmamış olduğu, her damarı, her adelesi artık istirahat ihtiyacından, yani ölümden bahsettiği halde o, güya ancak rutubetten nem kapıyor da sarmaklı bitiremediği bu rahatsızlıklarını hep havai bir sebebe atfediyordu. Ve insanların umduklarına uymayan hakikati kabul etmek istemeyerek kendilerini aldatabilmekteki kabiliyetlerinin bu hudutsuzluğunu görmek benim gücüme gidiyor, rikkatime dokunuyordu. Fahim e merhamet ve muhabbetle ve ihtiyarlığa da nefretle bakıyordum. İnsanlarda bu inhitat ne çabuk başlıyor. Yavaş yavaş kazanılmış, birikmiş bunca bilgi, tecrübe hep bu neticeye mi varmalıydı? Dün bana selam vermişti. Meğer selamımı iade ederken beni teşhis etmemiş. Burnunun ucunda toplanmakta olan bir damla var. Duymuyor mu? Hareketlerinde tecrübesizliğe benzer bir itirazsızlık var. Gelip geçmiş ilim ve tecrübeden mahrum kalan yeni bir devreye giriyor. Belli ki her şey kendisine bir zahmet, bir yorgunluk oluyor. Cebini arıyor ve o güya ta uzaklara gitmiş gibi onu yerinde bulamıyor. Bir şey tutuyor ve güya tutamamış gibi o şey yere düşüyor. Güya her şey kendisinden kaçıyor. Fakat o bütün bu hakikatleri göremiyor. Her şeyin değiştiğini çünkü kendisinin ihtiyarladığını anlayamıyor. Dünya böyle kendilerini hala daha ihtiyar saymayan yaşlanmış çocuklarla, eski zaman gençleriyle doldur. İhtiyarlarımızı kendi vücudumuzda his ve kendi gözlerimizle teşhis ederek, kendi idrakımızla kabul etmemiz pek güçtür. Zaten ihtiyarların en evvel gözlerinin bozulması ile her şey hakkındaki telakkilerinde bazen mesut bir değişiklik olur. Uzaktan şekillerin ve yüzlerin kusurlarını teşhis edemezler ve böylece, her şeyi daha az görebildiklerinden daha güzel bulmaya başlarlar. Güzelliği artmış sanırlar. Yine böylece kendi inhi da iyi seçemez ve kendi aleyhlerinde hemen herkeste teessüs etmekte olan hissi ve kanaati de göremezler. Hastalık gibi ihtiyarlığı da kimse kendine kondurmaz. Herkes kendisini hala annesinin ve babasının sandıkları gibi genç bir yaşta zanneder. Vücudu içinden duyduğu çöküntülere kulaklarını tıkar, gözlerini yumar. Ancak etrafımızda bu gafletimizin devamına mani olacak ve bize hakikati duyuracak başka vasıtalar vardır. Bunlar yabancılardır ki gözleriyle gördükleri hakikati aldıkları ışığı aksettiren aynalar gibi bize sözleriyle oklar gibi saplarlar. Mesela ben Fahim Bey'i dinleyip hastalıklarının listesini duyarken ihtiyarlık diye mırıldanmış olsam o buna şüphesiz şaşacaktı. Fakat o bütün bu rahatsızlıkları vücudunda hakikaten duyarken ben yalnız isimlerini duymuş olduğum halde benim koyduğum teşhis elbette daha yerinde olacaktı. Böylece bir gün olur, etrafımızda herkes yaşımızın kendisini ettiği tesirle konuşmaya başlar. En evvel sokaktakilerin kullandığı lisan değişir. Bazıları size bey baba diye hitap ederler. Bir dilenciye sadaka verirsiniz, o size Allah ömürler versin demekle iktifa etmez, Allah torunlarını bağışlasın diye dua eder. Merdivenleri biraz acele çıktığınız bir gün biraz solumaya başlarsınız hizmetçi, ihtiyarlık verir. Bir başka gün bir misafirliğe gidersiniz, başka bir hizmetçinin içeriye, ihtiyar bir bey geldi diye haber verdiğini duyarsınız. Bir gün konuştuğunuz yaşlı bir adama aranızdaki yaş farkından bahsedersiniz ve o, Sizinle aramızda sanki böyle bir yaş farkı mı var diye öfkelenir. Ve siz onunla hakikaten aynı yaşta olduğunuzu öğrenerek şaşarsınız. Bir mektep çocuğu hocasının ihtiyarlığıyla alay eder. Derken alaya alınan hocanın yaşadığınız ve mektep arkadaşınız olduğunu anlarsınız. Yabancılar gözleriyle gördüklerini bize sözleriyle oklar gibi saplarlar. Böylece bir gün olur, onları duya duya, biz de sanki Hristiyanlığın azizesinden Sebastiye'ne saplanmış bütün oklarla yaralanır ve artık hakikaten yaşlandığımızı, ihtiyarladığımızı anlarız. Ve nihayet bir günde başkaları sizi o kadar alıştırmış olurlar ki bir dostunuza halinizi anlatırken hiç farkında olmadan o kadar kendiliğinden bir itirafla artık ihtiyarladığımı iyice anladım dediğinizi duyar ve başkalarının düşüncelerine uymuş olduğunuza kendiniz de şaşarsınız. 18. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam. Lakin ihtiyarlığı insanların kendi vücutlarında duyarak tanımamak istedikleri ve başkalarının görerek kendilerine zorla duyurdukları bir şahsi intihattan ibaret addetmemelidir. İhtiyarlık sadece vücutla birlikte ruhun ihtiyarlamasından ibaret de değildir. Fakat yaşlanan, ihtiyarlayan adam böyle kendi vücudu ile ve ruhu ile birlikte İçinde yaşadığı bütün alemin, bildiği tekmil kainatın da ihtiyarladığını ve göçtüğünü duyar. Vaktiyle sevdiği, inandığı, güzel ve sağlam bulduğu şekillerin, itikatların ve bir kıymet verdiği her şeyin de zevalini görür. Vaktiyle içinde çocukluğunu, yani cennet zamanını geçirmiş olduğu ve kendisine tarihi mukaddesten kalma gibi görünen aile evi yavaş yavaş dökülür ve yıkılır ve şimdiye oturulmaz bir harabidir yahut yanmış veya satılmıştır. Bu evin vaktiyle daracık ve şiir dolu sokağı şimdi genişlemiş, soğumuş ve bütün vitaminlerini kaybetmiştir. Vaktiyle zengin ve zarif bildiği binalar, yollar, mahalleler şimdi şekillerini değiştirmiş, köhneleşmiş, hımbıllaşmış, hastalanmış, çürümüş, tanınmaz olmuştur. Bunların yanında daha süslü, daha büyük binalarla, daha kalabalık, daha aydınlık mahalleler türemiştir. Fakat kendisi bunlarda o eski halaveti bulamaz. Vaktiyle kuvvetli ve mesut gördüğü insanlar ve talihler de şimdi çökmüş, bozulmuştur. Vaktiyle bir mahalle halkını barındıran hanların, bir çarşı teşkil eden dükkanların sahibi, şimdi yersiz, yurtsuz kalmıştır. Ağarmış saçları sakalı, o kadar uzamış, Birbirine karıştırmıştır ki, sokaklarda yalnızca söylenerek geçtiğini görenler, ürkerler. Bu kimdir, bir deli midir, dilenci midir derler. Vaktiyle zarafetin bir timsali olan ve zamanını, parasını, iradesini hep güzel giyinmeye, iyi eğlenmeye hasreden bir eski genç, şimdi üstü başı perişan bir ihtiyar olmuştur. Yakası samur kürklü paltosu eskiden bir şıklık numunesiyken şimdi bunamış bir aşinaamız gibi rıkatımıza dokunur. Evvelce şehrin en mutena 5-10 dükkanından mağazasına girmeyi kendine yaraştırmazken şimdi mahalle kahvesinde pinekler. Vaktiyle memleketin iktisadiyatında en mühim rolü oynayan bankanın direktörü, tekaüde sevk olunduğu gün yüzünü kaplamış olan hayreti ...şimdi hala yüzünde bir maske gibi taşır. İnkar edilen ehemmiyetinin ve lüzumunun... ...bir gün kendini arattırmasını gözetleyen bakışları ise... ...yavaş yavaş gittikçe unutulduğunu görmenin hüznüne dalar. Vaktiyle büyük bir şöhret sahibi olan şimdi meçhul bir adam olur... ...kimse onun evvelce bir memur mu, bir asker mi, bir politikacı mı... ...bir tacir mi olduğunu bilmez. Her neslin yaptığı heykeller yıkılır ve bulundukları caddeler bir mezarlık yoluna döner. İnsanların muhakemeleri zayıf, ahlakları zayıf fakat hafızaları bunlardan daha zayıftır. Kalplerden evvel beyinler işlemez olur. Gönüllerden evvel hafızalar bozulur. Bunlardan dolayıdır ki insanlar kısacık ömürlerinde muhabbetlerini de, kinlerini de nice defalar değiştirirler. Size fenalık etmiş olan bir adam, Zaman ile yapmış olduğu bu fenalığı unutur ve sizi affetmek ister. Siz ona darılmış olduğunuz halde o gelir size barışıklığını bir lütuf gibi izhar eder. Zaman her şeyle aramızı açar. Zamanın mezarına bir zaman daha gömülür. Tarihi vakalar bile ilk anlarda ebedi zannın kıymetlerini zaman içinde büsbütün kaybeder. Ve her şey karışmaya başlar. Birinci meşrutiyet, tanzimat devriyle ve ikinci meşrutiyet birincisiyle karıştırılır. Fahim Bey'in kendisi bile ihtiyar babasının Sultan Aziz'in hal olunmasına verdiği ehemmiyeti atfedemiyor. Bu vaka karşısında onun duyduğu heyecanı duyamıyordu. Fakat 1897 Yunan Muharebesi esnasındaki İstanbul'a dair hatıralarının kıymetlerini daima muhafaza edeceğini sanmıştı. Halbuki bunların da İtalyan ve Balkan harplerinden sonra eski ehemmiyetlerinin azalmış olduğunu ve hele umumi harp ve istikbal harbi de olunca artık hiç kimse de hiçbir alaka uyandırmadıklarını görmüştü. Zaman her şeyi unutturarak her malumattan yeni cehaletler doğurur. Hemen herkesçe malum olan bir şey, hemen herkesçe meçhul bir şey olur. Nice adamların gözleri önünde geçen vakalar, şahitleri kalmayınca bir roman mevzuu olur. Deli miydi değil miydi derler ve öldürüldü mü İntihar mı etti diye sorarlar bilen söyler bilmeyen söyler kimin sesi kuvvetli ise onunki duyulur şöhretler dağılarak isimler birbirine karışır abdülhak'ı abdullah sanırlar ahmet değil mehmet diye iddia ederler halbuki onun ismi Mahmut'tur. hasan'ı hüseyinle karıştırırlar eten pertev paşayı da pertev paşa ile Mahmut Celalettin Bey'i Mahmut Celalettin Paşa ile Tahsin Nahit Bey'i Haşim Nahit Bey ile Hacı Adil Bey'i Abdurrahman Adil Bey ile karıştırırlar. Baştan başa, baştan başa hep suitefehüm hakimdir. Ömrünü İttihat ve Terakki Fırkası ile mücadele etmekle geçirmiş ve bu yüzden hapishanelere girmiş, menfaallara gitmiş bir adamın ismi İttihat ve Terakki'nin şöhretiyle karışır. Ve şimdi o masumane bir eski gurur ile dolaşırken çokları onu bu fırkanın eski zorbalarından biri zannederler. Ömründe bir kere ata binmemiş bir adamla bu at korkusu yüzünden eğlenmiş olanlardan o adamın atla bir alakası olduğunu hatırlarda kalır ve şimdi çokları onu bir mütekahit süvari miralayı zannederler. Halbuki mütekahit süvari feri olan onun amcazadesidir. Yeni yetişen gençlerin yaşlılarla bir seviyede olmaları mümkün değildir. Zira onlar vakalara karşı aynı yaşta değillerdir. Bu ehemmiyetsiz bir fark değil, bilakis her şeydir. Yeni yetişen gençler, ihtiyarların sözlerini, bugünkü hayat ile alakası olmayan bir tarih kitabını okur gibi, mazi hakkında malumat edinmek bakımından dinlerler. Yeni nesiller artık başka modalarla giyinirler. Ötekiler unutulmuştu. Başka gazeteler okurlar, ötekiler kapanmıştır. Başka üstadlar duyarlar, ötekiler ölmüştür. Başka kitaplara inanırlar, ötekiler anlaşılmaz olmuştur. Başka ışıklarla aydınlanırlar, ötekiler sönmüştür. Ve bütün bunlarla en tabii bir tarzda başka türlü hisseder, düşünür ve söylerler. Her yeni nesil mazi vaki olmamış, Hayatı kendisiyle başlamış telakki eder ve kendisinden evvelki nesilleri ikiye, üçe ayırmış olan kanlı mücadelelerden onun kitaplarında yanlış veya güzel ancak bir iki cümle kalır. Eski Atina'yı yırtan dahili mücadelelerden bugün ancak Aristofan'ın kahkası kalmıştır. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam kalabalık içinde hasıl olan yalnızlığını, kendi mahallesinde peyda olan yabancılığını duymaya başlar. Artık şehrinde hemen kimseyi tanımaz olur. Daha hazine, şahsen tanımadıkları hakkında gördükleriyle artık hiçbir fikir edinemez. Evvelce bir kılıktan, bir sesten, bir şiveden, bir telaffuz farkından, bir bakıştan bir adamın mevkiini, vaziyetini, hususiyetini teşhis ettiği halde şimdi gördüğü yüzlerin, kıyafetlerin, edaların, duyduğu seslerin ve sözlerin neye delalet ettiklerini artık anlayamaz. Sokakta yeni binalar ona artık eskiler gibi ruhlarını anlatmaz olur. Sokakta eski tanıdığı satırcıları ve memurları bile göremez. Artık ne işaret memurlarını tanır, ne verdikleri işaretleri anlar, ne taharri memurlarını bilir, ne de neleri taharri ettiklerini akıl erdirebilir. Borsayı anlamak kolay değilken, kara borsayı anlamak daha güç olur. Basit cümleleri bile anlamak güç olurken, İstihsa bir bilmeceye döner. İşitilen sözler eski manalarından boşalır, aykırı manalar alır. Eskiden iş güzel diye met edilen adam bu kelime ile zemmedilmiş olur. Her şey gülmek yerine ağlama layık görünür. Sadaka verilen dilenciden Allah razı olsun kabilinden bir dua beklenilir. Sadaka olan dilenciler bile dua bilmezler ve etmezler. Her zamanda ve her yerde sokakları, meydanları, nakil vasıtalarını genç saçlarıyla hep ayakta görünen yeni bir nesil kaplar. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam uzakta başları açık birkaç gencin aralarında konuştuklarını görür. Onları iptidai ve maddi menfaatleri hakkında görüştükleri halde kendisi güya fikirlerine muarız bir kafile görmüş gibi huylanır ve hemen kendi sevdiği şeyler aleyhine bir suikast olduğunu sanır. Bundan daha hazini kendisine selam verirler ve o Artık bu kendisine selam verenlerin bile bir kısmının kimler olduklarını hatırlayıp bilemez. Bazen zihni bir simaya takılır ve günlerce ''Bu kimdi? Tanıyorum ama kimdi?'' diyen bir hisle kalır. Nice zaman sonra "ha, bana selam veren filancıymış'' der. Nasıl oldu da hatırlayamadım. Fakat yaşlanan, ihtiyarlayan adam için bütün bu gördüklerinden daha acı gelen başka dersler de vardır. Gençler ihtiyarlara rast geldikçe onları evvelden beri ihtiyar sanırlar. Fakat yaşlılar nazarında her ihtiyar eski gençliğinin viranesi ve her kadın eski güzelliğinin harabesidir. Vaktiyle kendisi de bütün gençler gibi kadın güzelliğinin artık son tekamülüne vardığını, modaların son ve iş şekillerini aldığını, medeniyetin bir olgunluğu demek olan bu zerafetlerin artık ebediyen erişilmiş hakikatler gibi baki kalacağını ummuştur. Şimdi zamanın her şeyi bozan zehirli nefesini, güzelliğin bile mukavemet edemediğini, onun da her şey gibi geçici, fani olduğunu görür. Vaktiyle katı şekillerini aldığını sandığı eski modalar, şimdi gülünç birer korkuluk olmuştur. Vaktiyle kadınların güzelliklerine ait hususlarda pek zeki oldukları, Vücutlarının en güzel kısmı da saçları olduğunda, dünya yerinden oynasa saçlarını dokundurmayacakları hakkında nazariyeler serdetmiştir. Şimdi kadınların saçlarını kestirdiklerini hayretle görür. Bütün bu kesilmiş saçların yan yana teşkil edecekleri, sarı, kumral ve siyah üç nehri hayattan çıkararak Adem'e doğru akmış gibi hayal eder. Gözleri yaşarır. Hiç bunlara kıyılır mıydı? diye sorar. Fakat kesik saçlı ve sanki kesik bakışlı kıvrak kızlar ve kadınlar onun bu sözlerine gülerler. Vaktiyle sevilen güzellik şekillerinin şimdi çirkin bulunduğunu görür. Güzellik mefhumu o kadar değişmiştir ki artık güzelle çirkini ayıramaz, birbirine karıştırır. Layığından fazla zayıf, doğru duramayacak kadar uzun, esmer, teni yanmış, iri kemikli, ağzı çarpık, saçları garip, bir acem kızına benzettiği bir kız için, ''Zavallı, ne da çirkin'' diye söylenir. ''Aman ne diyorsunuz, harikulade güzel'' diye cevap verirler. Vaktiyle bütün beğendiği, sevdiği kadınların, kendisine hep böyle genç ve güzel kalmak hususunda, güya zımnen vermiş bulundukları vadi hiçbir tutmayarak, hepsinin solduklarını, yıprandıklarını, ihtiyarladıklarını görür. Vaktiyle bir bahar halinde genç ve güzel bir kadından, Şimdi bir sonbahar halinde bir harabe kaldığını seyreder. Vaktiyle güzelliğine hayran olduğu bir kadını hatırlatan ağır tavırlı, durgun bakışlı, beyaz saçlı bir kadın rast gelir. Leyla Hanım'ın annesi midir? diye sorar. Ona, hayır annesi değil, kendisi derler. Vaktiyle kendine zulmetmiş kadınların bu ihtiyar hallerini görmeyi bade harabil basra bir nevi intikama benzetir. Eski kelebekler şimdi birer tırtıl olmuş, eski melekler şimdi birer ifrit kesilmiştir. Onlar kaybettikleri güzelliklerinin tesellisini bir türlü bulamaz ve eskiden kendi olduklarını andıran kendi kızlarının güzelliklerini kıskanırlar. Yavaş yavaş kendi de bozuluşunun ve azalışının farkına varmaya başlar. Arkadaşlarıyla grup halinde çektirdiği bir fotoğrafa bakıp, bu ne fena çıkmış resim, bu ihtiyar adam ben miyim diye şaşar. 40 yıllık bir dostunun yeni kullanmaya başladığı gözlükler ona birden bir ihtiyarlık maskesi gibi görünür. Camlar altında kalan gözler bir bıçağın madeni şefkatsizliğiyle parıldar, bir kurt kıskançlığı ile yanar olmuşlardır. Devam ettiği kahvehanede her gün aldığı haberlerden çekinmeye başlar. Hep iyi haberler isterken ne münasebet, hep korkunç haberler duyar. Fakat yaşlanan, ihtiyarlayan adam Bunlardan daha acı dersler de alır. Herkes gökte yıldız arayan müneccimler gibi yaşar. Halbuki herkes yolunda açılan bir çukura düşecektir. Kendi nesrin adamlarının sarsılan bir ağaçtan kopan meyveler gibi birer birer yere düştüklerini görür. Mukbil Bey pek ihtiyarladı. Kaç kere sokaklarda düştü. Ailesi artık evden dışarı bırakmıyor derler. Dostlarından birine de nüzul isabet ettiği haberini verirler. Ona yıldırım isabet etti demişler gibi gelir. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam şehrin meşhur bir doktoruna ne zamandır kendini muayene ettirmek istemektedir. Bugün, yarın derken bir sabah bir de gazeteyi açar ki sıhhati için kendine nasihatler verecek doktor ölmüş. Birkaç arkadaş mekteplerinin bir toplantısında bir araya gelirler ve ne kadar azalmış olduklarının farkına varırlar. İşlerinden gideceklermiş, gitmiş. Bir hastaneye kaldırılmış. Öbürü tamamıyla bulunmuştur. Kendisi tanıdıklarının adreslerini ve telefon numaralarını yazdığı bir küçük defteri vardır. Bu defter şimdiden adlarına Fatiha okunacakların listesi haline gelmiştir. Yaşlanan, ihtiyarlayan adamın hafızasında böylece bir mezarlık halkı toplanır. Mektep arkadaşları, gençlik sırdaşları, Orta yaş yoldaşları, bizimle yaşlanmış akrabalarımız, hislerimizin ortakları kadınlar, hülasa bir ömrün en sağlam, en halis şahitleri yeryüzünden birer birer çekilirler. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam böylece kendi dünyasının da yokluğa karışmakta olduğunu görür ve sıranın kendisine geldiğini düşünmeye başlar. Dahası başkalarının ölümünün herkes indinde ne kadar az ehemmiyeti olduğunu da anlar. Ölüm vaktiyle taşıdığı müthiş facia hüviyetini artık kaybetmiştir. Ölümün ilk zamanlarında sanmış olduğu gibi istisnai değil, tabii ve harikulade değil, adi bir şey olduğunu öğrenir. Bu ilmi herkes de görmeye de alışır. Falanca nezle olmuş der gibi, falanca ölmüş derler. Tramvaya binerken kendisine aman yakında bir gün görüşelim demiş olan birisinin çoktandır niçin görünmediğini sorar. Aa haberiniz yok muydu? ''O çoktandır sizleri ömür.'' derler. Ve ''Yazık, son mektubuna daha cevap yazamamıştım. Yahut onunla görülecek küçük bir işim vardı.'' Diyecek olurken kendini tutar, artık mektup yazmış yahut yazmamış, o küçük işi görmüş yahut görmemiş olmasının nasıl tamamen müsavi şeyler olduğunu düşünmeye koyulur Bazen bir dostun ölüm haberini veren telgraftan sonra onun evvelce postaya bırakmış olduğu mektubu verirler. Fakat artık onun bütün manası kaybolmuştur. Biri gelip, ayol duydun mu bizim zavallı Baki de ölmüş der. Bu sözleri söyleyen adamla dinleyen kendisi, ölen zarafet meraklısı Baki'nin son kalmış gençlik arkadaşlarıdır. Kendileri de gidince Baki'nin yeryüzündeki hatırasından bu kubbede bir hoş sada bile kalmayacaktır. İşte yaşlanan, ihtiyarlayan adam bunları göre göre, bunları görerek her gün bir yaşına daha gire gire, en sağlam sandığı maddiyatında, en ebedi sandığı maneviyatında, hep zaman denilen ve içinde yaşayan, yani içinden geçen, her şeyin şekillerini değiştiren, vücutlarını eriten, hüviyetlerini başkalaştıran, hatıralarını unutturan, dehşetli bir unsurun mevcudiyetini anlar. Öğlenir ki, bu müthiş madde, bu gözlere görünmez ve ele geçmez zaman içinde, Yalnız fertler ve onların şahsi talihleri değil, yalnız binalar ve şehirler gibi maddi şeyler değil. Fakat maddi ve manevi, kutsi ve ebedi sandığımız ne varsa telakkilerle zevkler, adetlerle usuller, servetlerle şöhretler, ilimlerle heyetler, dinlerle felsefeler, kıymetlerle medeniyetler, milletlerle devletler, hastalıklarla ilaçlar, ölçülerle ayarlar, Kanunlar, hudutlar ve lisanlar hepsi ve her şey gözlerimize sabit şekillerde göründükleri halde bir kasırganın savurduğu tozlar halinde havalanır, döner, döner, mütemadiyen şekil değiştirirler. Nasıl ki biz dünyayı da sabit duyarız halbuki müthiş bir hızla dünya döner. Bütün bunlar bir takım nebatlar gibidir ki, Zaman içinde kök salmaları, büyümeleri, solmaları ve kurumaları kendi hayatları iktizasındadır. Zira hayat ancak hali bozmakla devam eder. Nasıl ki bir insanın kendi de ömrüyle manzısinden ayrılır, uzaklaşır ve ona ihanet etmiş olur. Hayat dediğimiz şey bütün bunların zaman ile değişerek karışarak meydana getirdikleri, daima değişici, mutlaka muvakkat bir manzardır. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam, bütün bunların da zamanın zehri içinde hep bizim gibi zehirlenmeye, bizim gibi göçmeye mahkum fanilerden ibaret olduklarını düşünmeye alışır. O kadar ki bir insan hayatının bunların bazısının müddetinden daha uzun sürdüğünü, insanın kısa ömrü içinde onların kaçının devirlerini bitirip göçtüklerini görür. Fani bir insan hayatının nice içtimai usul ve kaidelerden fazla devam ettiğini, Hele mesela bir timsahın yahut bir çınarın tabii ömürleri bunların çoğunun müddetinden ne kadar daha uzun sürdüğüne hayret eder. Öyle ki biri çocukluğunda ötekinin ihtiyarlığını görmüş, yedi asır didi adamın ömürleri kadar zaman geçmeden evvel koca Osmanlı İmparatorluğu kurulmuş, yayılmış, kısılmış ve yıkılmıştır. Öyle ki onun bu şeylerin hiçbirine artık mücerret bir ehemmiyet vermesi, bunları değişmez mevhumlar gibi telakki etmesi imkanı kalmaz. Bu zamandan sonra kendisi için artık bir rahat ve saadet yoktur. Gittikçe sönen kandillere dönen gözleri, bütün mukaddesatının da söndüklerini görür. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam, vücudunun daha yıllarca evvel çökmüş olmasına rağmen, büsbütün harap olmamış ruhiyle daha hala güzellik, aşk, muslat gibi zihirli kelimelerin, Ezeli ve ebedi tesirlerine inanıp bilinmez daha hangi hatanın tasfihini umarak gündüz nice hülyaları gece nice rüyaları gizlice bekler. Böylece ruh için her mantık dışında hülyaları ile ve rüyaları ile gizli bir diyar kalır. Ve orada bir yar kalır ki hayali cihan değer. Ve senelerden sonra yarla tekrar buluşulsa bile o da ihtiyarlamış, bozulmuş, biçareleşmiştir. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam aşkı da kaybedince hülyaları ve rüyaları da sona erip eyvah ne yer ne yar kalır. Yaşlanan, ihtiyarlayan adam gönlünün sonbahar içinde çürüyen yapraklarının yaydığı bir inhizam kokusuyla dolduğunu duymaya başlar. Vaktiyle bilmediği, tabi bulduğu bir bahar içindeyken şimdi bir sonbaharın vücuduna sindiğini, ruhuna işlediğini duyar ve böylece Kendimizden evvel sanki talihimiz bunar. Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğimiz şeyler artık tarihe karışmış, yani hayattan çıkmıştır. Ve bütün dualarımıza karşı sayıklayan talihten artık hiçbir makul cevap almamıza imkan, yani bizim imkanımız kalmamıştır. 19. Fahim Bey'in son zamanları ve hakkında son hislerim. Şimdi onun teşkil olunan resmi bir dairede yine mütercim olarak Yevmiye ile çalıştığını biliyordum. Bu müessesenin Fahim Bey'i yeni tanıyan genç müdürü, onun odasında ve masasının başında ara sıra biraz uyuklayarak saatlerce hiçbir şey yapmadan ve hiç sıkılmıyormuş gibi bir ciddiyetle oturup beklemek kabiliyetine şaştığını söylermiş. Fakat o sanki bütün hayatında böyle beklemiş değil miydi? Onu ikide bir Belki tramvaya bile binemediği için yürüyerek geçtiği uzun tramvay yolunda aynı Eda ve aynı mana ile ve aynı taraftaki kaldırım üstünde görüyordum. Onun böyle geçtiğini o kadar görmüştüm ki sanki hala görür gibi oluyorum. Fahim Bey kah o sarımtırak renkli esvaplarıyla, kah sarımtırak paltosuyla ciddi, silik, tevazulu, nazik, bir yaşıma daha girdim diye tecrübesini artırdıkça ruhu kurmuş ihtiyar, içinde belki işinin projelerini, belki gönlünün eseflerini, belki de sadece alafranga sefertasını sakladığı çantası kolunda geçip gidiyor. Ona yanından ıslık çalarak geçenler kendisine ıslık çalıyorlarmış gibi geliyor. Fakat o, ayıp ve yersiz şeyleri görmemeye itina eden azim ve ihtiyat dolu nazarları ile onları güya kuşkulandırmamak için görmemezliğe gelmeyi tercih ediyor. Her zaman hep karşısındaki istikamete bakan ve güya ta uzaklar içinden gelen bakışları ile sanki hala daha gülümsüyor ve yolunda kendisini ite kaka gidenlere o, sanki sürünmeden geçiyor. Geçtiği bu kalabalık yolun kargaşalığında yaşayan, kaynaşan, kabaran hakikatle, aralarında didiştiği hakikatlerle, şimdi artık hakikaten hiçbir alakası kalmamış gibi yürüyor. Bir haber vermeye, belki de imdat istemeye mecbur olmaktan çekinen, korkan bir hali var. Bir gün geçen birinin yanındakine, gençler için çiçeği burnunda diyoruz, ihtiyarlar için de sümüğü burnunda diyebiliriz dediğini işitmiş. Bir an, acaba benim için mi söylüyor demek bir şimşek hızıyla hatırına gelmiş. Sonra Esma'yı üstüme sıçratmayayım, hastalığı kendime kondurmayayım der gibi bunu işitmemezliğe, düşünmemezliğe gelerek, kendini bir şey duymamış olmaya cebrederek yürümüş geçmiş. Bu uzun yolda böyle nice uzun senelerden beri yürüdüğünü hatırlayarak gittikçe artan yalnızlığını duyuyor. Zira kendisini tanıyanlar azaldıkça yalnızlığı çoğalıyor. Onu böyle kendi vücudunu bir yük imişçesine, yorgun bir eda ile sürükler gibi geçerken gördüğüm zamanlar, sırtındaki görünmez hatıraların, arzuların, acıların ağırlığı altında İki büklüm olmuş sanırdım. Onun insanların hep hüsnüniyet sahibi oldukları hakkındaki kanaatini düşünür fakat bütün bu itimat ettiklerinden birinin olsun kendisine bir küçük faydası olmuş muydu? Ufak bir yardımı dokunmuş muydu? Hatırlayamazdım. Hakikatle alakaları kalmayanlar yollarında ancak kendileri gibi hayaletlere rast gelirler. Fahim Bey eğer etrafında gördüğü oynak ve şakrak adamları böyle değil de kendisi kadar mütevekkil ve mütehaillil görse bile hepsi kendi gönüllerine uyan hayalperestlerden yine ürkecek, onlardan bile kaçınmak isteyecekti. Gençken insanın akrabaları, arkadaşları, ahbapları, ortakları, aşkları, hazları, tatları, sazları vardır. Fakat ihtiyarladıkça bunların hatıralarından ve hülyalarından başka bir şey kalmaz. Hakikatle hiçbir alakaları kalmayan ihtiyarlara yoldaş olarak ancak kendi gönüllerinde yaşayan hatıralar ve nedametler kalır. İhtiyarlar ancak kendi ölmüşleriyle beraber dolaşırlar. Fahim Bey de içinden geçtiği bu şamatalı kalabalıktan ziyade kendi hususi alemindeki yalnızlığına çekilmiş orada yaşıyor. Hatta bazen kendi kendine söylendiğine bile şahit oluyordum. Görülüyor ki onda artık pesimizm hakimdir. Fahim Bey Gittikçe uzamış gibi görünen bu uzun yolunda yürüyor, geçiyor. O artık bütün tanıdıklarımız zümresinin dışında kalmış. Eskiden onu babam gibi, sevenlerin ve Çamlıca'daki eniştem gibi, sevmeyenlerin, şimdi hemen hepsi ölmüşler yahut ölmüş gibi hep birer köşeye çekilmişler. O artık bu dirilerle o ölüleri birbirinden iyice ayıramıyor. İhtiyarların böyle, mezarlara düşmeden önce düştükleri bir araf hayatı vardır. Ölüm, onlar daha hayat içindeyken böyle yalnızlık, sükült ve inziva ile başlar. Onlar da ölüler gibi artık hayat dışında kalmışlardır. Eyvah! Şimdi onun en cemaziyel evvelini bilen ne cemaziyel ahirini soran kimse kalmamış. Artık kimse gelip onunla bezik, poker veya bir iç gibi vaktiyle alafranga, şimdi hemen milli oyunların gizli incelikleri hakkında istişare etmiyor, artık kimse gelip ona, Avrupa politikasının esrarını, Lotham gazetesinin yazdıklarını, İspanya sefirinin yahut Avusturya Hariciye Nazırı'nın ismini sormuyor. Yani artık dört canibin hiçbirinden hiç kimse gelip onu ciddiye almıyor. O gençliğinde gazetelerini okurken ve işaretlerken yaptığı gibi, her şeyin birbiriyle rabıtası, dünya hayatının vahdeti yolundaki uzun nutuklarını, mevizelerini, Artık söyleyemiyor, zira kulakları gittikçe ağırlaşan Safiyet Hanım'dan başka hiçbir dinleyicisi kalmamış. Gençlik zamanında kendisine ehemmiyet veren arkadaşlarının met ile göklere çıkardıkları meziyetleri, ilimleri, ilkbaharın sonbahar içinde erimiş ışıkları, silinmiş renkleri, uçmuş kokuları gibi işsiz geçerek yalnız kendisinde yaşadığını gördüğü bir hatıraya dönmüşler. Yani hepsi birer duman haline gelerek, Zamanın boşlukları içinde dağılmışlar. O mazinin şimdi gönlünü memnun veya müteselli edecek hiçbir alameti, hiçbir nişanesi kalmamış. O kadar ki nezaket ve merhamet gibi kendi içinde hala yaşadığını duyduğu faziletlerinin kendi kendisinden başka artık hiçbir müşahidi, hiçbir şahidi kalmamış. Şimdi gidip gelmesi o kadar kolaylaşan Bursa'da ne kadar uzakta kalmış. Oradan hiçbir gelip giden yok. Hatta bir haber alındığı yok. Vaktiyle sonradan öğrenmiş olduğuna göre, kardeşlerinin meğer zaten satmak istedikleri hisselerini, kendisini satmaya onları ikna için bin deradan su getirerek, iki bere evlat bulunduğunu ileri sürerek, ben ölünce yine size, çocuklarınıza kalır diyerek ve nihayet onları ikna edince, oh hele şükür, rızalarını aldım diyerek sevinerek satın aldığı ve Safet Hanım'a, bir gün olur tamir ettiririz görürsün inşallah dediği o Bursa'daki baba yadigarı eski ahşap ev çarpılmış, yan tarafına doğru eğrilmiş, ayakta mucize kâbelinden durabiliyor, her an belediyenin müdahalesiyle yıktırılmasından yahut kendi kendine yıkılmasından korkuluyormuş. O uzak ve harap ev bu yoksun aile için hep bir endişe mevzuu olunmuş. Fahim Bey bazen, aman hanım bu gece rüyamda Bursa'daki evin yıkıldığını gördüm, sakın bir felaket olmasın dermiş. Fakat kendilerinden başka hiç kimsenin artık bu felakete verebildiği bir ehemmiyet bir mana bile kalmamış. Fahim Bey eskimiş ve artık kimsenin dinlemediği, duymadığı teranesini kendi kendisine tekrar ediyor ve sözünün bazen işitilse de anlaşılmadığını görüyor. O artık gençlerle aynı lisanı konuşmuyor. Bir gün devam ettiği müessesede adamsızlıktan, hizmetçi bulmanın güçlüğünden bahsediliyormuş. O dairenin genç memurlarına, Latife yollu, bereket versin bizim eski emektarlarımız Mefkud Efendi ile Nabedid Kalfa'ya. Onlar olmasa halimiz yamandı. Allah selamet versin. Her işimizi onlar görürler, demiş. Ciddi yüzlü genç memurlar, bakışları her türlü istihzadan âri olarak, ''Ya, insanın böyle eskiden kalma adamları bulunması ne iyi şey. Biz her işimizi kendimiz görmeye mecbur oluyoruz.'' diye cevap vermişler. Ve Fahim Bey'e bu pek dokunmuş. Bu cevapla kendisinin de sanki Mefkut Efendi ile Kalfa'ya döndüğünü, onlar gibi gaiplere karıştığını duymuş. İmtiyaz meselesi büsbütün suya düşmemiş ama o şimdi bu işle meşgul olmaya hükümet beni tavsif edecek gibi büsbütün yeni başka bir şeyler söylüyor ve benim içimden başka bir terane tutturmuş diyeceğim geliyor. Bu işinden bahsetmesini o kadar dinlemiştim ki buna başladım mı? cümlesinin baş tarafını duyar duymaz, ardından gelecek kelimeler ve diğer cümlelerin hangileri olduğunu, hem ne diyeceğini hem nasıl diyeceğini evvelinden bilirdim. Güya kurulmuş bir plak dinler gibi oluyordum. Artık bir zaman oldu ki hiçbir sözünün açık bir yalan olmadığına emin olduğum bu adam, söylerken hakikatin çabuk, sert ve çapraşık seslerinden ziyade kendisine mi, kime hitap ettiği bilinmez bir mevizenin evvelinden hazırlanmış ahenklerini, ölü dalgalarını, tekerrür eden nakaratını duyar gibi olurdum. Acaba bu sözlerini kaybına alışamadığı bir emelin mateminde bize güya bir teselli payı çıkarmak için mi söylüyordu? Zira o bunları biz onun pek yakınları, biz onun zımni şerikleriymişiz gibi güya o eski ümitlerimizi hala beslemek isteyen müşfik bir eda ile söylerdi. O güya yüksek sesle, rüya görenlerin hareketsiz ve solgun sesiyle sayıklıyor gibiydi ve ben sözlerinde bir Hülya'nın ifadesini dinler gibi olurdum. Hülyalarından aldıkları kamla, ünsiyet ve iktifa edenler, hakikatin tehditlerinden hiçbirini ciddiye almamaları ve asıl dertleriyle meşgul olmamaları yüzünden, bir gün kendilerini büyük bir yoksulluğa düşmüş bulabilirler. Fahim Bey, halden ziyade istikbalde yaşayan bir adamdı. Bunun için değil mi ki, dışarıdan bakanlara, her şeyden mahrum ve bahsız görünürken o, tok, hatta gına içinde, hakikatin değil de hayalin ülkesinde kendine göre mesut olabiliyordu. Hiçbir hayal gücü olmayanların yaptıkları bütün işleri, tahakkuk ettirdikleri bütün servetleri, en ince teferruatına kadar düşünmek ve tahayyül etmekle iktifa etmiş olan bu adam, talihin garip bir cilvesiyle kucaklayamadığı veya elinden kaçırdığı bütün avların gönlüne sürünen gölgelerini sevip, bunları okşamayı tercih ederek aklında kazanmayı kurduğu bütün servetlerden, kendini mahrum da hissetmiyor gibiydi. Fahim Bey, cidden kendine mahsus bir hayal aleminde yaşayan bir manyak, bir mitomeyn olmuş değil miydi? O bir ömürdür tahakkuk etmeyen bu işinden, hala aynı ehemmiyetle bahsetmeye nasıl kuvvet buluyordu? Kaç seneden, kaç nesilden ve kaç devirden arta kalan bu işten, hala onun gibi ciddiyetle bahsetmeye artık imkan mı kalmıştı? Bu işin hikaye ve macerası, onun için İpse'nin dediği gibi bir hayati yalan olmuş değil miydi? Bu halini göre göre Montesk'in Romalı için söylediğini ben onun için tekrar ile Fahim Bey'in azamet ve inhitatı diyebilecektim. Ona Bermutat nasılsınız diye sorduktan sonra işinizden ne haber diyecek olsam kendime rağmen dudaklarımda bir istihsa tebessümü beliriyor. Yahut etrafımda gözlere görünmez bir takım mahlukatın görüştüklerini duyar gibi oluyorum. Fakat o bunu bile anlamadan, hissedemeden ne gariptir ki bu işine hala inanıyor ve aynı ahhenkle onu anlatıyor. Anlatmakla bitiremiyor. Sizi de inanmaya cebretmek isteyen, bunamış bir inat ve ısrar ile söylüyor, hala söylüyor. Ben çoktan biridir. Onun hayattaki günahının, kendi gönlünde yaşayan hülyaları, ellerinin tutabileceği hakikatlerden ziyade sevmesi olduğuna inanmıştım. Bunun için bence onun talihinde Hayalden ve ölümden başka hakikat olamazdı. Halbuki ben hayatın ne kadar geçici bir şey olduğunu gittikçe daha çok hissetmekle çoğalan bir eza duyuyordum. Ve artık daha mülk kuvvetlerimi bitirdiğimdendir ki merhametimin bile ona bir faydası dokunacağını ummuyor ve yolun karşıki kaldırımında Fahim Bey'in geçtiğini görünce artık onu dinlemek için yanına gitmiyor, artık onu duymamak için görmemezliğe gelerek yolunda bırakıyor ve kendi yoluma devam ediyordum. 20. Her şeye rağmen gönülleri şadeden hayat Hepimizin talih ve talihsizlik dediğimiz şeyler birbiriyle o kadar karışıktır ki bunları kendimiz bile birbirinden ayırt edemeyiz. Kader bize aynı kayıtsız ellerle, yemekle zehri beraber verir. Bazen hayatımızda en büyük zarara girmemizle hayatımızı kurtarmamız aynı saate isabet eder. En mühim menfaatimizin bozulmasıyla yeise düşer, ne talihsizmişim diye söyleniriz. Lakin yarım saat geçmez yanımızdakileri yaralayan ve öldüren bir kazadan biz sağ ve salim kurtuluruz. Ne talihim varmış deriz. Talih nedir? Talihsizlik nedir? Pek de bilemeyiz. Lakin talihli veya talihsiz bütün insanlara biraz dikkat edilse iç içe yaşadıkları iki ömürleri olduğu görülür. Bunların biri herkesin gözleri önünde geçen zevahir hayatlarıdır. Bu hayatımızı hayatımıza hariçten bakanların çok kere dikkatlerine dokunacak kadar kara olan bahtımız bizi ekseriya onların bile tasavvur edemeyecekleri kadar aldatır, kanıtır ve ağlatır. Fakat yabancılar bu gizli dertlerimizi değil ancak zevahir hayatımızın sathini görürler ve hakkımızda ekseriyetle onun bu harici manzaralarına göre hüküm verirler. Halbuki çok kere bütün bunlar aldatıcıdır ve gizlenen hakikat bazen bu görünüşlerin tam aksinedir. Yabancılar evimizin yandığını, işimizin bozulduğunu, büyük bir haksızlığa duçar olduğumuzu duyarlar ve bize acıdıklarını söylerler. Halbuki biz biliriz ki onlar tarafından acındığımız bu uğursuz sanılan zamanımız bilakis hayatımızın en bahtiyar devresi ve yaşadığımız zamanın bizce en uğurlusudur. Sanatkarız, en iyi eserimizi bitiririz, koleksiyoncuyuz, bütün emeklerimizi mükafatlandıran bir hazine keşfederiz. Münkeriz, dinin vecdine ereriz. Hastayız, sıhhatimiz düzelir. Aşığız, sevgilime kavuşuruz. Sonsuz bir lezzet ruhumuzda çağlar. Bu saadet bana yetişir, artık ölümden bile korkmam, deriz. Lakin yabancılar ömrümüzün mahremiyetinde çağlayan bu bahtiyarlığımızı duyamazlar. Onlar bazen bizim bunlardan haberimiz bile olmazken ancak bizi saadetten uzakta tuttuklarını sandıkları mahrumiyetlerimizi görürler. Yabancılar bazen bizi yaralamış olduklarını sanırlar ve bizi saran hayalimiz o kadar kuvvetlidir ki gönlümüze dokunmuş bile olamazlar. Bazen en hain ve acı hakikat ruhumuzun kalın zırhlarını o kadar az delebilir ki onun gelişinden, onun geçişinden haberimiz bile olmaz. Yabancılar bizi ezilmiş sanırlar ve biz kendimizi bir hayal içinden sıyrılmış duyarız. Hakikatin hakikatinden bile şüpheleniriz. A acaba hakikat miydi deriz. Hayal nedir, hakikat nedir pek de bilemeyiz. Adam yaşadıkça, yaşlandıkça görüyor ki insanlar bu zahiri hayatlarının muvaffakiyetleri için ne kadar üzülseler bile bütün bu hayatlarının tekmil vakaları ve faciaları yine hep sati kalıyor ve ruhlarının selametine ancak hafif ve gevşek bağlarla bağlanıyor. Bu şeyler bizim maddi mevcudiyetimizi sarsarken daha derin ve mahrem bir tabakamız Bunları sanki duymuyor. Çoğumuzun ruhu hayat için kurduğumuz ümitlere bile yabancı kalıyor ve böylece insan denilebilir ki kendi talihine de layıklık kalabiliyor. İnsanın kendi talihi de kendisine pek ehemmiyeti olmayan bir şey diye gözüküyor. Zira her ne kadar garip olsa da mahrum olmak, muhtaç olmak değil ve mahsul olmak mesut olmamak değildir. Şüphe yok ki aydınlık veya karanlık zamanlarımız olabilir. Lakin neşemizin ve hüznümüzün mayası, asıl vücudumuzun ve ruhumuzun bir usaresidir. Aynı şartlar içinde memnun veya mahzun olabiliyoruz. İnsanlar başlarına hariçten gelen felaketlerden ve saadetlerden ziyade, bu halleri duyur ve hazmediş kabiliyetleriyle, dünya ile ve kendi nefisleriyle mücadele tarzlarıyladır ki birbirinden ayrılırlar. Yani bunları yener, bahtiyar yahut bunlara yenilir, bahtı olurlar. Bazı tabiatların bedbahtlıkla, bazılarının ise bahtiyarlıkla imtizaççıları mümkün değildir. Bazılarının hayatında tesadüflerin bütün lezzetleri dinmeyen bir rabet gibi yağsa, onlar kendi kendilerinden intikam almaya başladılar mı? Eyvah! Artık hayatın bütün nimetleri, kendi duydukları tabii acıyı ve felaketi bir türlü söndüremeyecektir. Her insanın zevahir hayatının altında bir de gizli kalan ve sırf kendi hilkati ve ile yaşadığı bütün mahrem bir ömrü vardır ki bu hayat içimizde kendi üstüne kapanmış olan bir alemin mahsulüdür. Yabancılar bunu seçemez ve göremezler ve talihin bütün engellerine rağmen bu gizli ve mahrem hayatın insanı kısmen olsun tatmin etmesi mukadderdir. Çünkü günlerle gecelerimizin her saniyesinde bizi durmadan usul ile şiddetle kaderimize doğru iten, sürükleyen kuvvet kendi kendimiziz. Bu kör talihimizi nasıl hiç sevmemiş olabilir ve ondan nasıl hiç hikam almamış olabiliriz ki onu kısmen de yaratan kendi zevkimizdir. Talihimiz demek kısmen kendimiz demek ve kaderimizin tahakkuku demek de benliğimizin inkişafı demektir. Etrafımızda gördüğümüz dünya ve yaşadığımız hayat şahsi telakkiimizin birer mahsulüdür. Dünyamız bize göre olduğu gibi hayatımızda kısmen tabiatimizin yarattığı bir şeydir ve hilkatimiz neyi istiyorsa odur. Yaşadıkça kendi kabuğunu yetiştiren sümüklü böcek gibi talihimizi biz kendimiz öreriz. Talihimiz bizi tamamlayan kendi varlığımız, kendi kurduğumuz bir ikinci vücudumuzdur ki herkese küserek bunun içine çekilmeyi severiz. Talihimizin yoksulluğu ne olursa olsun ruhun kendini kurtaran gınaları ve isteğinaları, mesve mağrur bırakan hülyaları ve rüyaları vardır. Talihin yükü altında ezilen insan bu yükle ezilmeyen bir ruha sahiptir bize tabiatımızı mukadder kılan ve her şeye rağmen de kudretini muhafaza eden işte bu ruhtur. Bu insan ruhu, şahsi talihin fefkine çıkan, faniliğin içinden başını yükselterek, kısmen de gökleri koklayan, göklerin sonsuzluğuna karışan, ebediyetin lezzetini tadan ve onu mukadderatına iştirak eden bir ilahtır ve bunun içindir ki yaşamakta daima hayvani, ilahi bir lezzet, bir tat duyulur. Saadet bilhassa fizyolojik bir şeydir. Her mahluk için dünya bir cennet, her can için hayat bir vuslattır. O kadar ki din ve iman dediğimiz şeyin esası bile ahirette yine hayata kavuşmak hülyası, yine yaşamak rüyasıdır. Ve bundan dolayıdır ki bir insan ömrünün, semanın uzak mesafeleri kadar nakız ve noksan gördüğümüz genişliği, yine insanın ruhuna sonsuz bir hayret verir. Benim Fahim Bey'in eski bir rüyasını, zamanı geçtikten sonra gelen vuslatların beyhudeliği yüzünden tenkit etmiş olduğum mağrur gençlik senelerimden beri tecrübem artmıştı. O zamanlardan beri görmüştüm ki, asıl sevgilerimiz, gönlümüzde yaşayan hülyalarımız ve asıl sevgililerimiz, hayat çölünde ufuklarımızı her an süsleyen, kendi ruhumuz ve kendi gözlerimizle yaratılmış seraplarımızdır. Hülasa ancak kendi gönlümüzde ve hayalimizde yaşattıklarımızdır ve bize nasip olan vuslatlarsa, onların vücutlarına nispetle ancak gölgeleri gibi kalır. Her zaman hakikat içimizde kalan arzu, hayal ise elimize geçen muslattır. Zira hayalin vardığı mesafeler, dünyevi hiçbir hakikatte bulunamaz, madem ki onlar bu yeryüzü hakikatinin dar ölçülerine uymaz ve dünyaya sığmaz. En samimi dostlarımız gibi, en büyük hamilerimiz içimizdeki emellerimiz ve hülyalarımızdır. En büyük saadetimiz, onların gölgesinde yaşayarak, onların kefserine kanarak, onlarla anlaşmamız ve kaynaşmamızdır. Mahrum veya muhteşem, işte bize miras olan talih budur. Talihimiz, geceler ve günlerimizin zamanı ile içimizde hülya ve arzularımızı dokudukça biz onlara varmış oluruz. Ve böylece bütün ömrümüzde beklediğimiz saadet, gönlümüzü aşkıyla o kadar doldurur ki, biz daha hasretini çekerken bile, çok kere bu mahrumiyetimizi duyamaz, kendimizi O'nun cennetinde sanırız. Savallı Fahim Bey, kim bilir o narşat gönlünüz bile bu yoksul günler ve gecelerinizin ezeli şiirinde size kaç kere böyle şaat görünmüştür? 21. Bir gün olur Hatta kim bilir, belki bir gün olur, biz ölüm döşeğindeyken talihimizin bu lütfu hastalığımızın zafiyle birleşerek, bize belki bütün ömrümüz boyunca beslediğimiz hülya ve arzularımızın olgun salkımlarını sunar. Zavallı Fahim Bey, kim bilir belki siz de son gününüz veya gecenizde bütün o mahrum hayatınızı, hatta sizi aldatmış olan, çünkü hiçbir vaadi tahakkuk etmeyen o ilk rüyanızı unutmuş, kim bilir belki bu defa da size bütün isteklerinizin hususatını nasip ederek sizi ölümün kucağına doymuş ve tok götüren tatlı bir rüya görmüşsünüzdür. Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor. Belki yanınıza Safet Hanım'ın şefkatini, bir ninni gibi duyduğunuz o sonuncu gün veya gece, bütün ömrünüz boyunca susamış olduğunuz nimetler, kim bilir belki sizin olmuştu. Kim bilir belki ömrünüzün bütün nahoş mevsimlerini, yoksul ve felaketli senelerini, yorgun zihninizden silerek, ancak kuvvetlerinizin taze bulunduğu, ruhunuzu hülya ile dolduran ilk zamanlarınızın emellerini, konağınızın boş odaları içinden ve gençliğinizin eşiğinden her sabah kemanınızla hayata, saadete, kim bilir hangi muvaffakiyetlere ve hangi vuslatlara doğru saldığınız ısrarlı uzun davetlerinizi hatırladınız. Kim bilir belki de siz yatağınızda ızdıraplarınıza merhemler gibi sürünen bir rahatlık hissiyle duydunuz ki, artık işiniz muradınıza göre bir hakikat oldu. O kurak ve çorak hayatınıza bir altın yağmuru, bol bol ve çoktan beklediğiniz bir rahmet gibi yağdı. Safet Hanım'ın harap gönlüyle Bursa'daki harap evini tamir ettiniz. Hayatımızda bize her adımda refakat eden fuzuli düşmanlarımızın ordusunu, nadim ve mahcup görünüz ve size bütün ömrünüzde hem gülmüş hem haset etmiş olanları siz ancak tebessüm eden bakışlarla süzmeyi kâfi buldunuz.'' Nihayet hayatın ve insanların artık umduğunuz gibi insaf ettiklerini görerek kendinize hak verdiniz. Ve böylece, kim bilir, belki işinizi yoluna koymuş, talihinizi ikmal etmiş olduğunuza kanaatle memnun, müsterih ve rahat ölmüşsünüzdür. Fakat kim bilir, belki de size acıyan kalbimle ancak benim görebildiğim bir rüyadır bu. Kim bilir, belki de yaşayanlar hülya ve rüyalarına daha hala doymamışlarken, Ölecek olanlar belki artık rüya göremezler. Akşamın vahim rüzgarı esmeye, gölgeler ürpertmeye başlayınca, Hülyası içindeki ruh huylanarak bütün vücudunda bir titreme duyar. Adem'in kendisini soğuk kucağı içine çekmeye başladığını hisseder. Adem'in karanlığı gönlüne işler fakat bunu duyan hiç kimse geçmiş zamanına ve rüyasına doğru geri dönemez. Herkes kendini ümit ve hayal alemlerinde uçuran kanatların kapanmak sırası geldiğini, herkes önündeki gölgeye yıkılmaya mahkum olduğunu anlar. Kim bilir, ölecek olanların belki gözleri artık açılır ve onlar yalnız kuru hakikati görürler. Öleceği sırada aklı başına gelmiş olan Don Quijote gibi, onlar da zaffet ve gafletleriyle ömürlerinde neye kıymet verdiler, nelere fedakarlık ettilerse bunların hepsinin boş olduğunu Kimleri sevdiler ve kimlere ehemmiyet verdilerse onların kendilerini aldatmış olduklarını ve kendilerinin ömürleri boyunca bütün aldanmakla ve kendi kendilerini aldatmakla delicesine yaşamış olduklarını anlarlar. Kim bilir belki de insanların çoğu böylece artık aldanmadıkları, artık ummadıkları, artık ümit edemedikleri, artık hayal kuramadıkları için ölürler ve gözler belki açıldığı içindir ki, ilelebet kapanmaya mahkum olur. Hayatın hülyası içinde yaşayanların ölmeden önce böyle bir an için gafletlerinden uyanarak bütün ömürlerinin iflasını görmeleri elbette feci olacak. Ölümün geldiği bu anın yeyesi o kadar vahşi olacak ki onu tasavvur ederken bile ruh haşiyetle titriyor. Evet, bir gün olur insan gençken ruhunda parlayan bütün yıldızların birer birer söndüğünü görür. Ruhumuzu içtiğimiz su ve yediğimiz ekmek gibi besleyen emeller ve ümitlerimiz birer birer bizi terk eder. Fakat bir gün olur hayatımızdan kutsi bildiğimiz bu göklerimizi, bu yıldızlarımızı, bu hülyalarımızı zayi etmiş olduğumuza bile lakayt kalırız. Bir gün olur tılsımı bozulmuş gibi bütün dünyamızın benzi solar. Gönlümüzde bir şafak aydınlığı kararır, karanlığa döner. İnsan kendinin bütün kainat içinde yalnızlığını duyar ve garipser. Vücudumuzda haz almak imkanı kalmaz. Ümitten aç, aşıktan susuz, hülyadan havasız kalır. Sonuncu yalnızlığımıza ve çaresizliğimize düştüğümüzü duyarız. Artık bütün hayat boyunca beklediğimiz nimeti istemek bile bize tahammül edilmez bir külfet olur. Bir köşede hala bizi bekler gibi duran babadan kalma ihtiyar evlerimiz, mucize kabilinden ayakta duruşları, bize ebediyete kadar sağlam birer mabet gibi görünen kutsi itikatlarımız, unutmayı canımızla ödemeye razı olduğumuz nedametlerimiz, nefesleri kemiklerimize kadar işleyen yakın ve uzak sevgililerimiz, toprağın içinde çürüdükleri halde, ancak biraz hafızamızda yaşadıkları için hala yarın ahirette bulacağımızı umduğumuz ölülerimiz ve ruhumuzun teneffüs ettiği hava gibi duyduğumuz hatıralarımız, bütün bu sağlı soldu, geceli gündüzlü siyanet meleklerimiz, bir gün olur, hepsi ve her şey dermansız ruhumuzun kararan güneşiyle birlikte eriyerek, sönerek ve dermansız vücudumuzun kanı gibi dökülerek, gözlerimizden düşerek, yerlere düşerek, bir gün olur ve Hepsi ve her şey isimsiz bir çöküntü ve silinti içinde ezilir, birleşir, kararır ve biz artık bunları birbirinden ayıramayız. Biz artık ruhumuzun binbir his, endişe, sual ve hayalini unutarak tam bir kayıtsızlığa düşer, ne umduğumuzu, ne olduğumuzu ve ne aramış ve ne yapmış olduğumuzu kendimiz bile hatırlayamaz ve bilemeyiz. 22. Fahim Bey'e hitaplar ve sualler. Ey kendisini gören herkesin türlü türlü bulduğu, başka başka bildiği Fahim Bey. Size belki kendisinden tevarüs ettiğiniz fikirleri ağzınızdan işittikçe benim akıllı oğlum diye hitap eden babanızın ve vaktiyle dünyanın en iyi adamlarındandır diye sizi göklere çıkaran babamın mı vardı? Halbuki eniştemize göre sadece bir Frenk mukalliydi, dolayısıyla dinsiz ve tehlikeli bir adamdınız kendisine bahşiş vermediğiniz han kapıcısı sizi naletin biri sayar, eski gazetelerinizin ince kağıt parçalarıyla ile işaretli yerlerini karıştırdığı için kendisine ifrit kesildiğinizi gören hizmetçi size bir nevi deli diye bakar, daha edeceğiniz nice iyilikleri bekleyen reji hademesi sizi evliya bilir, bense sizi ister ve fikirlerim yavaş yavaş ve parça parça değiştikçe geçmiş zamanın hoş görünüşlü, hoş sözlü, Birhal vakit kaybettirici ve biraz saf dil bir ihtiyarı bulurken, siz hakikaten bütün zaafı ancak iyiliğinden gelen bir adam mıydınız? Hak olanlar bizler miydik? Yoksa Safet Hanım'a sizin karınız olmuş diye acıyan o hanımlar mıydı? Ve siz zaafınızla bedbaht olup bedbaht eden akılsız ve uğursuz bir insan mıydınız? Hayatı ve dünyayı kendi iyiliğinize göre duyduğunuz için hep aldandınız mı? Aldanışınız kendinizi aldatmak mıydı, başkalarını mı aldatmaya yaradı? Sizi kendinize zengin bir iş sahibi farz ettiren hülyalarınızı, hayatınızı tedavi için bir ilaç gibi mi aldınız yoksa bunları hayat içinde kalp akçalar gibi mi harcadınız? Bütün ömrünüz ciddi ve masum bir bekleyişle mi geçti, bu intizarı siz hotgamlığınızı örten bir perde gibi mi kullandınız? Varmak istediği diyarı gönlünde taşıyan bir sahir filmenam gibi adeta haberiniz olmadan mı geziyor, uyuyor gibi mi yaşıyordunuz? Arzunuzla iradenizi telif edebilmiş ve azminizi arzularınıza göre tahrik edebilmiş miydiniz? Yoksa iradenizin emirlerini hareketlerinizde zahmetle mi tatbik ediyordunuz? Başkalarını düşünmekten kendinizi düşünemediniz miydi? Yoksa kendinizi düşünmekten başkalarını mı düşünmedinizdi? Yabancıların gözlerini boyayan feragatiniz, arkasında siz rahatına düşkün bir hotkan mıydınız? İçinizde, hepimizde olduğu gibi yaşayan muhtelif şahsiyetleri telif edebilmiş miydiniz? Bunları kim bilir, kim söyleyebilir? Hatta siz bilebilir misiniz? Kendimizi biz bilebilir miyiz? Bizim hakkımızda kendimizin mi, kimin şahadeti makbuldür, kimin şehadeti makul olabilir? Kim bilir, kim diyebilir ki, kendi kendimiz hakkında ilmimiz nerede biter, cehlimiz nerede başlar? Ve başkalarının cehli nerede biter, ilmi nerede başlar? Kendimiz ve gördüklerimiz o kadar sarih tezatlarla vücuda gelmişizdir ki, kendimiz ve gördüklerimiz hakkında bir fikir edinmekte biz de müşkülat çekeriz. Zamanın içinde her hayatın çizdiği dairenin genişliği, buna dışarıdan bakanların bütün tahminlerini aşar. Her insan, Ömrünün hudutları zamanın sularında halkalar gibi genişliğe genişliğe silinir. Bunlardan biz sanki ne duyarız? Bizim yabancı bir hayattan sanki bildiğimiz nedir? Ve başkalarının bizden bilecekleri sanki ne olabilir? Her insan münasebette bulunduğu adamı hemen bir tek yüzüyle tanır. Kadın kendisini seveni zevç olarak, çocuk kendisine ders vereni hoca olarak, fakir kendisine para vereni iyi olarak tanır. Fakat onların başka yüzleri de vardır. Bir mahluk gönlüyle yapayalnız kalınca nasıl değişir? Kimse bu değişmiş insanı tanıyamaz. Kimse onun yalnızlığına giremez. Kimse kimseyi tekmil yüzleriyle, bütün insanlığıyla bilemez. Başkaları bizi nasıl anlayabilirler ki biz de senelerce zamanımızı bir adamı tetkik etmeye, duymaya ve hakkında hüküm vermeye tahsis etsek ona dair söyleyebileceğimiz 5-10 sözün acaba kaçı doğru olabilir? Acaba bir tanesinin hakikate uygunluğu olabilir mi? Bir insanın kendi kendisinin olduğunu sandığı adamla onu başkalarının olduğunu sandıkları adam arasında ne ayrılıklar vardır? O kadar farklar vardır ki bunların arasında bazen bir benzeş bile kalmaz. Başka türlü yaşayan bir adamın kafasında ise hayaliyle yaşadığı başka bir hayat vardır. Ve o kendini herkesin hakiki dedikleri hayatına değil bu hayali hayatına göre muhakeme eder. Halbuki hakiki ve hayali bu iki hayatı yaşayan adamlar arasında da ne tezatlar bulunur. Komşularının gördükleri ve bildiklerini sandıkları adam mı, aynasının karşısında görünen yüzüne şaşan ve buna değil ancak kendi içindeki görünmez benliğine inanan adam mı, yoksa bu inandığı şahsiyetine hayatında daima ihanet ederek kendi inandığı sözlerine uymayan hareketlere geçen adam mı, hangisi hakikisidir? Bunların hiçbiri mi doğru değildir? Bunların hepsinin arasında bir ayrı hakikat, tevazununu bu tezatlardan bulan başka bir adam mı vardır? Kim bilir, kim diyebilir ki bir insanın hakikati ve olduğu nerede biter, rüyası, hülyası, yalanı ve olacağı nerede başlar? Sanki ne biliyoruz, ne kadar az biliyoruz, hele bildiklerimizin ne kadar azını yapabiliyoruz? Ne olduğumuzu ve ne işlediğimiz hangimiz biliriz? Hele yabancılar nasıl bilsinler? Bir adamın gördüğümüze emin olduğumuz herhangi bir hareketi üzerine onun lehinde veya aleyhinde bir hüküm vermek yanlış ve haksız olabilir. Zira bir insanın kendi hareketleri bile bazen kendi aleyhine yalnız şehadet değil hatta iftira edebilir. Onun hakiki ahlakının vasfını bilmek için böyle bir tek hareketi değil hayatının bütünü hakkında bir fikir edinmelidir. Bir insanın içinde daima saklı kalan hakiki benliğini tanıdığını kim iddia edebilir? Muayyen bir noktasına kadar yaşadığımız bütün bir hayattan sonra biz ancak biraz kendimizi tanıyabildiğimizi zannederiz. Fakat bir an içinde bir hız, bir kin, bir aşk yahut nefsimizi müdafaa kaygısı bizi sevk ederse nerelere kadar sürüklenebileceğimizi, nelere muvafak olabileceğimizi biz kendimiz bile evvelinden nasıl idrak edebiliriz? Kimse göründüğü gibi değildir. Fakat kimse görünmediği ve kendi olduğunu sandığı gibi de değildir. Kimse bizi kendimizin olduğumuzu sandığımız gibi göremez. Kimsenin nasıl olduğunu hiç kimse bilmez. Başkalarının gözleri en tabi manamızı başka manalara çekerler. Biz sevgiyle gülümseriz ve onlar yüzümüzü kin ile buruşmuş görürler. Yabancı gözler ve izanlar bizi olduğumuzdan büsbütün başka ya şişman ve kısa ya zayıf ve uzun gösteren bozucu ve güldürücü aynalardır. Bunların içinde biz kendi kendimizi görebilsek şüphesiz bildiğimiz kendimize benzetemezdik. Fakat bizi gören bu yabancı gözlerin koydukları şekillere girmeye mahkûmuz. Zira kendimizin olduğumuzu sandığımız şekilde görünmemizin ise hiç imkanı yoktur. Biz bile kendimizi en sadık bir aynada görmek istesek nefesimizin boğusu aynamızı bulandırır ve gözlerimizi şaşırtır. Ancak biz kendimizi o kadar kıymetli duyarız. Kendi lüzumumuza o kadar kanarız ki başkalarının hakkımızdaki fikirlerini bu sağlam kanaatimize karşı birer ihanet sayarız. Biz usluyken bize deli dediklerini işitiriz. Lakin biz de bilmeyiz ki hayat içinde pek uslu olmakla biraz deli olmak aynı yola çıkar mı, çıkmaz mı? Kendi şuurumuz hayatımızın mantığını bir cinnet sayabilir. Fakat hayatımızın mantığı kendi izanımıza her angüler ve onu istihfaf eder. En makul adamların bile, en makul adamların hele bazen delilik yapmaya meyilleri, istekleri, ihtiyaçları olmaz mı? Delilik, suların, havanın, bütün tabiatın bir nevi başıboş mantığı değil midir? Bunları nasıl bilelim ki hep buhar gibi kaynaşan hudutlar üstündeyiz? Bu hükmü kim verebilir ve bu işe kim hakeme olabilir? Kim bilir, kim diyebilir ki delilikteki ustuluk nerede biter, ustuluktaki delilik nerede başlar? Arşimet, kendisine bu toprak dışında bir istinat noktası verilse, dünyayı kaldıracağını söylermiş. Biz de kendimizi muhakeme, tadil ve tedavi için kendimizin dışında dayanacak bir nokta bulmaktan aynen bu kadar imkansızlıkla karşılaşırız. Biz en evvel başkalarına karşı vazifelerle mi bağlıyız yoksa en önce kendi ruhumuza karşı mı mesuliyetlerimiz vardır? En mahram benliğimizin inkişafını temin etmek, yabancılara olan vazifemizden daha az mı yoksa daha mühim sayılmaz mı? Başlarımızda fikirlerimiz ve gönüllerimizde hislerimiz göklerde toplanıp bozulan bulutlara benzer. Daima muvakkat bir takım ihtişamlar kurar, sonra dağılırlar. İkide bir yapılıp yıkılan bu kainatlarımızdansa yabancıların haberleri olmaz. Hatta biz bile bazen onların gafili bulunuruz. Biz de nice defalar tanımadığımız, hatta bir başkasının sandığımız bir zihniyetle harekete geçeriz. Bütün günlerimiz için kendimize bir yol çizer, sonra her gün bunun aksine hareket ederiz. Kendimizi bazen kendimizden bile ne kadar uzak buluruz. Sanki tanımadığımız yabancı bir kalple hissederiz. Bazen de kendi kendimizle mutabıkken o kadar her şeyden uzak ve yalnız kalırız ki, bütün dünyanın kendimize karşı yabancılığını, yeryüzünün gurbeti içinde bir bilkes hayatı yaşadığımızı duyarız. Ancak bütün bunlar o kadar iç içe geçen ve değişen duygulardır ki, biz kendimiz de bilemeyiz, herkesle karabetimiz ve dünya ile dostluğumuz nerede biter, dünyadaki yalnızlığımız ve herkese yabancılığımız nerede başlar? Gönlümüzün hayal ve muhal iklimlerinde açılmış, öyle samimi emelleri vardır ki, vücudumuzun nesci kadar bizimken yine en tabi zaaflarımız, bunları bir takım yalanlara çevirir. Ahlaki, manevi öyle meziyetlerimiz vardır ki, irademizin ihmalleri bunları bir takım kusurlara döndürür. İçimizde öyle zaaflar vardır ki, bunlar kendilerini tehlikede sandı mı, bize insan iradesinin üstünde bir takım kuvvetler verir. Zekamızın öyle isteğnaları, ancak kendini tatmin eden, öyle gururları ve ancak kendi kendisinin şehadetiyle iktifa eden, Öyle sukutları olur ki bunlar bazen bizi hayat ve hakikat karşısında zekadan büsbütün mahrum bir adamın kalacağı mevkide hatta onun kalmayacağı mevkide bırakır. Çok kere mazide aklımızın bize yarı olmamış olduğunu fırsat ve zaman geçtikten sonra fark ederiz. Çok kere de kendi kendimize etmiş olduğumuzu bize hiçbir düşmanın yapamayacağını görürüz. Ömrümüzün yarısı böyle. Diğer kısmında işlemiş olduğumuz hataları tamir ve tahsih ile geçer fakat yazık ki bütün bu tecrübelerimizden istifade etmek içinse önümüzde ikinci bir ömrümüz yoktur. Hayat içinde bunca emeklerimizin verdiği mahsuller bazen korkulu rüya ve kabuslarda gördüğümüz acayip mahlukları andırır. Bu coşkun ejderhaların onları doğmuş ve beslemiş olan munis arzularımıza ne kadar benzemediklerine elbette siz de şaşmışsınızdır. Bazen bir kalbi incitmekten çekiniriz ve sonra o kalbin bizim yıllarca sürmüş bir gafletimizle kırılmış olduğunu öğreniriz. Bazen iyilik yapmak hevesiyle fenalık etmiş olduğumuzu anlarız. Bazen de yaptığımız fena bir şeyden iyi bir netice doğar. Böyle istemeyerek işlediğimiz fenalıkların ve bilmeyerek yaptığımız iyiliklerin haddi hesabı mı vardır? Bunları kim bilir? Bilse bilse bir Allah bilecek değil midir? Gönlümüzün dikenleri kaç ele batmış ve kaç kalbi kanatmıştır? Gönlümüzün ise hala asıl kıymetlerimiz gibi kalbimizin kanıyla beslediğimiz sevgililerimiz değil midir? Her gün belki iyi diye yaptıklarımızdan çıkan menhus neticeleri gördükçe sanki hangimizin kime ve sanki ne demeye hakkı olabilir. İyilik de, fenalık da, güvercinlerin boyunlarındaki tüylerin renkleri gibi iç içe geçen ve morumsu olanların nerede başladığı, güvezimsi olanların nereye kadar devam ettiği ve pembemsi olanların nerede bittiği hiç de belli olmayan, hatta dahası gelen ışıklara, geçen rüzgarlara uyarak daima değişen ve kah böyle ve kah öyle gözüken şeyler değil midir? Bunların sınırlarını kim tespit edebilir, kim bilir, kim diyebilir ki, iyilik dediğimiz şeyler nerede biter, fenalık dediğimiz şeyler nerede başlar? Hayatın manaları çıplak vücutlarımızı sararak havalanan meşlahlar gibi dünyanın hep birbirine zıt rüzgarları ile talihimizin etrafında savrularak şekilden şekle giriyor, her an biçim değiştiriyor. Acaba hayat nedir? Bizim yaptığımız bir şey mi? Bizim vasıtamızla yapılan bir şey midir? Acaba kader ve talih nedir? Bizimle biten bir şey mi? Bizden evvel başlamış, bizimle süren, bizden sonra devam edecek bir şey midir? Ömrümüzü saran manevi iklimler arasında hangisi bizim için hakikisidir? Asıl hangisi ruhumuzun iklimidir? Hangisine hakikat demeliyiz? Bir zahiri hakikat vardır ki sati ve aldatıcıdır. Bir de geçici hakikatler vardır ki hep birer hususiyetten ibaret değil midir? Hakikatin binbir cephesi, çehresi, manası ve başka başka görünüşleri yok mudur? Ruhunun itikadiyle yaşayan müttekik ve hayalperest, başkaları onu ne kadar hayal içinde sanırlarsa sansınlar, kendisi hakiki hayatını yaşamış olmaz, kendisi için bir hakikat hayatı yaşamış sayılmaz mı? İhtiyacımız olan yani aşkını duyduğumuz hakikatle erişebildiğimize emin olduğumuz hakikat bir değil midir? Adımlarımızı sek ve idare eden biz değilken yolumuzu nasıl anlarız? Vardığımız yeri bilmezken bize layık yeri nasıl tasavvur edebiliriz? Bütün ömürlerin sonu iflasken hangi muvaffakiyetlerden bahsedebiliriz? Kim bilir, kim diyebilir ki hayatın galebesi nerede biter, iflası nerede başlar? Bir gün bize ölümü mukadder kılan zaafımız kadar hayatta bizi riyazi bir katiyetle sürükleyen kuvvetler vardır. Kendimize her zaman bunların hakimi sanırken daima onlara tabi oluruz. Hükmettiğimize umduğumuz hislere zincirlerle bağlı mahkumlar olduğumuzu ilmimiz artıkça öğreniyoruz. Var olmadan önce yok olduğumuz gibi var olduktan sonra da yine yok olacağımızı anlıyoruz ve bütün insanların yeryüzünün en büyük mücrimleri gibi hep ölüm cezasına mahkum olduklarını biliyoruz. O iki kat iyi yokluk arasındaki bu cüz'i varlığın manası değil ancak faniliğinden dolayı ruha acımsı gelen tadı, lezzeti duyuluyor. Sonunda madem ki tamamen mahvolacağımız bellidir. Esasta mevcut olan ancak ölüm demektir. Bu ölümün geçmiş bütün insanlara ettirdiği feryatlar hafızamızda inlerken her ümit ve her hesap nafiledir. Zira ölüm her imanı tekzip eder, her şeyin abes olduğunu gösterir ve her şeyi geçer. Her hayat, her vuslat ve her muvaffakiyetin dikkatimize dokunan şivesi bunların boş karanlıklar içinde birer havai fişek tarzında yanan ışıklarla yüksele yükseli vardıkları noktada gönlümüze hayret veren müşrik ve parlak renklerle bir an açılarak sonra yine çaresiz karanlığın boşluklarına dökülüp sönmeleridir. Biz böyle boş karanlıklarda parlarken canımızla ödediğimiz bu hayat içinde kim bilir, kim diyebilir ki ölümün zaferi nerede başlar, ölümün zaferi nerede biter? El kendisini gören herkesin türlü türlü bulduğu, başka başka bildiği Fahim Bey. Siz de o dermansız halinizle kendinizi bu tahlil edilmez, kör, sağır, dilsiz ve hep kendi kafalarına göre giden kuvvetlerin masum bir eseri ve kurbanı olarak duymuş değil miydiniz? Katı yalnızlığa ve sukûta düşmeden, her zerreniz çürüyüp dağılmaya razı olmadan ve ölüm sizin yüzünüze de sırrını saklayan meçhul ve efsanevi bir adam maskesi geçirmeden evvel siz bu meseleleri halleden vazıh bir tahlile varabildiniz miydi? Siz acaba kendiniz hakkında söylenenleri duymuş, tatmış ve düşünmüş müydünüz? Acaba kendiniz hakkında siz ne teşhis koymuş ve son olarak ne hüküm vermiştiniz? Bu son dermansızlık, istina ve mutavaat anında ölümün o mutlak sükutuna ererken şüphem yok ki insan kendisini yerden göğe kadar mağdur ve mazur duyacak ve kendi kendisi hakkında insaf ve merhamet hisleriyle dolmuş, taşmış olacaktır. Şüphem yok ki Kendimiz için ağzımızda sönecek son söz, bir af ve merhamet sözü ve gönlümüzde eriyecek son his, bir şefkat, muhabbet ve hasret duygusu olacaktır. Siz gidince bütün yardımsız ve yoksul kalan Saffet Hanım'ın ruhunda sizin beslediğiniz hulyaların sizinle birlikte göçtüklerini görmekle, arkanızdan aksaçlı ve ağrılarına karşı sargılı başına kurumuş ellerinin yumruklarıyla vurarak beni böyle bırakıp gidecek miydin? diye dövündüğünü ve böylece belki giden sizden ziyade kalan kendisi için ağladığım bize naklettiler. Onun size ait hislerinde bir isabet veya ihanet olup olmadığını bilmem. Fakat ben sizin kendi hakkınızda bu munis ve müşfikislerden başka duygularla mütehassız olabileceğinizi tahayyül edemiyorum. Son.